Merhaba, birazdan sizlere sesli olarak okuyacağım Hay Bin Yaksan adlı kitaba bir şans verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İbn Sina ve İbn Tufel tarafından farklı yüzyıllarda yazılmış, içinde çok derin satırlar barındıran, size dünyanın anahtarını verebilecek otodidaktik bir öykü. Okumamda sürçülisan ettiysem şimdiden affola. Keyifli dinlemeler dilerim. Tanrı adıyla başlarım. Övgü ve şükür, başlangıçsız, en büyük en bilgin, en bilge, en iyi, en cömert, en yumuşak huylu, insana bilmediğini ve kalemle yazmasını öğreten Tanrı'ya. Ona tüm nimetler için övgü, tüm iyilikler için şükür. Tanıklık ederim ki bir ve ortaksız olan Tanrı'dan başka tapacak yoktur. Yine tanıklık ederim ki temiz yaratılışlı, mucizeler denizi, Kesin ve kahredici ünlü kılıç Muhammed onun kulu ve elçisidir. Salat ve selam ona, soyuna ve onlara içtenlikle uyanlara. Hesap gününe kadar. Soylu, temiz ve içtenlikli kardeşim. Tanrı sana sonsuzluk bağışlasın. Sana bitimsiz mutluluklar dilerim ondan. Benden İs İslam felsefecilerin önderlerinden Ebu Ali bin Sina'nın Hikmet-i Meşriki adlı eserinde dile getirdiği bazı sırları açıklamamı istiyorsun. Gerçeği olduğu gibi anlamak isteyenler için böylesi sırları araştırmak zorunludur. Sana bunları gücümün yettiği ölçüde açıklamaya çalışacağım. İsteğin bende şimdiye kadar hiç tanımadığım bir duruma ermeye, Sözcüklerle tanımlanamaz, nitelenemez, yüce bir makama ulaşmaya neden olan tatlı bir hatıra heyecanlandırdı. Ulaştığım bu durum, bu makam, bu evrenin dışında bir evrendedir ve insan aklı künhünü kavramaya güç yetiremez. Bununla birlikte insanı öylesine tatlı ve gölendirici bir bilgi denizine daldırır ki bu durumu yaşayanlar kendilerinde sırları bütünüyle gizleme gücünü bulamazlar. Duydukları zevk ve coşku, onları durumları açıklamaya zorlar. Bu hale ulaşan kimselerden bilgide derinleşmeyenler hadlerini aşarlar. Ve akılla bağdaşmayan, dinin dış yüzüyle uyuşturulması mümkün olmayan kimi iddialarda bulunurlar. İşte bu nedenle kimisi kendimi tesbih ederim. Benim şanım ne büyüktür. Kimisi ben hakkım. Kimisi cübbemin altında Tanrı'dan başkası yoktur gibi sözler özel deyimiyle şataatlar söylemişlerdir. Şeyh Ebu Hamid Gazali bu düzeye ulaştığında bilimlerdeki yetkinliği sayesinde kendini bu gibi sözlerden korumayı başardı. Fakat yine de aşağıdaki dizeleri söyleyerek durumunu dile getirmekten kendini alamadı. Anlatamayacağım haller yaşadım. Hayrayor ve nasıl olduğunu sorma. Ebu Bekir Bin Say'ı bitişmek deyimini yorumlarken şöyle der. Bir bilimi öğrenmekte olan kimse o bilim üzerine yazılmış bir kitabın anlamına olduğu gibi kavradığı zaman bilginin bir düzeyde buna karşılık kendisinin o gün bulunduğu diğer bir düzeyde kalması mümkün değildir. Bilginin düzeyiyle kişinin o bilgi sayesindeki ulaştığı düzey aynı olur. O bilgi kendisinde kökleştikçe özdekten, maddeden ve doğal yaşama bağımlılıktan arınmış, temiz, seçkin, ve tanrısal durumlar olarak adlandırılabilecek bir takım yüce bağıntılar geç gerçekleşir. Ancak böylesi bağıntılar tanrının kulları arasından seçti birkaç mutlu kişiye nasip olur. İbn Sina'nın değindiği bu düzey düşünme ve akıl yürütme yoluyla kazanılır. Hiç duraksamadan, kuşku duymadan kendisinin de bu düzeye ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Ne ki orada kalmış, daha yukarılara çıkamamıştır. Bizim sözünü ettiğimiz düzey ise Ebu Bekir'in ulaşmış olduğu düzeyin çok üstündedir. Gerçi bilgi ikisinde de birdir. Fakat gözle görmek başka, dolayımlı olarak edinmek başkadır. Biber tanesi de siyah, ay yüzü sevgilinin beni de siyahtır. Her ikisi de can yakıcıdır ama bu nerede, o nerede? Sözünü ettiğimiz durum ve makam görülür ama neyle? O durumu görmeye özgü bir araç vardır. Bu araca bir güç adını verebilsek de onu tam olarak adlandırmış olmayız. Yalnızca mecaz yoluyla bildirmiş oluruz. Sufilere özgü sözcük ve terimlerde de bunu anlatabilecek doğru bir deyime rastlanmıyor. İşte senin isteğin üzerine hatırladığım bu durum, i̇bn Sina'nın Hikmet-i Meşriki adlı eserinde değindiği durumlardan biridir. i̇bn Sina şöyle diyor, Çile, insanı eğite eğite, ahlakını arıta arıta öyle bir noktaya getirir ki o, Uzaktan görünen ve kimi zaman parlayan, kimi zaman sönen bir ışığa döner. Gözüne arada bir gerçeklik nurlarından çok az bir aydınlık gelişmeye başlar. Bu aydınlık ona büyük bir tat, zevk verir. Ben yeni kötü huylardan arındırmayı sürdürdükçe aydınlıklar çoğalır, büyür. Zamanla göz aydınlığa alışır ve o aydınlık süreklilik kazanır. Çilede olmadığı zamanlarda bile o durumlar, aydınlıklar sürekli görünür. Aydınlıkların her görünüşünde insan Tanrı'ya doğru bir basamak yükselir. Her yükselişte de kendi durumuna ilişkin gizli noktalara işaret etmekten kendini alamaz. Giderek her göz açısında ve her zerrede Tanrı'yı göreceği bir düzeye erişir. Bu aşamada o sevgilisiyle sabit bir bildikliğe ulaşmıştır. En sonunda şaşkınlığı dinginliğe dönüşür. Bir ayna gibi Tanrı karşısında yer alır ve isteğine kavuşur. Tanrı'nın görünme yeri olduğu için benliğiyle bir sorunu kalmaz. Ne var ki bu aşamada ikircimden tümüyle kurtulmuş değildir. Kim zaman benliğiyle, kimi zaman da Tanrı ile ilgilenir. Bu düzeyi aşabilirse benliğini tümüyle yitirir ve yalnızca Tanrı'yı görür. Bundan böyle benliğiyle ilgilense bile bunu salt Tanrı'nın görünme yeri olması bakımından yapar. İşte bu aşamada gerçek birleşme gerçekleşir. İbn-i sözüne ettiği bu durumlarda Tanrı'yı arayanların zevk ve coşku yoluyla ulaştıkları aşamaları gösteren durumları anlatmak istemiştir. Yoksa İbn-i Sina sözüne ettiği akli kavrayışlar sistemi içinde yer alan kıyaslamalar yoluyla öncüler düzenlemekle elde edilen durumları değil. Sufilerin bilgileriyle felsefecilerin bilgileri arasındaki ayrımı bir örneklemeyle anlamaya çalışalım. Aklı, zekası, duyu organları sağlam, ancak iki gözünden de yoksun anadan doğma bir körü göz önüne getir. Bu kör doğup büyüdüğü kentin bütün evlerini, camilerini, hanlarını, sokaklarını ve insanlarını tam anlamıyla öğrenip tanıdıktan sonra birdenbire gözleri açılır. Gözleri açılınca kentte bulunan her şeyi, insanları, yapıları, sokakları, görmezlik döneminde edindiği bilgileri, uyduğu tanımlara, göstergelere tamı tamına uygun bulur. Eski bilgilerine aykırı düşen, onlarla çelişen hiçbir şey ilişmez gözüne. Tümünü teker teker tanır, bilir. Fakat bu yeni durumda kendisinde biri diğerine bağlı iki şey duyar. Birincisi bu yeni bilginin öncekinden daha açık olması, ikincisi ise bu bilgi nedeniyle büyük bir tat almasıdır. İşte ermişlik aşamasına ulaşmayan, bilgiyi akıl yürütmeler, çıkarımlamalar yoluyla kazanan kimselerin durumu, anadan doğma körün görmezlik dönemindeki durumuna benzer. Tanımlamalar ve göstergeler yoluyla bellediği nesneler ise İbn-i doğal yaşamdan soyutlayıp yücelttiği, Tanrı'nın yalnızca sevdiği, seçtiği kullarına bağışladığını söylediği ve Tanrısal durumlar olarak nitelendirdiği şeyleri simgelemektedir. Ermişlik aşamasına ulaşan ve Tanrı tarafından kendilerine ancak simgesel güç olarak diyebileceğimiz şey bağışlanan kimselerin durumu ise Kötün gözleri açıldıktan sonraki durumuna benzer. Bu ikinci durum bazen kimilerine çalışmaksızın sal, tanrısal bir vergi olarak doğuştan bağışlanır. Aralarını ayırmaya ve ayrımlarını belirlemeye çalıştığımız düşünür ve felsefecilerin kavrayışı ve sufilerin kavrayışından birincisiyle fizik evreni, ikincisiyle fizik ötesine ilişkin kavrayışlar anlatılmak istenmemiştir. Çünkü bu iki bilgi arasındaki ayrım açıktır. Ve aralarında hiçbir benzerlik yoktur. Bu iki kavrayış biçiminden amacımız her ikisinin de aynı soruna yani fizik ötesine ilişkin bilgileridir. Felsefecilerin fizik ötesine ilişkin düşünme ve çıkarımlar yoluyla edilinen bilgileriyle sufilerin aynı soruna ilişkin bilgileri arasında her ikisinin de gerçek ve doğru olmaları bakımından bir benzerlik ortaya çıksa bile yine de birbirlerinden ayırt edilmesi zorunludur. Doğal olarak ikinci bilgi kavrayış daha açık ve daha doyurucu olması bakımından diğerinden üstündür. İmsa'yı bu sufileri bu zevki andıkları açıkladıkları için ayıplayarak bu tadın imgelem gücüne özgü olduğunu savunmuş, gerçek mutluluğa erişenlerin durumunu anlaşılır bir dille açıklayacağına söz vermiştir. Ne yazık ki ya kendisinin söylediği gibi işlerimin çokluğu nedeniyle zaman bulamadığında ya da sözünü yerine getirmeye kalkıştığında kendisinin insanları dünyalık edinme ve toplamada gereken yolları ve hileleri kullanmaya isteklendirmesi, teşvik etmesi durumuyla çelişen bir takım şeyleri açıklama zorunda kalacağı ve dolayısıyla kendisini yalanlamak ve üç yüzünü herkese ilan etmek istemediği için sözünde durmamıştır. Zorunlu olarak biraz konu dışına çıkın. Şimdi asıl konumuza dönelim. Kardeşim, yukarıda fizik ötesine ilişkin iki tür bilgi olduğunu, bunların örneklerini ve bu bilgilerin yöntemlerini açıkladım. Senin istediğin şey de bunlardan birisi olmalıdır. Eğer zevk ve müşahede ehliklerinden olmayı seçerek Tanrı ile birliktelik aşamasına ulaşmış ermişlerin yaşadığı, tattığı durumu istersen, yapacağın şey onları izlemek ve görmektir. Yoksa o gerçekliği olduğu gibi yazıya dökmek mümkün değildir. Bu gerçeklik sözle yazıyla açıklanmaya çalışılırsa değişir. Felsefecilerin gittikleri yola gidilmiş olur. Çünkü öylesi anlamlar ses ve harf giysilerine bürünür, mülk evrenine yakınlaşırsa olduğu gibi kalamaz, durum olmaktan çıkarlar. Bu yaklaşım kaçınılmaz olarak gerçekliğe ilişkin birçok farklı anlatımın ortaya çıkmasına yol açar. Bu da kimilerinin sapmasına ve doğru yolda yürüyenler hakkında kötü zanlara düşmelerine neden olur. Çünkü gerçekliğin alanı alabildiğine geniştir, her şeyi kuşatır. Onu kuşatmanın, sınırlandırmanın yolu yoktur. Bu öylesine karmaşık ve içinden çıkılmaz bir yoldur ki onu herkes ancak alabildiği kadar anlatabilir. Felsefecilerin izlediği yoldan onların yöntemleriyle gerçekliğin açıklanmasını istersen işte o zaman konu açıklanabilirlik, yorumlanabilirlik kazanır. Ne ki bu da büyük iksiri bulmaktan daha çetin bir iştir. Öylesine aşılmaz, öylesine garabetlerle doludur. Bu nedenle pek az kimse üstesinden gelebilmiştir. Üstesinden gelebilenler, bu başarıyı gösterebilenler ise ulaştıkları gerçeklikleri ancak simge ve göstergeler yoluyla dile getirmişlerdir. Çünkü Muhammed'i yasalar sırların açığa vurulmasını yasaklamıştır. Aristo ile Farabi'nin eserleriyle ve i̇l ana şifasıyla gelen felsefenin bu amaç için yeterli olduğu sanılmaz. Düşünürlerin bu konuda yazdıkları da duyuruculuktan, çözümleyicilikten, çok uzaktır. Endülüs çevresinde mantık ve felsefe yaygınlık kazanmadan önce buranın üstün yanıtılışlı insanları bütün ömürlerini matematiksel bilimlerde tüketmişlerdir. Bu bilimlerde en yetkin noktaya ulaşmayı başarmışsalarda orada kalmışlar, onu aşamamışlardır. Sonra gelenler matematiksel bilimlere birazcık mantık eklediler. Fakat yetkin gerçekliğe ulaşabilecek kadar yükselmediler. Hatta kimileri Anladım ki öte bilimleri ikidir. Bu ikiden fazla değildir. Birisi öğrenilemeyen gerçeklik, diğeri öğrenilmesi yararsız yanlış. Dizeleriyle güçsüzlüklerini açıklamak zorunda kaldılar. Daha sonra gelenler öncekilere göre felsefeden bir dereceye kadar tat alarak gerçekliğe biraz yaklaşmışlarsa da içlerinde im sayının aşan ondan daha sağlam bir düşünceye ulaşan kimse yoktur. Üzülerek söyleyelim ki o da ölümüne kadar sinesinde sakladığı bilim gömüsünü kendisiyle birlikte toprak altına gömmüştür. İbn Say'in ortada bulunan eserlerinden birkaç kitapçı dışında benliğe, tevhide, mantığa ve doğaya dair olanlarının tümü eksik kalmıştır. Bunu kendisi de itiraf etmiştir. Önemli eserlerinden olan İttisal adlı kitapçığından ise anlam çıkarmanın zor ve kimi bölümlerde dil ve anlatımının bozuk olduğunu söyleyerek Uygun bir zamanda yeniden yazacağına söz vermiş fakat sözünü yerine getirememiştir. Bu adamın kendisine yetişemedim. Hakkında edinebildiğim bilgi de bu kadardır. İnsanın düzeyine yükselemeyen çağ dışı düşünürlerden bir tek kitap olsun görmedim. Onlardan sonra bizim kuşak gelmektedir. Çağdaşlarımızın bir bölüğü henüz yol yürümektedirler. Yetkinlik düzeyine ulaşamamışlardır. Bir bölüğü de yolculuktan yılmış, yolun yarısında kalmışlardır kimilerinin de ne durumda, hangi aşamada olduklarını şimdilik bilemiyoruz. Parabidi bize ulaşan eserlerinin çoğu mantık üzerinedir. Felsefeye dair olan kitapları sayısız ikircimler, sonsuz kuşkular içinde bulmuştur. Söz konusu filozof, Milletül fazlalı adlı eserinde kötü ruhların öldükten sonra sonsuza dek ölçüsüz acılar içinde yuvarlanacaklarını söylerken, Siyasetül Medeniye adlı kitabında bunların yokluğa karışacaklarını ancak yetkin ruhların sürekli olacağını öne sürmüştür. Ahlak adlı eserinde de insanı, mutluluğu yalnız bu dünyada yurduna özgü olduğunu söylemiştir. Diğer görüş ve sözlerinin tümü de birer sabıklama ve hurafeden başka bir şey değildir. Örneklersek, tüm yaratılmışları Tanrı'nın rahmetinden umutsuz kılmış, iğnenin de kötülüğün de sununun yokluk olduğunu söylemiştir. Bu bağışlanamaz bir yanlıştır. Bir başka büyük yanlışı da peygamberlik hakkındaki inancıdır. Peygamberliği yalnızca imgeleme gücüne özgü bir iş olarak nitelemiş, felsefenin nübüvvetten daha üstün olduğunu ve burada açıklanmasına gerek olmayan daha bir sürü benzer görüşlerileri sürmüştür. Özetle Farabi bunlara benzer daha birçok yanlışa düşmüştür. Bunların üzerinde durmayı, tümünü açıklamaya gerekli görmüyoruz. İbn Sina'ya gelince o, Aristo'nun eserlerinde yer alan sorunları yorumlamayı üstlenerek onun anlayışı doğrultusunda konuşmuş Şifa adlı büyük eserinde onun felsefi anlayış üzerine kurmuştur. Kendisi bu durumu eserin mantık bölümünde belirttikten sonra kendi temel anlayışının ona muhalif olduğunu açıklayarak gerçeği arayanlara işrakiye felsefesi üzerine yazdığı eseri başvurmalarını salık vermiştir. Aristonun kitaplarıyla şifa'yı özenle inceleyen kimseler şifada Aristo'ya dayanmayan, ondan aktarılmayan bir takım şeylerde bulunmakla birlikte çoğu yerlerde uyuştuklarını, çıkıştıklarını görürler. Gerek Aristo kitaplarının gerekse şifanın içerdiği gerçekliklere dikkat edilmez. Yalnızca dış yüzeylerine bakılırsa hiçbirinden yararlanılamaz. İstenilen yetkinliğe ulaşılamaz. da söz konusu eserin başlarında bu gerçeği özellikle belirtmiştir. İmam Gazali eserlerinin çoğunda halka seslenmeyi amaçladığı için kimi şeyleri yerine göre düğümler, yerine göre çözer. Bir yerde küfrü gerektirdiğini söylediği bir şeyi başka bir yerde Tehafütül Felasife adlı kitabında felsefecileri bedensel dirilişi inkar ettikleri, ödül ve cezayı yalnız ruhlara özgü kabul ettikleri için küfürle itham ettiği halde, Mizan adlı yapıtının başlarında felsefecilerin bu konudaki görüşleriyle Sufilerin inançlarının çakıştığını, El kızda ise kendi inançlarında tasavvuf önderlerin inançlarıyla uygunluk içinde bulunduğunu, bu gerçeğe uzun araştırma ve tartışmalardan sonra ulaştığını söyler. Gazalin eserlerini inceleyenler, içeriklerini geriye gibi gözden geçirenler, sözleri arasında bu tür çelişkilere rastlarlar. Miza'nül Amel adlı kitabında da bu durum şöyle açıklar. Görüş ve düşünceler üçe ayrılır. 1. Halkın içinde bulunduğu düzey ve inanç doğrultusunda dile getirilenler. 2. Soru soranın öğrencinin durumuna göre dile getirilenler. 3. Düşünlerin kendi vicdani kanunları doğrultusunda açıklananlar. Bu üçüncü görüşü ancak kendisiyle aynı inancı paylaşan kimseler anlayabilir. Gazali görüşleri böyle bölümledikten sonra şöyle der. Anlam bakımından birbiriyle çelişen bu sözlerin hiçbir yararı olmasa bile muhatabı atalarından öykünme yoluyla aldığı inanç konusunda kuşkuyu düşürmek gibi bir yararı vardır. Bu yarar doğru yola ve gerçeğe yöneltmek için yeterlidir. Çünkü kuşku duymayan kişi bakmaz, bakmayan görmez Görmeyen kör ve şaşkın kalır. Sonra da şu dizeleri söyler. Gördüklerini kabul et, söylentileri bırak. Güneşi görenin suhale ihtiyacı kalmaz. İşte Gazali'nin öğretim yolu burada görüldüğü gibi genellikle simgeseldir. Onun sözlerini anlayabilmek için ya doğrudan kendisinden dinlemek, ya söylenenleri kalp gözüyle anlamak, ya da yaratılıştan simgeleri çözümleyebilecek, anlayabilecekten yetenekli olmak gerekir. Cevahir adlı kitabında bazı eserlerinin ehli olmayanlar için kapalı olduğunu, oysa bu eserlerde gerçeğin apaçık bildirildiğini söylemektedir. Bildiğim kadarıyla böylesi kitaplarının hiçbirisi Endülüs'e gelmemiştir. Bazılarının geldiği sanılırsa da bu doğru değildir. Bize ulaşan eserleri marifi akliye, nef ve tevsiye kitapları ile diğer bir takım vesail mecbualardır. Gerçi bunlarda da bir takım araştırmalar, göndermeler vardır ama Bunlar ünlü eserlerinde dağınık biçimde bulunan açıklamalardan fazla bir anlam ifade etmezler. Makasüdül Üzna adlı eserinde kapalı simgesel anlatımlı sanılan eserlerindeki bilgilerinden daha derin ve ince bilgiler olduğu halde bu kitabın açık anlamlı olduğunu bizzat kendisi belirtmiştir. Bundan anlaşıldığı üzere bize ulaşan eserlerin hiçbirisi ehli olmayanlara kapalı olan örtük anlamlı kitaplarından değildir. Gazali, Kitabül Mişkat'ın sonlarında tanrısal nurlarla perdelenen kimselerin sınıflarını ve gerçeğe ulaşanları bildirip açıkladıktan sonra onların salt birliğe aykırı bir nitelikte donanmış büyük bir varlığın bilgisine ulaştıklarını söyler. Paz bilginler bu düşüncesinden dolayı Gazali'nin içinden çıkılmaz dipsiz bir kuyuya düştüğü vehmine kapılmışlardır. Bu mühimlerine dayanarak da Gazali'yi Tanrı'nın zatı konusunda çokluğa inanmış olmakla suçlamaya çalışmışlardır. Oysa Gazali, mutluluğun en yüksek düzeyine ulaşmış, onurlu ve kutsal aşamalara erişmiştir. Bunda kimsenin kuşkusu olamaz. Şurası da var ki, sezgi bilimi üzerine yazılmış önemli eserlere bize ulaşmadığından, sınırlarında dolaştığımız gerçek bizim için bütünüyle açıklığa kavuşmamıştır. Bizim elde edebildiğimiz bilgi, Gazali'nin ve i̇bn Sinan'ın eserlerini inceleyerek, birbirleriyle karşılaştırarak, açımlamaya çalışarak, ve bunları günümüzde ortaya çıkan görüşleri ekleyerek edinebildiğimizdir. Bu çalışma süreci içinde önce düşünme yoluyla belirli bir bilgiye ulaştıktan sonra şimdilerde müşahede yoluyla pek az bir zevk verebildik. Bundan ötürü bu konuda başkalarına aktarılmaya yaraşır söz söylemeye kendimizde yeterlilik ve yetenek görüyoruz. Kardeşim, içtenliğinize ve bana beslediğiniz güvene dayanarak öğrenmiş olduğum gerçekleri size açıklayacağım. Fakat önce temelden başlamak, sonra aşamalı olarak asıl amaca doğru yürümek gerekir. Daha ilk adımda son aşamadan söz açacak olursam, bu sana taklitçi olmaktan başka bir yarar sağlamaz. O da hakkında gerçekten iyi duygular besliyorsa. Oysa sizin taklit aşamasında kalmanıza gönlümüz razı değildir. Burada kalman, insanı aşamaların en yükseğine çıkarmak şöyle dursun, helak olmaktan kurtulmasına bile yetmez. Sizi daha yüksek aşamalara, taklitçilikten kesin bilginin doğruklarına, Düşünce ve akıl yürütme alanından tanıklık evrenine ulaştırmak, izlediğim yolu izlettirmek, geçtiğim denizden geçirmek ve gördüğüm şeyleri göstererek bilginizi bilginize bağımlı olmaktan kurtarmak istiyorum. Bu düzeye ulaşmak için çok zaman harcamak, başka uğraşlardan ilgiyi keserek tüm çabayı buna ayırmak gerekir. Eğer paçalarını sıvayıp bütün gücünle bu amacın peşinde koşacak olursan, Amacına ulaştığında çektiğin zorluk ve sıkıntıların boşa gitmediğini anlarsın. İzlediğin yolun bereketini, büyük yararlarını görürsün. Dahası Rabbin de hoşnut etmiş olursun. Rabbin de seni sevindirir. Nereye yönelsen, neye göz diksen isteğini, amacını gerçekleştirir. Seni en doğru yola, tehlikelerden uzak, en güvenli yola ulaştıracağımı umuyorum. İstediğim bilgileri Hay Bin Yaksan adına verdiğim bir öykü aracılığıyla ile iletmeye çalışacağım i̇bn Sina'nın insanları yola girmek için isteklendiren, özendiren, akıl ve zeka sahiplerine ibret veren Hay Bin Yaksan ile Salaman ve Apsal mesellerinden esinlenerek kurduğum bu öyküyü iyi izlersen, Hay Bin Yaksan ile birlikte istediğin gerçeklere ulaşabilirsin. 1. Bölüm Hay Bin Yaksan'ın Dünyaya Gelişi 1. Varsayın Öncekilerin bildirdiğine göre, Ekvatorun altındaki Hint adalarının birinde, anasız babasız insanlar var olmaktadır. Hatta Mesudi'nin söylediğine bakılırsa orada düpedüz kadın biçiminde meyveler veren ve vakvak vak olarak adlandırılan bir tür ağaç vardır. Adada böyle olağan dışı insan doğumuna neden olan birçok etken vardır kuşkusuz. Bu etkenlerin başında adanın hava koşulları bakımından yeryüzünün en ılıman ve yüce nurları kabule en yetenekli yeri olması gelmektedir. Gerçi bu tez birçok filozof ve hekimin görüşüyle çelişmektedir. Çünkü onlar yeryüzünün en ılıman yerinin dördüncü iklim olduğunu kabul etmektedirler. Bu nedenle de söz konusu adada gerçekleştiği yöne sürülen kendinden türemenin olabilirliğini ekvatorun yerel konumu nedeniyle olma olmayışı bakımından onaylamakla birlikte çok sıcak olduğu varsayımına dayanarak reddetmektedirler. Ne ki bu düşüncelerinde yanılmaktadırlar. Dünyanın ısınma nedenini araştırarak bu yanılgıyı kanıtlayabiliriz. Bilimsel verilere göre ısının varoluş nedeni sıcak bir cisim, hareket ya da ışık olabilir. Acaba dünyanın ısısını oluşturan neden bunların hangisidir? Dünyanın ısısı güneşin ısısından gelmemektedir. Çünkü güneşin kendisinde de ısı yoktur. Işığı alma yeteneği yalnızca parlak ya da mat yoğun cisimlerde bulunmaktadır. Güneş ise yoğun bir cisim değildir. Fiziksel bilimler... Güneş gibi arkasını gösteren saydam, yoğunluksuz cisimlerin ışığı almadığını kanıtlamıştır. Kendinden öncekilerin üzerinde durmamalarına karşın i̇bn Sina dördüncü önerme üzerine ortaya yeterli kanıtlar koymuştur. Kısaca dünyanın sıcaklığı güneşten dolayı değildir. Güneşin kendisinde ısı olmadığına göre başka bir şeyin ısınmasına neden olması da düşünülemez. Dünyanın ısısı hareketinden dolayı da değildir. Çünkü dünya hareketsizdir hareket ettiği kabul edilse bile bu hareketin ısısına neden olduğunu söylenemez. Eğer dünyanın ısısı hareketinden gelmiş olsaydı, gece ile gündüz ve mevsimler arasında ısı farkı olmaması gerekir. Güneşin havayı dolayısıyla dünyayı ısıtması da söz konusu edilemez. Bu da mümkün değildir. Çünkü yere yakın olan hava, sıcak, yükseklerdeki havanın soğuk olduğunu görüyoruz. Güneş havayı ısıtmış olsaydı, Kendisine yakın, dünyadan uzak havanın sıcak ve kendisinden uzak, dünyaya yakın olan havanın soğuk olması gerekirdi. Anlaşılıyor ki ısı ışığa bağlıdır ve dünyanın sıcaklık güneş ışıklarının etkisinden ileri gelmektedir. Güneş ışığını bir nokta ya da küçük bir daire üzerinde toplayabilen merceksel bir cam, hatta buz parçası belirli bir uzaklığa kadar karşısındaki nesneyi yakabilecek bir ısı oluşturmaktadır. Bu küçük deney sığımıza açık biçimde kanıtlamaktadır. Matematik bilimi kesin kanıtlarla ortaya koymuştur ki, güneş ve dünya birer küre biçimindedir. Güneş dünyadan binlerce defa daha büyüktür. Yeryüzünün yarısından fazla kısmı sürekli güneşten ışık almaktadır. Işık alan bu kısmın en sıcak yeri de, ışık almayan kesimden en uzak ve ışığın en çok yoğunlaştığı orta noktasıdır. Yeryüzünün büyük kısmını kaplayan ışık dairesi yüzeyin en sıcak yeri, en çok ışık alan merkez bölümüdür. Bu ışık dairesinin merkezinden uzaklaşıp çevresine doğru yaklaştıkça ışık ve dolayısıyla sıcaklık eşit oranda azalmaktadır. Işık alan kesimin merkezi burada yaşayanların tepelerine güneşin dikey olarak indiği yerdir. Güneş ekvatorda oturanların tepelerine bir koç, diğeri terazi burcunun başında olmak üzere yılda iki kez dikiner. Bunun dışında güney, kuzey burçlarında bulunduğu 6 ay süresince kuzey yönlerinde güney burçlarında bulunduğu altı ay süresince de güney yönlerinde doğar ve batar. Yaz gün dönümü denilen yengeç dönencesiyle, kış dönümü denilen oğlak dönencesi altında kalan yerlerde oturanların tepelerine güneş yılda ancak bir kez dikey durumda gelir. Bu iki nokta arasındaki yerler ise güneşi yılda iki kere dik olarak alırlar. Fakat kuzey ve güneylerinde güneşin bekleme süresi aynı olmadığı için ısı derecesinde ılımanlık gerçekleşmez. Bu iki noktanın kuzey ve güneyinde kalan yerlerde yaşayanlar, güneşi hiçbir zaman dikey olarak alamadıkları için buralarda sıcaklık ve soğukluk arasında bir denge kurulamaz. Sıcaklık giderek azalır, soğukluk artar. Öyle bir noktaya varılır ki artık soğuğun şiddetinden dolayı insanların yaşaması imkansız hale gelir. Bu açıklamalar sıcaklık ve soğukluğun yalnız ekvatordan dengeye kavuştuğunu göstermeye yeterlidir. Ekvatorda sıcak-soğuk dengesi gerçekleştiği için hava koşulları ılımanlaşır ve burası anasız-babasız doğumlara en uygun ortam durumuna gelir. Aslında bu görüşün kanıtlanması yaptığımızdan daha çok açıklamaya gerekli Fakat bu kadarı da söz konusu adada anasız-babasız doğumların olabilirliğini göstermeye yeterlidir. Bu nedenle sözü daha fazla uzatmaya gerek duymuyoruz. İşte kimi düşünürler bu olabilirliğe dayanarak Hay Yaksa'nın ıssız bir adada kendi kendine türediğini kesim biçiminde savunmuşlardır. İkinci varsayın. Kimileri de kendinden türemeni saçmalığına öne sürerek Hay dünyaya gelişine ilişkin şu öyküyü anlatmışlardır. Hay ortaya çıktığı adanın karşısında ikinci bir adı daha vardır. İnsanların yaşadığı son derece büyük, zengin ve bayındır bir adıdır bu. Bu ada kendini alabildiğine beğenmiş, zorba ve çok kıskanç bir sultan tarafından yönetilmektedir. Sultanın çok güzel bir kız kardeşi vardır. Kız evlilik çağına erdiği halde sultan onu evlendirmekten kaçınmaktadır sürekli. Çünkü kardeşine kimseyi denk bulamamaktadır. Sultanın kız kardeşi akrabalarından yakzan adlı bir genci sevmektedir. Fakat korkusundan açığa vuramamaktadır. Başka engel tanımaz ve korkudan baskın çıkar. Her gün iki sevgili törelerine uygun biçimde gizlice evlenirler. Zaman geçer. Bir çocukları olur. Adını hak koyarlar. Kadın haydan dolayı gizli evliliklerinin eninde sonunda ortaya çıkacağından, al tarafından öğrenileceğinden korkar. Bu her üçünün de hayatlarının sonu demektir. Dolayısıyla çocuktan kurtulmaları gerekmektedir. Anne Zaha'yı bir gece güzelce doyurduktan sonra bir sandığın içine yerleştirir. Su almaması için sandığı sıkıca kapatılır. Güvenilir hizmetçileriyle birlikte sandığı deniz kıyısına getirir. Yüreği alev alev yanmakta, içi kanı alamaktadır. Çocuğunun ölmesi ihtimali iliklerine kadar titrektirmektedir genç anneye. Fakat yapabileceği hiçbir şey de yoktur başka. Tek güvenci Tanrı'dır. Ellerini açar ve yakarır Tanrı'ya. Rabbim bu çocuğu yoktan var ettin. Rabbim karanlığında rızkını verdin. Dünyaya gelince ideğin büyümesini, gelişmesini sağladım. Şimdi acımasız ve zalim sultanın zulüm ve azgınlığından korkarak onu yine senin koruyuculuğuna teslim ediyorum. Onu kurtarmanı, korumanı diliyorum. Lütfeyle, onu zorba sultanın ellerine bırakma. Çaresiz anne, duasını bitirdikten sonra çocuğuna veda ederek gözyaşları içinde sandığı denize bırakır. Çocuğun denize bırakıldığı gün yılda ancak bir kez görülen kabarma zamanları aslamıştır. Kabaran dalgalar sandığı hemen o gece sürükleyi sürükleyi karşıdaki ıssız adanın kıyılarına götürür. Deniz yükseldiği için sular sandığı adanın içlerine kıyıdan çok uzak bir yerine sürükler. Dalgalar sandığı rüzgar, yağmur ve güneşe karşı korunaklı, toprağı yumuşak, ağaçları birbirine girmiş gönül çelici bir orman içine atar. Sonra deniz yavaş yavaş alçalır. Sandığı bulunduğu yerden çekilir. Rüzgar sandığın bulunduğu ormanın önüne kumdan bir set oluşturur. Böylece orman kabarma zamanlarında su baskınlarından kurtulur. Sandığın tahtaları, çivileri dalgalarla şiddetli çarpışmaşıdan dolayı iyice gevşemiş, yerinden oynamış, kolayca sökülecek bir duruma gelmiştir. Karnı iyice acıkan çocuk almaya, tepinmeye başlar. Çocuğun setisini yitirdiği yavrusunun acısıyla gezinen bir ceylan duyar. Sesi araştırır ve sandığın yanına gelir. Sesin sandıktan geldiğini anlayınca ayaklarıyla sandığın tahtalarını çekiştirmeye başlar. Zaten iyice gevşemiş olan tahtalardan bir kısmı sökülür. Ceylan sandığın içindeki çocuğu kendi yavrusu sanarak süt dolu memesini ağzına verir. Güzel sütüyle çocuğu bir güzel duyurur. Bir daha da terk etmez onu. Büyünceye kadar beslemeye Kendince büyütmeye çalışır. Kendinden türemeyi mümkün görmeyenlere göre Haybin Yaksan'ın doğumu, ortaya çıkışı, yukarıda anlatıldığı gibi olmuştur. Hayın nasıl büyüdüğünü, yüce aşamalara nasıl ulaştığını, anasız babasız olarak ada doğasının gerektirdiği biçimde türediğini savunanların kuramlarını saptadıktan sonra anlatacağız. Birinci varsayıma dönüş. Haybin Yaksan'ın salt topraktan türediğine inananlar şöyle derler adanın bir yerinde bir miktar toprak zaman içinde mayalanmış hamur durumunu alır. Bu çamur giderek öyle bir kıvama erer ki sıcak kısmı soğuk kısmına, kuru bölümü yaş bölümüne iyice karışır. Bu nitelikler birbiriyle öylesine kaynaşır ki sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluk arasında tam bir uyum ve denge oluşur. Mayalanan çamur oldukça büyük bir kütledir. Kütlenin bölümleri arasında birleşim ayrımları, dolayısıyla insan doğasına uygunluk ve dört sıvının Kan, balgam, safra ve sevda oluşumuna yetenek kazanma bakımından ayrımlar ve aykırılıklar vardır. Kütle içinde en yetkin birleşim yani en uyumlu ve insan doğasına en çok benzeyen bölüm orta kısımdır. Kütlenin en yetkin birleşim ve en uyumlu doğaya sahip olan orta kısmı zamanla gebe kalmışçasına kabarmaya, şişmeye başlar. Çünkü çabur mayalanma ve özümlenmenin son aşamasına varmış, içinde çok sayıda hava kabarcı oluşmuştur. Oluşumları tamamlanan kabarcıklar tam ortalarından ikiye ayrılırlar. Ortada kabarcıklarla çevrili bir boşluk meydana gelir. Bu yuva içinde kendisine uygun ve son derece uyumlu göksel bir cisimle dolu küçük bir kabarcık oluşur. Çamur geçirdiği bu oluşumlardan sonra ruhu kabule hazır duruma gelmiştir. Bunun üzerine Tanrı'ya ilişkinliği ve özgürlüğü nedeniyle Tanrı emri olarak anılan ruh, yuvanın ortasındaki küçük kabarcığı dolduran ince cisimle bir daha ayrılmayacak biçimde gerçekleşir. Tanrı bilim, Tanrı emrinden olan ruhun güneş ışıkları gibi bütün evrene sürekli taştığını ve nesnelerin yeti ve yetenekleri ölçüsünde onu aldığını kabul ettiğini kesin kanıtlarla ortaya koymuştur. Güneş doğduğu zaman her cisim nasıl kendi yeteneğine göre ondan bir pay alıyorsa her nesneye, her varlığa da Tanrı emrinden, ruhtan bir pay düşer. Söz gelimi güneş ışıkları, ışığı alma yeteneği olmadığı için saydan ve arkasını gösteren saf havaya nüfuz ederler. Havanın gözle görülmemesi bu yüzdendir. Mat ve yoğun cisimler ise biçim ve renklerine göre ışığı kabul ederler. Bu nedenle de gözle görülürler. Ayna gibi parlak nesneler, parlaklıkları oranında güneş ışıklarını alırlar, aydınlanırlar. İç ve merceksel aynalar işe ise, Aşırı ölçülerde ışık aldıkları için belirli bir uzaklığa değin karşılarında duran nesneyi yakabilecek bir ısı oluştururlar. Güneş ışıklarını alma konusunda nesnelerin yeti ve yeteneği değişik olduğu gibi Tanrı emri olan ruhu alma, kabul etme konusunda varlıkların yeti ve yetenekleri de farklıdır. Cansız nesneler gibi ruhu kabul yeteneği olmayan cisimlerde tanrısal emrinin etkileri açığa çıkmaz. Bu cansız cisimler güneş ışıklarının nüfuz ettiği havaya benzerler. Bitkiler gibi ruhu alma, kabul etme yeteneği az olan cisimler tanrısal emirden ancak büyüme ve çoğalmalarını sağlayacak kadar bir pay alırlar. Bu bitkisel cisimler örneğimizdeki güneş ışıklarının ancak görülebilecek alan mat cisimler gibidirler. Hayvanlar gibi ruhu kabule tam yetenekli olanlar üzerinde tanrısal emrin etkileri yoğun biçimde açığa çıkar. Bu tür cisimler andığımız örnekte sözü edilen parlak cisimlerin karşılığıdır. Parlak cisimler arasında ışığı kabul yeteneğinin baskınlığı yüzünden güneşin biçim ve niteliklerini gösteren cisimler olduğu gibi hayvanlar arasında da ruhu sınırsız ölçüde alan ve bununla da kalmayarak ruhun biçim ve niteliklerini temsil eden insan türü vardır. Nitekim Tanrı Adem'in kendi biçiminde yarattı anlamındaki peygamber sözü insandaki bu yeti ve yeteneğe işaret etmektedir. İnsanda yansıyan, tecelli eden tanrısal ruh eğer insanın doğasında bulunan diğer biçimleri yok edecek kadar güç kazanırsa, bu durum ancak büyük nebiler için mümkündür. İnsan, anılan örnekteki ışığı alma ve toplamada aşırı ölçülere varan ve karşısına gelen nesneleri yakan merceksel aynanın karşılığı olur. Yeri geldiği için bu açıklamaları yapma gereği duyduk. Şimdi asıl konumuza dönelim. Hay Bin Yaksa'nın kendinden türediğine inanlar, nanlar kuramlarını şöyle tamamlamışlardır. Mayalanmış ve kabarmış çamur kütlesinin tam ortasında oluşan kabarcığa tanrısal ruh girince, tanrı buyruğuyla bir insanın olmak için gereken diğer insani güçler ruha boyun eğerek hizmetine girerler. Ruhun barınarı olan kabarcığın yanında bir kabarcık daha oluşur. Bu kabarcık ince zarlarla üç göze ayrılmıştır. Gözler birbirine geçen ince yollarla birbirine bağlanmaktadır. Bu kabarcığın gözleri birinci kabarcığı dolduran göksel cisimden daha ince bir gök, göksel cisimle doğar. Gözlerine de ruha yardımcı bir takım güçler yerleşir. Bu güçler ruhun korunması görevini üstlenirler. Ayrıca kendilerine gelen yüce ve ince anlamları birinci kabarcıkta bulunan ruha iletme görevinde yerine getirirler. Ruhun barınak edindiği kabarcığın diğer yanında ikinci kabarcığın ters yönünde İlk iki kabarcığı dolduran göksel cisimlerden biraz daha koyu bir göksel cisimle dolu üçüncü bir kabarcık daha oluşur. Bu kabarcığa da bir takım yardımcı güçler yerleşir ve ruhun saklanması ve işlerinin yönetilmesi görevini üstlenirler. İşte bu üç kabarcık mayalanmış çamur kütlesi içinde açıklanan sırayla oluşan ilk organlardır. Bu üç organda yerleşen ruh ve diğer güçler birbirlerine sürekli gereksinim duyarlar. Ruhun diğer güçlere gereksinimi bir toplum yapısı içinde başkanın halka gereksinimi, güçlerin ruha duyduğu gereksinim de halkın başkanı duyduğu gereksinim gibidir. Bu ilk iç organ ve barındırdıkları güçler, daha sonradan oluşacak organ ve güçlere göre başkanlık makamını işgal ederler. Fakat düzeyleri birbirinin aynı değildir. Üçüncü organa oranla ikincinin başkanlığı daha yetkindir. Ruh ise mutlak başkandır. Güçlerden birinci takım ikinci başkanlık, İkinci takımda üçüncü başkanlık makamında otururlar. Birinci kabarcıkta bulunan göksel cisim ruhla birleşince tutuşarak kor halindeki bir çam kozalağı biçimini alır. Buna koştu olarak kabarcık da aynı biçimdeki katı bir et parçasına dönüşür. Böylece ruhun taşıyıcısı olan göksel cisimine sağlam bir korunak durumunu alır. Bu et parçasına kalp adı verilir. Kalbin içerdiği yüce sıcaklık yaşlığı azar azar ayrıştırıp dönüştürdüğü için Gerek yüce sıcaklığa besin olmak ve gerekse ayrışan parçaların yerine almak üzere sürekli bir yardıma gereksinim ortaya çıkar. Aksi durumda kalbin varlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. İşte bu nedenle ruh bir yandan yakıt ve besin olmak üzere yardıma, öte yandan da kendisine alınması gereken yararlı ile atılması gereken zararlıyı anlama ve ayırt etme gücüne gereksinim duyar. Beyin sahip olduğu güçler aracılığıyla algılama ve ayırt etme ciğerde. ...barındırdığı güçlerle... ...besin toplama görevini üstlenirler. Beyin ve ciğerde ...kalpte yerleşen sıcaklıktan... ...ve kendilerine özgü olmakla birlikte... ...kaynağa kalp olan güçlerden... ...yararlanmak zorundadırlar. Bunun için bir yandan kalp ile ciğer... ...öte yandan da kalp ile beyin... ...arasında damarlar ve atar damarlardan... ...oluşan kimi dar... ...kimi geniş kanallar, ince şebekeler oluşur. Haybin yaksanın... ...anasız babası sal topraktan... ...türediğini savunanlar onun türeyişini oluşumu hakkında doğa felsefecilerinin bir bebeğin ana rahmindeki oluşumu hakkında söyledikleri, açıkladıkları hiçbir noktayı safsaklamadan kuramlarını tamamlamaktadırlar. Kuramlarının temel dayanağı da insanın oluşumu için zorunlu olan kemik, deri, damar ve diğer tüm şeylerin oluşum, yeti ve yeteneğinin mayalanmış çamur kütlesinde bulunduğu varsayımıdır. Çocuğun oluşumu tamamlandıktan sonra kendisine kuşatan balçık rahim yaralır ve çocuk anadan doğar gibi doğar. Üzerindeki çamur tabakası güneşin etkisiyle kuruyup dökülünce çocuk ortaya çıkar. Doğal besini tükendiği ve bu nedenle acıktığı için ağlamaya başlar. O sırada oradan yavrusunu yitirmiş bir ceylan geçmektedir. Çocuğun sesini duyan ceylan onu kendi yavrusu sanarak beslemeye büyütmeye koyulur. Çocuğum. Hay ortaya çıkışı üzerine iki varsayım olduğunu belirtmiştik. Buraya kadar bu iki varsayımı sergiledik. Bundan sonrası için bütün filozoflar aynı görüşte birleşmektedirler. Şimdi Hay'ın hayat ve serüvenini anlatmaya geçebiliriz. İkinci bölüm Doğan'ın kucağında Anne Ceylan Hay'ı kendi yavrusu sanarak onun anneliğine üstlenen Ceylan, kendine barınak ve yurt olarak adanın en ortadığı, Meyve ağaçları en bol ve verimli kesimde seçmişti. Bu nedenle semiz ve süt oldu. Çocuğun beslenmesine onu emzirmeye son derece önem gösteriyor, ondan yalnızca otlanmak üzere ayrılıyordu. Hayır öylesini sevmiş, benimsemişti. Çocuk da ona alıştı. Ceylan her günkü geliş zamanını biraz geçirse, biraz geç kalsa bulabildiğine ağlar, çığlıklar atardı. Hayın ağlamasını çığlıklarını duyan Ceylan, Hemen ve koşarak gelirdi yanına. Adada yırtıcı hayvan yoktu. Hay güvenlik içinde büyüdü bu nedenle. İki yaşına değil, Ceylon'un bol sütüyle beslenerek büyüdü, gelişti. dişleri çıktı, yürümeye başladı. Artık annesiyle birlikte barınaklarından çıkıyor, mutlamaya gidiyordu. Yürürlerken annesi adımlarını, onun minicik adımlarını uydurmaya çalışır, yürümesine yardımcı olurdu. Ceylan onu adanın meyvesi en bol, en güzel olan yerlerine götürür, en tatlı yemişleri meyveleri ona yedirirdi. Kabuklu meyvelerin sert kabuklarını kendi dişleriyle kırar, Haya öyle verirdi. Süt zamanı gelince de hiç saklamaz, hemen sütünü emsirir, susadığı zaman su aşına götürürdü. Elinden geldiğince yakıcı güneşten, soğuktan kururdu. Akşam olunca karınları tok ve mutlu barınaklarına dönerlerdi. Ceylan Haya koynunda yatırır, kendi sıcağıyla, sandık içinden çıkan giysi ve örtülerle sarmalar istirdi. Bir gün bir cihlen yavrusu sığındıyanlarına yanlarına. Birlikte yaşamaya başladılar. İyice alışmışlardı birbirlerine. Otlaklara, yaylaklara birlikte gidiyorlar. Hırınlarını birlikte doyuruyorlar. Birlikte koşuyor, oynuyor. Geceleri de birlikte geçiriyorlardı. Zamanla Hay annesine öykünerek onun gibi sesler çıkarmaya başladı. Öylesine ustaca öykünüyordu ki sese bir ceylanın sesinden ayırt edilemiyordu. Hay yaratılışındaki farklılıktan, yaratılıştan getirdiği yeteneklerinden dolayı fazladan olarak diğer hayvanların kuşların sesini de öğrendi. Başarıyla öykünüyordu onlara da. Bununla birlikte doğal olarak en çok öykündüğü sesler ceylanlarınkiydi. Onların haykırışlarını, bağırışlarını, birbirlerine seslenişlerini, Kısaca kimi özel durumlarda çıkardıkları kendilerine özgü tüm sesleri öğrenmişti iyice. İşte bu yüzden yabani hayvanlarla yakınlık kurdu. Ne kendisi onlardan kaçıyor ne de onlar kendisinden ürküyordu. Her birinin özelliklerini iyice öğrenmiş birbirlerinden ayırmaya başlamıştı. Yalnız kaldığı zamanlar hayvanların, kuşların biçim ve imgileri kapısında canlanır, üzerlerinde düşünür, hayretle kimilerine sevgi duyduğunu, Kimilerinden de nefret ettiğini görüyorum. Hay zamanla hayvanlarla kendisi arasındaki ayrımın bilincinde vardı. Hayvanları daha bir ilgiyle gözlemlemeye, hayvanlar ve kendisi üzerinde düşünmeye başladı. Hayvanlar tüylü, kıllı ya da ünlüydüler. Kendisinden güçlüydüler. Ve hepsi de daha hızlı koşuyorlardı. Gerektiğinde kendilerini savunabilecekleri boynuz, diş, tırnak ve pençe gibi doğal silahlara sahiptiler. Kendisi ise... Bunların tümünden yoksundu. Onlara göre daha zayıf ve güçsüzdü. Karnını doyurmaya çalışırken kimi zamanlar hayvanların saldırısına uğrardı. Böylesi durumlarda kendini koruyamaz, savunamazdı onlara karşı. Dahası kaçamazdı da. Ceylan yavruları boynuzsuz doğmakla birlikte kısa bir süre sonra başlarında iki boynuz çıkıyor. Doğduklarında konuşamıyorlardı ama bir süre sonra hızlı bir biçimde konuşmaya başlıyorlardı. Oysa kendisinde böyle olmamıştı. Ne boynuzları çıkmıştı ne de onlar gibi koşabiliyordu. Hayvanlar doğal olarak örtülüydüler. Gizlenmesi gereken yerleri kumukluğa, yünle ve benzerleriyle gizleniyordu. Kendisi bunlardan da yoksundu. durum kendisine ağır geliyor, üzülüyordu. Hane Bin Yaksa'nın kendisiyle hayvanlar arasında gözlemlediği biçimsel ve türel ayrımlar konusundaki düşünceleri uzadıkça uzadı. Artık yaşı da 7'ye yaklaşmıştı. Kendisinde eksik ya da büsbütün olmayan, bu yüzden zararını çektiği organ ve araçların tamamlanamadığından bütünüyle umudu kesti. Açıklık sonra bir çözüm olmak üzere önünü geniş yapraklarla örttü. Sarmaşıklardan bir kuşak yaparak beline bağladı ve bir kısmını kuyruk işlevi görmek üzere arkasına sarkıttı. Meki yaprak ve sarmaşıklar kısa sürede kuruyup dökülüyordu. Bu nedenle, daha dayanıklı olabileceğini düşündüğü şeylerle örtülmeyi denedi. Bunları da tümü çok kısa bir zaman sonra aynı akıbete uğruyordu. Bu sıralarda ağaç dalından kendine bir sopa yaptı. Ucunu sivrildiği bu sopa ile zayıf hayvanlara saldırmaya, salgında, saldırganlara karşı da kendini savunmaya başladı. Düşünerek elleriyle bu gibi şeyler yapabileceğini anlayınca gözünde kendi yeri ve değeri önem ve ayrıcalık kazandı. Ellerini hayvanların ellerinden daha üstün ve becerikli olduğunu anladı. Sopayı elleriyle yapmış, gizlenmesi gereken yerlerini onunla örtmüştü. Daha önceleriyle gıpta ile ettiği, kendisinde olmalarını istediği hayvanlarınkine benzer tokal araç ve silahlara gereksinim yoktu. Gereken şeyleri düşünebilir, elleriyle de yapabilirdi. Yeşil yediği geçtiğinde örtülmek amacıyla yaprakları sarmaşıklı yenileyip durmaktan ustan Aradığı sırada ölen hayvanların kuyruklarını kullanmayı düşünüyor fakat hemen vazgeçiyordu bu düşüncesinden. Çünkü hayvanların reşerden iğrendiklerini biliyordu. Günün birinde ölmüş bir kartal buldu. Hayvanların ondan ürkmediğini görünce kartal aracılığıyla amacına ulaşacağını sezindi. Eline geçen bu fırsatı kaçırmamalıydı. Kartalın derisine kuyruk ve kanatlarının sağlam kalmasına özen göstererek yüzdü. Bununla kanatları kolları üzerine... Bu arkasına gelecek biçimde örtündü. Böylece hem örtülmesi gerektiği yerlerini sağlam bir örtüyle örtmüş hem de kendisini soğuk ve sıcağın etkilerinden korumuş oldu. Edindiği giysi hayvanlar arasında kendine ayrı bir yer kazandı. Hayvanlar kendisinden çekinmeye, korkmaya başladılar. Bu olaydan sonra kendisiyle çekişen, annesi Ceylan'dan başka yanına yaklaşmaya gerekliliği gösteren olmadı. Ceylan'ın Ölümü Ceylan iyice yaşlanıncaya kadar birbirlerinden ayrılmadılar. Ceylan iyice yaşlanıp güçten düşünce bu kez de onu gözetlemeye doyurmaya başladı. Onu bol meyveli güzel otlu yerlere götürüyor, meyvelerin en güzelini, en tatlısını ona veriyordu. Ne var ki Ceylan hastalanmış, son günlerini yaşıyordu. Hayon'un gösterdiği bütün özlene karşın her geçen gün biraz daha zayıfladı. Sonunda yakalandığı ölümcül hastalıktan bitkin düşerek öldü. Hay yığılıp kalan Ceylan'ın hareket etmediğini, elin, ayağının kıpırdamadığını görünce bağırıp çağırmaya başladı. Üzüntüsünden helak olacak bir kerteye gelmişti. Birbirlerine çağıra geldikleri üzere seslenerek yanıt vermesini, hareket etmesini istediyse de boşuna. Hiçbir tepki alamadı. Hay Ceylan'ın gözlerine, ellerine, ayaklarına ve diğer organlarına baktı. Teker teker inceledi. Hiçbirinde belli bir rahatsızlık hastalık belirtisi göremedi bununla birlikte Ceylan'ın ölümüne neden olan hastalığın merkezini bulup iyileştirebileceğini, Ceylan'ı yeniden eski duruma döndürebileceğini umuyordu. Fakat bütün umutları boşa çıktı. Hiçbir şey yapamadım. Başaramadım. Önceki bir takım deneyimlerinden yola çıkarak sayrılığın kaynağını çıkış yerini araştırmaya karar verdim. Şöyle düşündüm. Gözlerinin yumruğunda ya da önüne bir engel geldiğinde göremiyor, gözünü açtığı ya da önündeki engeli kaldırdığı zaman görüyordu. Parmaklarını kulaklarından sokunca duyamıyor, parmaklarını çekince eskisi gibi duyuyordu. Yine burnunu tuttuğu zaman hiçbir kokuyu alamıyor, bırakınca yeniden kokuları almaya başlıyordu. Öyleyse Ceylan'ın organlarını çalıştırmayan, onu hareketten alıkoyan temel bir neden, bir engel vardı. O engel ortadan kaldırılırsa Ceylan eski durumunu yeniden kazanabilirdi. Ne var ki Ceylan'a ilişen hareketsizlik yalnızca bir organını bir duysun değil, tüm organlarını, tüm duyularını etkilemişti. Ceylan'ın tüm gövdesi hareketten yoksun kalmış canlılığını yitirmişti. Buradan yola çıkarak şu sonuçlara ulaştı. Gövdenin içinde gözden gizli bir organ vardır. Diğer bütün organlar canlılıklarını ondan alırlar ve ona bağımlıdırlar. Hastalık işte o organdadır. Bu organı sağlığına kavuşturmak, Diğer tüm organları da sağlatmak olacaktır. Bunun üzerine söz konusu organın gövdenin neresinde bulunabileceğini araştırmaya başladı. O zamana kadar görmüş olduğu ölü hayvan gövdelerini düşündü. Hemen tümünde içinde bir başka organı barındırabilecek üç bölüm vardı. Kafa, göğüs ve karın. Bunların dışında içinde başka bir organı barındırabilecek organ yoktu. Demek ki gövdenin canlılık merkezi bu üç organın birinin içinde olmalıyı. Gövdenin canlılık merkezi olabilecekten yani değerli olan organı barındırabilecek, koruyabilecek organın ortada bulunanı olması gerektiğini düşündüm. Kendisini yokladı, gözünde bir böyle organın bulunduğunu sezindedim. Ayrı ayrı yine ayağına, kulağına, burnuna, gözüne baktı. Üzerlerinde düşündüm. Bunları olmadan da, bunlara gereksinim duymadan da yaşayabilirdim. Aynı şeyi başı içinde düşündüm ve başsız olmak, başsız yaşamak da mümkünmüş gibi geldi göğsünde varlığını sezinlediği organa gelince ondan bir an bile ayrılması, onsuz dişleyebilmesi olası bürünmüyordu. Hayvanlarla kavga ettiği zaman onların saldırılarına karşı korumaya en çok özen gösterdiği yeri göğsüydü. Çünkü güdüsel olarak içindeki değerli organın bilincindeydi. Bütün bu belirtilerden sonra Ceylan'ın hastalığına olan organın göğsü içinde bulunduğuna ilişkin kanısı pekişti. O organa ulaşmak sağlamak amacıyla Ceylan'ın göğsünü açmaya karar verdi. Bununla birlikte bir yanlış yaparak sevgili annesi için başına gelenden daha büyük bir yıkıma yol açmaktan korkuyordu. Böyle bir yanlış yüzünden girişimi annesinin yararından çok zararlı olabilirdi. Bu nedenle dikkatli ve uyanık olması gerekiyordu. Hay canı arıyor. Hay belleğini yokladı. Acaba diğer hayvanlar içinde annesinin uğradığı yıkama uğradıktan sonra eski durumuna dönem var mıydı? Böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştı. Demek ki annesi içinde böyle bir ihtimal yoktu. Yine de annesinin söz konusu hastalıklı organını ele geçirip sağlatırsa eski durumunu kazanacağı yolunda fazla olsa bir umut taşıyordu. Bu nedenle zaman geçirmeden annesinin göğsünü açmayı ve içinde bulunan organı incelemeyi kararlaştırdı. Sert ve keskin taşlardan Kurumuş kamış parçalarından bıçağımızı araçlar yaptı ilk. Bunlarla kemiklerin arasındaki eti, kaburga kemiklerini saran perdeye kadar yardım Perde çok sağlam, çok dayanıklıydı. Böylesi bir sağlam korunak ancak aradığı onurlu organ için olabilirdi. Perdeyi açabilirse aradığı organı bulacağını umuyordu. Perdeyi açmak için uğraşmaya başladı. Araçsız, gereksiz, taştan kamıştan uydurulmuş şeylerle çok güç bir işti bu. Araçlarını değiştirmek, keskinlikle değiştirmek zorunda kaldı. Perdiyi yarabilmek için değişik yollar, yöntemler denildi. Sonunda başardı. Perdeyi aralayınca akciğer çıktı karşısına. Önce aradığı organı bulduğunu sandı. Eviri çeviri her yanına özenle inceledi. Hastalıklı bir yer bulamadı. Burası akciğerin yalnızca bir parçasıydı. Bu parçanın diğer yana doğru eğimli olduğunu gördüm. Oysa aradığı organın boylamasına olduğu kadar enlemesine de gövdenin tam ortasında olması gerektiğini düşünüyordu. O nedenle araştırmasını sürdür. En sonunda son derece sağlam bir kılıfla sarmalanmış, dayanıklı askılarla bağlı, yardığı yandan akciğerli çevrili yüreği buldu. Bu organın eğer diğer yandan da bu yandan olduğu gibi korunmuşsa tam ortada bulunacağını ve dolayısıyla aradığı organ olacağını düşündü. Üstelik bu organda biçimsel güzellik, dokusunun sağlamlığı, bir takım korunuklarla çevrelenmiş gibi diğerlerine de benzerdiğini görmediği özelliklerde gözleniyordu. Beklemeden göğsünün diğer yanında araştırmaya başladı. Yürek bu yandan kılıflarla, askılarla, akciğerlerle kurulmuştu. Bu nedenle aradığı organın yürek olduğunu anladı. Şimdi yüreği çevreleyen kılıfı açmalıydı. Binbir güçlükle bütün güç ve dikkatini harcayarak kılıfı açtı, yüreği çıkardı. Yürekte herhangi bir yoktu belirli bir hastalık bulunup bulunmadığını araştırdı. Hiçbir şey bulamadı. Kuvvetle sıkarak içini yokladı. Esnemesinden içinde boşluk olduğunu anladı. Kendi kendine işte aradığım ve şimdi değin bulamadığım şey bu organın içinde olmalı dedi. Kalbin içini açtı. Birisi sağ diğeri sol yanda olmak üzere iki göz gördü. Sağ yandaki göz pırtılaşmış kanla doluydu. Soldaki ise tümden boştu aradığı şey bu iki gözden birinde olmalıydı. Sağdaki gözde patılaşmış kandan başka bir şey görünmüyordu. Kan gövde canlılığını yitirmeden önce patılaşmış olamazdı. Çünkü bu kanda gövdenin diğer yanlarında bulunan kandan başkası değildi. Kan gövdeden çıktıktan sonra patılaşır, sonra da kururdu. Bir de gördüğü kadarıyla kan sap bir organa özgü değildi. Diğer organlarda da bulunuyordu. Oysa aradığı şeyin bir an bile kendisinden ayrı olunmayacak bu organa özgü olması gerekirdi. Bütün araştırmaları da yalnızca ona ele geçirmek içindi. Hayvanlar tarafından birçok defa yaralanmış, bu yüzden de, yüzden de çok kan kaybetmişti. Ne var ki bu durum kendisine önemli bir zarara uğratmamış, hiçbir organın işleyişine engellememişti Öyleyse aradığı şey bu gözde olamazdı. Yüreğin sol yanındaki gözde ise hiçbir şey görünmüyordu. Bununla birlikte bu gözün büsbütün gereksiz, yararsız olması da düşünülemezdi. Çünkü bütün organların mutlaka kendine özgü bir işlevi vardı. Gözlemlediği bunca değerine karşı bu gözün gereksiz ve işlevsiz olması mümkün değildi. Aradığı şeyin bu göz içinde bulunduğuna ve fakat buradan çıkmış olduğuna kuşkusu kalmadı. O şey yerini terk etmiş ve göğde canlılığını yitirmiş, algılayamaz, hareket edemez olmuştu. Yüreğin sağ gözünde bulunan şey Ceylan'ın gövdesi sağlam, parçalanmamışken yerinden ayrıldığına göre böyle harap olduktan parçalandıktan sonra geri dönmezdi. Bunu kesin olarak anladı. Gövde gözünde tüm değerini yitirdi. Değerli olanın bir süre gövdede bulunduktan sonra onu terk eden şey olduğunu kavradı. Artık bütün düşüncesini o şey üzerinde yoğunlaştırmalı bütün çabasını o şeyi anlamak, bulmak için harcamalıydı. O şey neydi? Nasıl bir şeydi? Onu gövdeye bağlayan neydi? Gövdeden ayrıldıktan sonra nereye gitmişti? Giderken hangi kapıdan çıkmıştı? Gövdeden kendi isteğiyle mi yoksa istemeyerek mi çıkmıştı? İstemeyerek çıkmışsa onu yerinden oynatan, çıkmaya zorlayan etken ya da etkenler nelerdi? Kendi isteğiyle çıkmışsa onu gövdeden soğutan, tiksindiren nedenler nelerdi? Bu biçimde türlü türlü sorular sormaya başladı kendi kendine. Bütün bu karşılıksız sorular karşısında zihni dağıldı. şaşırdı kaldı. Gövdeden bütün bütün iğrendi. Kafasından silip attı. Anlaşılıyordu ki kendisine acıyan, doyuran, sevecen kucağına alan gövde değildi. Gövdeden olduğu sanılan işlerle aslında gövdenin bir ilgisi yoktu. Bütün bu işler gövdeyi geçici bir süre için yurt edilen ve sonra onu terk eden şeyin eseriydi. O şey için gövde kendisinin hayvanlarla dövüşmek üzere edindiği soku gibi bir araçtan başka bir şey değildi. Bu düşüncelerinden sonra gövdeye karşı bütün ilgisizleşti. Bütün ilgi ve çabası gövdeye canlılık veren o şeye yöneldi. Artık tek isteği, tek düşüncesi o şeyi anlamaktı. Zamanla Ceylan'ın leşi kokuşmaya başladı. Çevreye çok kötü bir koku yayılıyordu cesetten. Bu gövdeye olan tiksincisini daha da arttırdı. Hatta görmek bile istemiyordu artık onu. Tam bu sıralarda iki karganın kavgasına tanık oldu. İzledi onları. Kavga sırasında kargaların biri diğerini öldürdü. Diri kalan karga eşinerek ayaklarıyla bir çukur açtı. Öldürdüğü kargayı çukura atarak üzerini toprakla kapattı. Hay karganın yöntemini yerinde ve güzel buldu. Bu yöntemi düşünemediği için kendi kendisine yerindi. Bunu düşünmek kendisine yaraşırdı oysa. Zamanı yitirmeden yerde büyükçe bir çukur kazdı. Ceylanın eşini içine atarak üzerini toprakla kapattı. Ceylanı gömdükten sonra halk onun gövdesini hareket ettiren, ona canlılık veren şeyi düşünmeye dağıdı. Ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Diğer ceylanları gözlemledi. Hepsi de annesiyle aynı biçimi taşıyordu. Demek ki bunlara canlılık, hareket veren şeyler, annesini canlı ve hareketli kılan şey aynıydı. Annesine benzetikleri için ceylanları sevmeye başladı. Onlarla yeniden ilişki ve dostluk kurdu. Zaman akıp gidiyordu. Hayda boş durmadı geçen zaman içinde. Hayvanların, bitkilerin özelliklerini ve türlerini inceledi. Her hayvan türünün, her bitki türünün çok sayıda bireyleri vardı. Öyleyse kendisinin de bireylerden oluşan bir türden olması gerekirdi. Bu düşünceyle kendisine benzer, kendi türünden birini bulmak amacıyla araştırmalar yaptı. Adanın tüm kıyılarını köşe bucaklarını dolaştı. Fakat boşuna. Kendine benzer bir şey bulamadı. Ada dört bir yandan denizle çevrili olduğu için hay dünyada başka bir yer olabileceğini düşünemiyordu. Hay ateşle karşılaşıyor. Bir gün adadaki ormanların birinde yangın çıktı. Yükselen duman ve alevler hayın ilgisini çekti. Hemen yangın yerine koştu. Ateşi ilk kez görüyordu. İyice yaklaştı yanan ağaçlara. Görünüm müthişti o zamana değil hiç rastlamadığı, görmediği bir varlıkla karşı karşıyaydı. Uzun bir zaman uğradığı şaşkınlıkla yerinde kala kaldı. Sonunda kendini toparlayarak biraz daha yaklaştı ateşe. Ateşin parlak yalımlarını, önüne çıkan her şeyi, otları, ağaçları hızla yakıp ateşe dönüştürdüğünü hissedi. Şaşkınlığından nasıl davranması gerektiğini bilemediğinden, biraz da Tanrı'nın kendisine yaratılıştan verdiği yüreklilikle elini ateşe uzattı. Eline ateşe dokundurmasıyla çekmesi bir oldu. Eline baktı, avcunda ateş yoktu. Düşündü, yeni tutuşmuş bir dal parçasını tutabilirdi. Sakınarak denedi. Ucundan henüz tutuşmuş bir dal parçasını aldı. Sonra barınağına götürerek bir köşeye koydu. Ateşi ot ve çalı çırpıyla besleyerek büyüttü. Ateş çok hoşuna gitmişti ayın. İnanılmaz gücü karşısında şaşkınlıktan kendini alamıyordu. Gece gündüz sürekli besleyerek özenle korudu ateşi. Özellikle geceleri ateş daha bir önem kazanıyordu gözünde. Çünkü kendisine barınarak olarak seçtiği mağarayı ısıtıyor, aydınlatıyordu. Bir bakıma güneşi yerimiz tutuyordu geceleri. Hayın ateşi olan ilgisi giderek bir tutku durumuna dönüştü. O zamana kadar gördüğü şeylerin en değerlisi, en şereflisi olduğunda karar kıldı ateş. Yalımlarının yükseklere doğru hareket etmesi ateşin gözlediği gök cisimlerinden olduğunu düşündürüyordu kendisine. Hay, ateşin yakma gücünün etkinlik derecesini tartmak düşüncesiyle kendince deneyler yapıyordu ateşe. Önüne çıkan her şeyden bir miktar atıyordu ateşin içine. Ateşe atılan nesne yanabilme yeteneğine göre ya hemen ya da aşamalı olarak yanıyor, ateşe dönüşüyor. Bu basit deneyini sürdüren hay bir gün denizin kıyıya attı kocaman bir balığı da attı ateşe. Balık kızarıp yuva akmaya başlayınca iştah gelerek bir parça eğdi. Çok hoşuna gitti kızarmış balık. Bundan böyle de yedi etleri hep ateşle pişirmeye, kızartmaya başladı. Etin lezzetini anlayınca karan hayvanlarını avlamanın yollarını araştırdı. Kısa sürede bir takım teknikler ve yöntemler geliştirerek avcılıkta büyük ustalık kazandı. Ateşin önemi ve değeri de daha bir arttı gözünde. O güne değin yiyemediği nifis yiyecekleri ateş sayesinde elde etmiş, yemeye başlamıştı çünkü. Ateşin böylesi iyi ve yararlı etkilerini gören, her nesneyi yakıcı, ayrıştırıcı gözücünü gözlemleyen Hay'ın ateşe duyduğu ilgi ve sevgi aşırı boyutlara ulaştı ve kalbin kökleşti. Bunun sonucu olarak aklında kendini besleyip büyüten, annelik eden Ceylan'ın yüreğinden çıkan şeyin ateş türünün bir bireyi olabileceğini düşüncesi doğdu. Gerçekten de hayvanların bedenleri canlı iken sıcak, öldükten sonra ise soğuk oluyordu. Hayvanlardaki bu durum hiç değişmiyor, düzen hiç bozulmuyordu. Kendi göğsünün altında da şiddetli bir sıcak duyumserdi. Bu olgu düşünmesine iyice güç kazandırdı. Gerek ölü ve diri hayvanlarda, gerek kendisinde egemen olan bu düzenin değişmezliğinin bilincine erdikten sonra aklına şu düşünce geldi. Eğer bir hayvanın yüreğini diriyken çıkarırsa, annesinin yüreğinde boş gördüğü gözü bu kez dolu olarak görebilir ve gözü dolduran şeyin ateşin türünden olup olmadığını, dolayısıyla ateş ve ışıktan bir ısı taşıyıp taşımadığını anlayabilirdi. Hemen bir hayvan avlamaya çıktı. Ve da ilk hayvanı yakaladı. El ve ayaklarını sıkıca bağlayarak göğsünü annesinin göğsünü yardığı yerden yardı. Yüreğini bularak sol yanını açtı. Annesininkinde boş bulduğu göz beyaz sise benzer buharlı bir hava ile doluydu. Parmağını içine soktu. Yürek eli yakacak denli sıcaktı. Fakat parmağını sokar sokmaz hayvan ölüverdi. Bu deneyinden şu sonuçlara ulaştı. Hayvanları canlı kılan şey gördüğü sıcak buhardır. Diğer tüm hayvanların yüreğinde de aynı sıcak buhar bulunmaktadır. Sıcak buhar yürekten ayrılır ayrılmaz hayvanlar ölürler. Daha sonra içinde hayvanların diğer organlarını, bunların durum ve düzenlerini, incelik menteliklerini, birbirleriyle olan bağlantılarını, canlılıklarını sürdürebilmek için yürekteki sıcak buhardan nasıl yararlandıklarını, Gövdede kaldığı süre içinde buharın nasıl bulunduğunu ve niçin tükenmediğini inceleme ve araştırma isteği uyandı. Zaman geçirmeden düşüncesini uygulamaya koydu. Diri olsun, ölü olsun eline geçen bütün hayvanları parçalayarak büyük bir ilge ile incelemeye girişti. Öylesine çalıştı ki kısa sürede gövde bilimde büyük hekimlerin düzey ve ustalığına ulaştı. Hayvanlar birçok değişik organa, çeşit çeşit duygu ve davranışa sahiptiler. Ne var ki bunlar tek bir kaynaktan doğarak diğer organlara dağılmak üzere bölünen hayvansal ruh nedeniyle bir sayılırlar. Bütün organlar hayvansal ruhun ya yardımcısı ya da taşıyıcısıdır. Gülden'in yönetimi konusunda ruhun durumu değişik silahlar aracılığı ile düşmanla savaşan ya da kara veya deniz avcılığı yapan kimsenin durumu gibidir. Savaşça kullanılan silahlar ya savunma içindir ya da saldırı. Bu araçlarının bir bölüğü deniz avcılığında bir bölü de kara hayvanlarını avlamakta kullanılır. Gövde bilimde hayvanları parçalamak için kullanılan araçlar da böyledir. Bir kısmı kesmekte kullanılır, bir kısmı delmekte. De. Bunları kullanan insan ise tektir. Araçların her biri insan tarafından uygun oldukları amaca, taşıdıkları niteliklere göre değişik biçimlerde kullanılırlar. Hayvansal ruh da birdir. Göze görme, kulağa duyma, buruna koklama, dile tatma gücünü veren, deriyi duyarlı kılan, ve diğer dış organlara işlevlerini yerine getirme yeteneği kazandıran bu ruhtur. İç organ durum aynıdır. Organların her biri içinde yardımcı organlar vardır. Hiçbir organ sinir denilen yollar aracılığıyla ruhtan bir güç almadıkça görevini yapamaz. Sinir denilen yollar bozulduğunda veya kapandığında çalışamaz olurlar. Sinirler ruhtan yardımı beyin aracılığıyla alırlar. Beyin de ruhtan alacağını yürek yoluyla alır. Beyinde çok sayıda ruh vardır. Çünkü beyin dağıtım merkezidir. Bu nedenle beyinle ilişiği kesilen, dolayısıyla ruhtan yoksun kalan bir organ canlılığını yitirir. İşçi tarafından kullanılmayarak atılan araç durumuna döner. Hayvansal ruh eğer gövdeden çıkar, tükenir ya da başka bir biçimde yok olursa tüm gövde cansız kalır. Dirim ölüme dönüşür. Hayvinyaksan, 21 yaşının sonuna doğru düşünce yoluyla yukarıda özetlediğimiz bilgi düzeyine erişti. Geçen bu zaman içinde nesleri, nesneleri kullanma yönünde de birçok yöntemler geliştirmeyi başardı. Deneylerinde kullandığı hayvanların derilerinden ayakkabı ve giysiler yaptı. Hayvan kılları, ebe gümeci, hatmi kamışı ve terli otların tellerinden kılınlı inceli iplikler elde etti. İlk giysi ve ayakkabısını sağlam dikenlerden Taşlarla keskinlettiği kamış parçalarından yaptığı kanca ve iğnelerle iplik yerine sazları kullanarak hayvan derilerinden uydurmuştu. Kırlangıçlardan yapı tekniğini öğrendi. Barınmak için bir oda ve artan yiyeceklerini korumak için bir mahzen yaptı. İşçinin gücünü görmek için gidinden ayrılmak zorunda kaldığı zamanlarda yiyeceklerini hayvanlardan korumak amacıyla birbirine bitiştirdiği bağladığı kamışlardan bir kapı yaparak fırnağının girişini kapattı avcılıkta kullanmak üzere yırtıcı kuşlara it. Yumurtalarından ve yavrularından yararlanmak amacıyla bir takım hayvanlar kuşları evcilleştirdi, besledi. Yabanil öküzlerin boynuzlarından süngüyü andırır şeyler yaparak bunları sağlam kamışlara, sıram ağaçlarına taktı. Eğri olanları ateşte doğrulttu. Ucu kalın ve küt olanları taşlarla sivriltti. Böylece mızraklar elde ettikten sonra kalın hayvan derilerinden kalkanlar yaptı. Bütün bunları hayvanlar gibi doğal silahlardan yoksun olduğu için yapmıştı. Artık adada yaşayan hayvanların hiçbiri ona karşı koyamıyordu. Çözümlenmesi gereken bir sorun daha kalmıştı. Anlamak istediği hayvanların büyük çoğunluğu kendisinden daha hızlı koşuyordu. Onları yakalamakta yetersiz güçsüz kalıyordu. Bu sorununa da bir çözüm aradı. Uzun uzun düşündükten sonra hayvanların en hızlı koşanlarından gerektiği kadarını evcilleştirip eğitmeye karar verdi. Bunu başarırsa, avlamak istediği hiçbir hayvanı izlemekte yakalamakta güçlük çekmeyecekti. Adada yabani leşşek, at ve kısraklar vardı. Kendince en uygun olanlarını seçerek, amacına elverişli durumu getirinceye kadar eğitti. Deriden eğer, dizgin, gen ve üzengi Amacına ulaşmıştı. Artık bütün hayvanları rahatlıkla izliyor, avlıyordu. Hayvan gövdelerinin özelliklerini, niteliklerini öğrenmek amacıyla yaptığı araştırmalardan edindiği bilgiler nedeniyle bütün bu işlerde kısa sürede beceri ve ustalık kazanmıştı. Doğal olarak 21 yılın kazandırdığı deneyimleri de yabana atmamak gerek. Üçüncü Bölüm Varlığın Özüne Doğru Canlıların Görünmeyen Birliği Hattin Yaksan gündelik yaşamını belirli bir düzene soktuktan sonra teorik düşünce alanına geçti. Uluş ve bozuluş çevrenindeki varlıkları, hayvan, bitki, maden, taş ve toprakları, bunların türlerini ve niteliklerini, suyu, buharı, kar, dolu ve dumanı, yalımı, kuru ve ısıyı araştırmaya başladı. Her yerinde ayrı, ayrı nitelikler, türlü türlü etkiler, birbiriyle uyuşan ya da çelişen hareketler gözlemledi. Bütün bu ayrım ve ayrıntıları önemli incelik, gerçeğe ulaşabilmek için ince girişimlerde bulundu. Nesneler kine nitelikleri bakımından özdüş, özdeş, nitelikleri bakımından farklıydılar. Özdeş oldukların nitelikler açısından bakıldığı zaman, bütün nesneleri bir ve aynı saymak olasıydı iken, ayrımları bakımından ele alındıklarında birbirine karşıt ve çoktular. Ama nesneleri özgür kılan, birbirinden ayıran özelliklere baktığında, evreni sayılamayacak, saptanamayacak bir çokluk içinde görüyordu. Bu açıdan baktığında kaçınılmaz biçimde, Kendisinde de çokluk gözlemliyordu. Çünkü çok sayıda ve değişik organı, her organının kendine özgü bir niteliği ve etkisi vardı. Her organın birçok nesnelerin oluştuğu sonucuna vardı. Diğer tüm nesneleri de böyle teker teker inceledi. Daha sonra gerek kendisini, girekse nesnelerini farklı açıdan incelemeye, düşünmeye başladı. Kendi organları her ne kadar çok görünüyorsa da birbirine bitişik, bağlı ve aralıksız olmaları bakımından tek bir nesne sayılabilirlerdi. Birbirlerinden ayrılıkları yalnızca etkilerinin ayrımlarından kaynaklanıyordu. Gerçekte değişik de olsa etkilerinin temel nedeni birdi. O da kendisinin özünü oluşturan ve tüm organlarının onun birer aracı olduğunu insani ruhtu. Bu bakış açısından kendisini bir olarak nitelemek kaçınılmazdı. Kendisine ilişkin düşünceleri belirginlik kazandıktan sonra hayvanlara hayvanların türlerine öğretti bakışlarını. Hayvanların her bireyinde yukarıdaki bakış açısından bir saymak zorundaydı. Bunun üzerine at, eşek, giyik gibi türleri ve kuşların sınıflarını gözden geçirdi. Türlerin bireyleri iç ve dış organları bakımından, kavrayış ve davranışları bakımından benzeşiyorlardı. Birbirlerinden ayrıldıkları çok az yanları vardı. Türlerin bireylerinde ayrı ayrı bulunan ruh da aslında tip bir ruhun parçalarından başka bir şey değildi. Bunların ayrı gibi görünmeleri yalnızca ayrı yüreklerde bulunmalarından ileri geliyordu. Ayrı yüreklere doğmuş ruhları bir kapta toplamak mümkün olabilse tümünün aynı ruhun parçaları oldukları görülürdü. Ayrı yüreklerde bulunan ruhun durumu değişik kaplara bölünen bir suyun durumuna benzetilebilirdi. Bu nedenle ister bölünmüş, parçalanmış olsun ister olmasın ruh hep aynı ruhtu. Ruhu erişen çokluk bulunduğu yerlerin çokluğundan başka bir şey değil. Bu açıdan bakıldığında bir türün tüm bireyleri gerçekte tek bir varlık sayılırlardı. Çok gibi görünmeleri bir gövdenin organlarının çokluğundan öte bir anlam taşımazdı. Ve daha sonra hayvan türlerini birer birer inceledi. Bütün türler beslenmeleri ve istekleri doğrultusunda hareket etmeleri bakımından benzeştiler. Kısaca... Hayvansal ruhu özgü tüm durum ve davranışlar da birbirlerine benziyorlardı. Birbirlerinden ayrıldıkları yanlar ise hayvansal ruhla ilgili değildi. Araştırmaların sonunda bütün hayvanlarda bunlar ruhun gerçekte bir ve aynı olduğu görüşüne ulaştı. Türlerin ruh bakımından farklı görünmeleri aldatıcıydı. Bu ayrım ılık ve soğuk kaplara bölünmüş suyun taşıdığı ayrım gibiydi. Isı derecesi aynı olan sular neyse bir türe özgü hayvansal ruhta oydu. Suyun çok ve ayrımlı görünmesine karşın bir olması gibi hayvanlardaki ruhlar dolayısıyla da tüm hayvanlar birdi. Tüm hayvan türlerinin açıklandığı üzere tip bir ruhu indirgeyen hay düşüncesini ve bakışlarını bitkilere yöneltti. Bitkilerin türlerini, türlerin bireylerini inceledi. Bitkilerin, dallarının, yapraklarının, çiçeklerinin, meyvelerinin ve eylemlerinin benzeştiğini gördüm. Bunun üzerine bitkileri hayvanlarla karşılaştırdım. Hayvan türlerinin bireyleri arasında nasıl ortak bir ruh var ve bu ruhtan dolayı tüm hayvanları nasıl birey indirgeyebiliyorsa, bitki türlerinin bireyleri arasında da hayvansal ruha benzer ortak bir ruh olabilir ve bu ortak ruh nedeniyle tüm bitkileri teki indirgeyebilir. Hayvan bu ilişkin düşüncelerini bitkilere de uyguladı. Sonunda sudan ve topraktan beslenişlerinden, büyük gelişmelerindeki benzerliklerinden yola çıkarak tüm bitkilerinde ve ortak bir ruh olduğu sonucuna ulaştı. Bitkili hayvanlar üzerindeki araştırmalarından, akıl yürütmelerinden bu sonuçlara ulaşınca bu kez de iki cinsi birlikte düşünmeye, değerlendirmeye başladı. Bitkiler doğrudan su ve topraktan, hayvanlar ise kendilerine özgü besin maddeleri ve su ile besleniyorlardı. İki cins beslenmeleri ve büyümeleri bakımından benzeşiyorlardı. Ancak aralarında duygu, algı ve hareket bakımlarından bir ayrım ve hayvanlar lehinde bir üstünlük vardı. Keç bitkilerde de çoğu kez hayvanlarınkine benzer algı ve hareket olayları gözlemleniyordu. Örneğin çiçekler yüzlerini güneşten yana çeviriyor, bitkilerin kökleri besinin bulunduğu yana doğru hareket ediyordu. Bunlara benzer daha birçok orta ortak ortakken gözlemlemek olasıydı. Bu araştırma gözlem ve akıl yürütmeleri sonunda bitki ve hayvanların arasında barındırdıkları ortak bir nitelikten kaynaklanan Birbirlik birlik bulunduğu sonucuna vardı. Söz konusu nitelik, hayvanlarda etkin bir dereceye ulaştığı halde bitkilerde atıştıkları kime engeller nedeniyle yetkinliğe eremiyordu. Bitkilerdeki engellerde namazdan gelin arası, hayvanlarla sahip olduğu ortak nitelik kolayca anlaşılabilir. Ortak niteliği bir resimde diğerinde normal bir suya benzetiyor ve bu nedenle de yüzünde tüm hayvanlı bitkiler tek bir varlık durumunu olmuyordu. Neden lerinciz misin olsun? Hayvanın aksa bitki ve hayvanlar üzerinde inceleme ve araştırmalarından sonra taş, toprak, su ve ateş gibi algıdan nesnelden, yemekten uzak nesneler dünyasına çevirdi çevrili başlamış. Skulptürçisinin tümü bir uzama sahipti. Birbirlerinden ancak kiminince özelliklerini ayırt ediyorlardı. Söz gelimi Kimisi soğuk, kimisi sıcak, kimisi yemek. Herkesi renksizdi. İki sıcak olanlar soğuyor, soğuk olanlar ısınıyor. Su buhara, buhar yeniden suya dönüşüyor. Yanan nesneler kopar, kül, yıllık duman oluyor. Kürselen dumanı bir engelle karşılaşınca yeniden yerel bir nesne durumunu alıyordu. Bütün bu gözlemlerinden sonra tüm nesneler gözünde tekrar nesne durumunu aldı. Cansız cisimlere ilişkin çokluğun hayvanlara bitkileriyle yaşan farklı olmadığı ortadığı. Hayvanlarla bitkileri tek bir varlık durumuna indirmesini sağlayan ortak niteliği ruhu yeniden düşündü. ve bitkilerde cansız cisimler gibi ene, boya ve derinliğe sahipler. Yine ve bitkilerde cansız cisimler gibi sıcaklara ve soğuklar. bunlar cansız cisimlerden sahip olduğu tarafı Bitkisel ve hayvansal ve organlara bağlı olarak ortaya çıkan eylemleri nedeniyle ayrılıyorlardı. Ve bu eylemler bitki ve hayvanların kendi doğalarından gelmiyor, bir başka şeyden bulaşıyordu. Eğer yani bu şey cansız cisimlere de geçerse, burası da bunlar da bitki ve hayvanlar gibi beslenebilir, duyumsalabilirdi. İşte bu ihtimalle dayanarak bitki hayvanları ilk bakışta kendilerinden kaynaklanmıyor gibi görünen söz konusu eylemlerden soyutlar alarak düşününce onların da sonuçta bir tür nesne olduklarını gördük. Bu akıl öğütme yoluyla tüm nesnelerin gerçekte tek bir varlık oldukları sonucuna ulaştık. Tüm nesneler gerçekli birdi. Birbirlerinden ayrıldıkları yan, yalnızca kimilerinin barındırdıkları araçlar aracılığıyla bir takım eylemlerde bulunmalarıydı. Hayır, bu eylemlerin, nesnelerin kendilerinden de kaynaklandığını, yoksa başka bir nedeniyle olduğunu kesin olarak ayırt edemiyordu. Bu sıralarda görebildiği tek şey nesnelerdi. Hayır, bir açıdan baktığında tüm nesnelerin tüm varoluşu tek bir nesne gibi algılıyordu. Bir başka açıdan baktığında ise, varoluşta sınırsız ve sonsuz bir çokluk gözleniyordu. İki bakışçısının çatışması bir süre ikirciğin içinde kalmasına neden oldu. Zamanla bazen bir, bazen çok kuru diye listeden tümünü canlısın, cansızın yeniden gözden geçirdi. Üzerlerinde yemden üşündü. Mesela genelde şu iki durumun dışında kalamıyordu: bir duman, bir ve su altında bunlar, bu gibi yükseklere doğru, ikte su, yerli bitkiler hayvanlar gibi aşağıya doğru hareket içindeydiler. Kendilerini alıkoyan bir engel olmadığı sürece cısımdan bu iki doğal bölünümü sürdürdü. Hiçbir zamandır ağırlık söz konusu olmuyordu. Nefekin yüksekten düşen bir taş, biri bilemediği için gözünün sürdüremiyor, yerde kalıyordu. Eğer geri kalması mümkün olabilse hareketi sürdürdü. Aşağıdan kaldırıldığında Aşağıya olan eğilim ve inme isteğini denildiğimde orada dövüm sanıyordu. Duman da kendisini durduracak bir engelde karşılaşmadığı sürece sürekli yükseliyordu. Söz bir kubbeye rastladığında sağa sola eğilerek kurtulmaya çalışıyor. Kurtulabilirsek yeniden yükselmeye başlıyordu. Çünkü hava duvarı yükselmekten alıklayamıyordu. Bir tuğun hava ile şişirilerek ağzı sıkıca bağlanıp suya daldırıldığında yukarı doğru çıkıyordu onu su tutan kimse yükselme eğilimini zorlamasını rahatlıkla duyuyordu. Tulum kendi başını bırakıldığında hemen yüzeye çıkıyor ve duru anlaşıyordu. İki yöndürlüğünden birine eğilimli olmayan birine sakın için boşu boşuna düşünüp durdu. O anadayım fizik bencilediği cisimler arasında böyle bir cisim yoktu. Bu ara amacı kökeni çokluk olan niteliklerden soyutlayarak salt cisimsel dolayı yoklamaktı. Böylece bir cisim bulmayınca akışlarını cisimsel özelliklerin en azını taşıyan, en yalın olan cisimlere yöneldi. Bunlar da ağırlık ve gibi cisimsel özelliklerden uzak değillerdi. Bu kez bu iki özelliğin bir cisimde salt cisimlikten dolanımı yoksa cisimlikten başka bir cisim eklenen artık bir niteliktenin kaynaklandığını araştırmaya başladık araştırmaları onu o özelliklerin cisimlikten değil artık bir nitelikten kaynaklandığı sonucuna betildi. Çünkü salt cisimlik o iki özelliğin cisimleşmesini gerektirseydi her cisim hem ağır hem de yeğeni olması gerekirdi. Oysa ağır ve yeğeni nesnelerin gereksin cisim oldukları halde ağırı sürekli ağır, yeğenisinin sürekli yeğeni doğal olarak yıkarıya da aşağıya da hareket eğilimliydi. Buna göre her kendi kendine özgü ve cisimliğin üzerine eklenmiş ayrı bir nitelik vardı. Bu nitelik nedeniyle yeğenilik ve ağırlık ayrı şeyler oluyordu. Eğer bu nitelik olmasaydı tüm cisimlerin her konuda eşit olmaları gerekirdi. Açıklanan bilgilerden sonra yeğeni ve ağır nesnelerin her birinin iki şeyin birleşiminden oluştuğunu anladım. İki şeyden ilki aralarında ortak olan cisimlik, İkincisi ise her birine özgürlüğünü kazandıran ve birbirlerinden ayrılmasını sağlayan, cisimliğe bitiştiğinde yeni yükseklere doğru hareket ettiren yenidek ve ağırı aşağılara doğru hareket ettiren ağırlık nitelikleriydi. Bu yaklaşımla tüm hareketli ve hareketsiz cisimlerin canlı ve cansızlarını inceledi. Tümünün cisimlik ve cisimlikten ayrı birer, ikişer, üçer ya da daha fazla nitelikten bileşen birer gerçeklik ve her cismin kendine özgü bir biçimi olduğunu anlattı. Cisimlerin biçimleri Halbin Yaksa'nın anlaşılır evrenden ulaştığı ilk bilgidir. Çünkü biçimler duyularla değil ancak akıl yoluyla kavranabilir. Halbin Yaksa'nın akıl yürütmeler yoluyla kavradığı ilk şeylerden biri de yürekte bulunan hayvansal ruhtu. Ruhun özü ve gerçekliği cisme etlenerek ona duygu, hareket ve algı gibi kendi özgü türlü türlü eylem ve etki yeteneğini kazandıran cisimden başka bir niteliktir. Bu hayvansal ruhun türel biçimi ve kendini diğerinden ayıran özgül ayrımdır. Mantıkçıların hayvansal nefs dedikleri şey de ruhun bu özgül ayrımından başkası değildir. Hayvanlardaki hayvansal ruhu diğer cisimlerden ayıran bir özgül ayrım olduğu gibi bitkilerdeki örgensel güce özgüde bir özgül ayrım vardır ki filozoflar buna bitkisel nefs derler. Oluş ve bozuluş bitki ve hayvanların dışında kalan diğer tüm nesnelerdeki güçler içinde birer özgür ayrım vardır. Bu özgür ayrım nedeniyle her nesnede gözlemlediğimiz kendi özgür hareket ve etkiler ortaya çıkar. Filozoflar bu özgür ayrımlara doğa adını verirlerdi. Hap bu düşünce yöntemiyle gerçekliğini anlamak amacıyla tüm çabasını harcadığı hayvansal ruhun cisimliğe eklenen bir başka şey olduğunu anladı. Cisimlik diğer nesnelerde de vardı. Fakat tümünde hayvansal ruh yoktu. Hay, hayvansal ruhun cisim cisimlikten ayrı bir şey olduğunu kavrayınca cisimlik gözünde tüm değerini yitirdi. Onu önemsememeye başladı. Bütün ilgisi hayvansal ruha yöneldi ve onun gerçekliğine ulaşma isteği uyandı içinde. Bütün düşüncesini hayvansal ruhla sınırlandırdı. Nesneleri cisimlikleri açısından değil, taşıdıkları ve birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan kendi özgürlüklerini oluşturan biçimleri açısından gözden geçirmeye, gerçekliklerini kavrayabilmek için düşünmeye başladı. Bu noktayı amacına ulaşmak için bir çıkış noktası kabul etti. Nesneleri teker teker gözden geçirdi. İnce ayrıntılarına değil, belliğine yerleştirdi. Nesneler kim etkilerini gözlemlediği biçimleri bakımından benzeşiyorlardı. Bir ise ortak biçimlerinden farklı olarak kendilerine özgü eylem ve etiklere kaynak eden başka bir biçime daha sahiptiler. Kimleri ortak oldukları birinci ve ikinci biçimden başka üçüncü bir biçime daha taşıyorlardı. Nitekim topraklar, taşlar, madenler, bitkiler, hayvanlar ve diğer ölü cisimlerin tını ortak oldukları ilk biçim nedeniyle birbirlerine benziyorlardı. Bunlar engellenemedikleri sürece söz konusu biçim nedeniyle aşağıya doğru hareket ediyorlar yukarı doğru atıldıklarında bir miktar yükselmekle birlikte taşıdıkları biçim hemen aşağıya iniyorlardı. Nesnelerin oluşturduğu bütünün birer parçası olan bitki ve hayvanlar ağırlığı ve aşağıya doğru hareket eğilimini zorunlu kalan biçim bakımından diğer nesnelerle özdeş olmakla birlikte beslenme ve büyümeye kaynaklık eden biçimleri bakımından onlardan ayrılıyorlardı. Bu iki eylem yalnızca bitki ve hayvanlarda bulunuyor, ve ruh olarak adlandırılan biçimden kaynaklanıyordu. Hayvanlar da birinci ve ikinci biçimlerde bitkilerle ortak olmakla birlikte duygu ve hareketlerine kaynaklık eden üçüncü bir biçim nedeniyle onlardan ayrılıyorlardı. Hayvan türlerinin her birine özel ve onları birbirlerinden ayıran bir özgürlük vardı. Bu özgürlük diğer türlerle ortak oldukları biçimden fazla olarak taşıdıkları biçimden kendilerine özel bir özgür ayrımdan kaynaklanıyordu. Bitki türleri de hayvan türleri gibi birbirlerinden bu özgür ayrımları nedeniyle ayrılıyorlardı. Nesnelere biçim veren aşkın güç Hay Bin Yaksan bu gözlem ve araştırmalarından sonra oluş ve bozulu çevrenin oluşturan nesnelerin bir bölümünün ortak oldukları cisimlik niteliğinden başka az ya da çok artık niteliklerin birleşiminden oluşan birer gerçeklikleri olduğu sonucuna vardı. Kuşkusuz bileşenleri az olan nesneleri anlamak, bileşenleri çok olanları anlamaktan daha kolaydı. Bu nedenle öncelikle bileşenleri en az olan nesneleri tanımalıydı. Bitki ve hayvanlar bileşenleri çok olan nesnelerdi. Çünkü kendilerinde gözlemlenen eylemler çok. Onları incelemeyi sonraya bırakarak eylemi, dolayısıyla bileşenleri en az olan su, toprak, ateş ve hava gibi nesneleri incelemeye başladı. Önceleri bu dört nesnenin bir bölümünün bir bölümüne dönüşeceğini, aralarında cisimlikten oluşan bir ortak nitelik olduğunu sanmıştı. Ortak nitelik birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan diğer niteliklerden farklı bir şeydi. Söz konusu ortak nitelik diğerlerinden soyutlanınca nesnenin ne aşağı ya da yukarı hareket etmesi, ne soğuk ya da sıcak olması, ne de yaş ya da kuru olması mümkün Çünkü açıklanan niteliklerin hiçbiri tüm cisimleri kapsayıcı bir nitelik değil. Bu yüzden yani de nesnelere ilişmeleri salt cisimliklerinden dolayı olamazdı. Cisimlik niteliğinden başka bir nitelik taşımayan bir nesne olabilse bu özelliklerin hiçbirini taşımazdı. Ancak değişik biçimleri taşıyan tüm nesneleri kapsayıcı ortak bir nitelikten söz açılabilirdi. Haybiyen yaksam bu düşüncelerin hemen arkasından canlı cansız tüm cisimleri kapsayıcı bir nitelik bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı. Bulabildiği tek şey her nesnenin bir ini, boyu ve derinliği olduğu yani bir uzama sahip bulunduğuydu uzamın nesnenin cisimliğinden kaynaklandığı belli ise de sadece uzama sahip bir nesne algılanamıyordu. Duyularla algılanabilmek için nesnede uzandan fazla bir ya da daha çok niteliğin bulunması gerekiyordu. Hay sonra uzamın yalnız olarak mı yoksa başka bir nitelikle birleşerek mi cisimliği oluşturduğunu düşünmeye başladı. Sonuçta uzamın cisimliği oluşturmak üzere birleştiği maddeyi buldu. Uzam yalnız ve kendi başına bir varlık gösteremiyor, maddede uzamsız olamıyordu. İkisi de birbirlerini gereksiniyorlardı. Hay maddeyi daha iyi kavrayabilmek amacıyla çeşitli biçimlere yatkın duyulur cisimlerle karşılaştırdı. Karşılaştırma yoluyla somutlaştırarak düşündü. Söz çamurdan bir kıve yapıldığı zaman bu çamurun kıve ölçüsünde bir uzama oluyordu. Küvenin biçim bozularak küp ya da yumurta biçimine verildiğinde çamur aynı kalıyor, yalnız boyutlarının ölçüleri değişiyordu. Yine birlikte çamurun uzayda kapladığı yer değişmiyordu. Demek ki çamur uzamsız olamıyordu. Biçimi bozulsa bile hemen yeni bir biçim kazanıyordu. Uzam çamurdan ayrı bir şeydi. Ve çamur uzandan de soyutlanamıyordu. Öyleyse uzam çamurun gerçekliğini oluşturan parçalardan biriydi. Buradan anlaşıldığına göre bir cismin sal cisimliği açısından gerçekliği iki şeyin birleşiminden oluşuyordu. Bu iki şeyden birisi yapılan örneklemede istediğimiz biçimi verebildiğimiz çamurla, diğeri ise yaptığımız biçimlere koşut uzam ile simgelenmektedir. İşte cisim denildiğinde bu iki anlamdan nitelikten oluşan bir şey anlaşılır. Bu iki niteliğin birbirinden soyutlanması imkansızdır. Fakat henüz çamur ile uzamın hangisinin cisim, hangisinin biçimlerini tuttuğu belirginlik kazanmamıştır. Uzam sürekli değiştiği ve bir durumda kalmadığı için cisimde değişim ve dönüşme yatkın biçim simgiler. Çamur ise değişik biçimleri kabule yetenekli olması, buna karşılık kendisi hiç değişime uğramaması bakımından her türlü biçime kabule hazır, kendisi hiç değişmeyen ve durumunu koruyan cisimli örnektir. İşte çamurla örneklendirdiğimiz bu cismin birincisi parçası filozoflar tarafından madde ya da özdek olarak adlandırılmış ve bunun tüm biçimlerden ayrı olduğu kabul edilmiştir. Haydiaksan bilgisi bu noktaya ulaşınca ve duyulur dünyadan biraz ayrılıp anlaşılır dünyaya yaklaşınca belirgin bir yabansılık duydu. Hemen alıştığı duyular dünyayı özlemeye başladı. Bu nedenle yavaş yavaş geriye döndü. Mutlak cisim duyularla algılanacak bir şey olmadığı için onu terk ederek daha önce gözlemlediği toprak, su, hava ve ateş gibi duyulur cisimlerin en yalın olanlarını ele aldı. Önce su üzerinde düşündü durumuyla, doğasıyla ve biçiminin gerektirdikleriyle kendi başına bırakıldığında onda duyularla soğukluk ve düşme eğilimi gibi iki özellik duyum sanıyordu. Ateş ya da güneşle ısıtıldığı zaman önce soğukluğu gidiyor ama aşağı hareket eğilimi sürüyordu. Isı derecesi arttıkça aşağıya hareket eğilimi giderek yükselme eğilimine dönüşüyordu. Hayvin Yaksan o ana kadar suyumun biçiminden bu iki eylemden başka bir eylemin kaynaklandığını görmemişti. Su iki nitelikten arınınca biçiminin geçerliliği kalmıyordu. Suda suyun biçiminden kaynaklanan eylemlerden başka bir eylem görülmesi, suyun eski biçiminin bir başka biçimine yer değiştiğini gösteriyordu. Sonradan gözlemlenen eylemler bu yeni biçimin ürünüydü. Sürdürdü bütün gözlem ve araştırmalarının sonunda hal, her cismin madde ve biçimin birleşmesinden olduğunu anladı. Madde hiç değişmiyordu. Biçim ise sürekli değişiyor ve her biçim kendine özgü eylem ve etkilerle kendini gösteriyordu. Biçim değiştikçe doğal olarak cisimde gözlenen eylem ve etkiler de değişiyordu. Bu nedenle eylem ve etkilerin değişmesi cismin biçiminin de değiştiğini gösteriyordu. Hay bütün çabasını kullanarak yaptığı araştırma ve çıkarımlarla bu bilgilere ulaşınca Tanrı vergisi olarak her yaratılmış için bir yaratıcı bulunması gerektiği bilgisine ulaştı. Buna koştu olarak tüm biçimler için bir özne ve etken bulunması gerektiği gerçeği de zihninde yerleşti. Bunun üzerine önceden öğrendiği biçimleri yeniden düşündü. Tümü de sonradan olan yaratılmış şeylerdi ve her biri için bir öznenin varlığı zorunluydu. Hay daha sonra biçimlerin ne olduklarını anlamaya çalıştı. Biçimler, cisimlerin kendilerine özgü eylem ve etkilere yatkınlığından, yetenekliliğinden başka bir şey değildi. Örneklemek gerekirse su son dereceye yediğin ısıtıldığında yükselme yeteneği kazanıyor ve bu yetenek onun biçimi oluyordu. Verilen örnekte şu üç şeyden başka bir şey yoktu. Bir, bir cisim olarak su. 2 suda yoktan var olan bir takım nitelik ve hareketler. Üç, o nitelik ve hareketleri yoktan var eden bir özne. İşte bir cisim olan suyun ancak bir türlü hareketleri kabul etmesi ve başka türlü bir harekete güç yitirememesi onun biçiminden kaynaklanan yeteneğiydi. Düşündüğü bütün biçimlerde ulaştığı sonuçlar aynı oldu. Bu nedenle daha önce biçimden kaynaklandığını sandığı eylem ve etkilerin gerçekte biçimden değil, biçimi bir araç gibi kullanan bir öznenin eseri olduğunu kavradı. Haybin yaksına tecelli eden bu gerçek, kulun bana fazladan ibadetlerle yaklaşır. Öyle ki, onu severim. Sevince de onun duyan kulağı, gören gözü, yürüyen ayağı, yapan idi olurum. Kutsi hadisiyle, onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın. Ancak Allah atmıştı. Keremle ayetinin dile getirdiği gerçektir. Her eylem ve olayın ilke ve ilk nedeni olan zorunlu ve bağımsız özünün işlerinden bir bölümü ayrıntısız ve genel bir biçimde tecelli edince... Hayrin Yaksan özneyi ayrıntılı biçimde tanıma isteği duydu. Henüz duyulur dünyadan komutlamadığı için bağımsız özneyi de duyumlar yönünde aramaya koyuldu. Üstelik onun bir ya da çok olduğu konusunda da kesin bir yargıya varamamıştı. Önceden tanıdığı, üzerlerinde düşündüğü cisimleri yeniden incelemeye başladı. Bunların tümü sürekli bir oluş ve bozuluş içindeydi. Ne ki bozuluş cismin maddesinde değil, biçiminde veya biçimlerinde kendini gösteriyordu. Nitekim suyun ateş nedeniyle havaya, havanın şiddetli soğuk nedeniyle kara dönüşmesi bu anlamda bir bozulmaydı. Bütün cisimler arasında yaratılmış olmayan, bağımsız özneye gereksinim duymayan tek bir cisim bulamadı. Bunun üzerine yerel cisimler gözündeki tüm ve önem ve değerini yitirdi. Halbun Yaksan, bilginin bu aşamasına ulaştığında yaşı 28'i bulmuştu. 4. Bölüm Sıfırdan Sonsuza Uzayın Sınırları Hay, yaratıcı özneyi tanıma konusunda yerel cisimlerde aradığını bulamayınca gözlerini göğe ve gök cisimlerine çevirdi. Gökler ve içindeki yıldızlar da ene, boya ve derinliğe yani bir uzama sahiptiler. Bir uzama sahip olan şeylerin cisim olmaları gerektiğinden gökler ve yıldızlar da birer cisimdi. Onu düşündüren bu cisimlerin boyutlarının sonsuza deneyin uzanıp uzanmadığıydı. Bir süre şaşkınlık ve ikircim içinde kaldı. Sonunda düşünme gücü sayesinde bunun mümkün olmadığını anladı. Sonsuz bir cismin varlığı akılla bağdaşacak gibi değildi. Bu yargısını zihninde belirginlik kazanmış birçok kesin kanıtla doğruladı. Özetle şöyle düşündü: Göm ve gök cisimlerinin bana bakan yanlarının sonlu olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla görüyorum. Kuşku duyduğum karşıt yönlerinin sonsuza değinin uzaması da imkansız ve saçmadır. Bunu anlamak için göğün duyumsadığım sonlu yönünden başlamak üzere diğer yönde sonsuzca uzayan iki çizgi varsayalım. Bu çizgilerin birisinden belirli bir parçayı keserek çıkaralım. Sonra bir parçasını çıkardığımız çizginin ucunu diğerinin ucuyla çakıştırarak sonsuz sanılan yönde izleyelim. Eğer o yön gerçekten sonsuz ise birisi eksik, diğeri tamam, iki çizgi, çizginin sonsuzca uzaması gerekir. Yani eksik çizginin diğerine eşit olması gerekir. Bu ise saçmadır. Akıl dışıdır. Eğer eksik çizgi sonsuza deniz sürmez bir yerde sona ererse sonlu demektir. Öyleyse kendinden parça çıkarılmayan diğer çizgi de bir süre sonra sona erecek. Dolayısıyla da sonlu olacaktır. Bu kanıt gösteriyor ki kendisinde böylesi çizgiler varsayılabilecek cisimler sonludur, sınırlıdır. Bütün cisimler için böylesi çizgiler varsayılabileceğine göre tam tüm cisimlerin sonlu olduğu gerçeği ortaya çıkar. Demek ki sonsuz bir cisim varsaydığımız zaman yanlış bir varsayımda bulunmuş oluruz. Hay bin Yaksan doğal yetenekleri nedeniyle ortaya koyduğu bu tür kanıtlar yardımıyla göğün sonluluğunu, sınırlılığını, kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kavradı. Bunun üzerine göğün ve gök cisimlerinin biçimlerini sınırlarını araştırmaya başladı. Hay önce güneşe, aya ve yıldızlara baktı. Tüm de doğudan doğuyorlar, batıdan batıyorlardı. Başucu noktasında geçen yıldızlar büyük bir daire, başucu noktasının kuzey ve güney yanlarında bulunanlar ise küçük birer daire çiziyorlardı. Güney ve kuzeydeki yıldızlar başucu noktasından uzaklaştıkça daha küçük daireler çiziyorlardı. En küçük daireler ise güney kutbunu çevreleyen Sühel dairesiyle kuzey kutbunu çevreleyen Farkadan dairesiydi önce belirttiğimiz gibi Hay Bin Yaksa'nın bulunduğu ada ekvator üzerinde bulunduğu için söz konusu bütün daireler ufukları yüzeyinde bulunduruyordu. Güney ve kuzeydeki dairelerin durumları birbirine benziyor ve Hay her iki kutbu da görebiliyordu. Hay büyük daire üzerinde doğan yıldızlarla küçük bir daire üzerinde doğan yıldızların doğuş ve batışlarını gözlemlemeye başladı. Aynı anda doğan bütün yıldızlar yine aynı anda batıyorlardı. Yıldızların doğuş ve batışlarındaki birlikteliğin düzenin bütün zamanlar için geçerli olduğu sonucunu çıkardı gözlemlerinden. Buradan da göğün yuvarlak olduğu düşüncesine ulaştı. Bu düşüncesini şu gözlem ve çıkarımları da doğruluyor, pekiştiriyordu. 1. Güneş, ay ve yıldızlar batıda battıktan sonra yeniden doğuya dönüyorlardı. 2. Bu cisimler doğduklarında batarken ve ikisinin arasındaki zamanlarda hep aynı irilikte görünüyorlardı. 3. Gök cisimlerinin hareketleri dairesel olmasa kimi zaman yakın, kimi zaman uzak olacaklarından görünüşleri farklı olurdu. Kim zaman küçük görünürken, kimi zaman da büyük görünmeleri gerekirdi. Çünkü hareketleri dairesel olmasaydı merkezden uzaklıkları değişik olurdu. Dairesel hareket ettikleri için merkezden uzaklıkları hep aynı oluyordu. Bütün bu durumlar gökün küre biçiminde olduğunu açık ve kesin biçimde ortaya koyuyordu. Hay, ayın ve diğer hareketli yıldızların hareketlerini gözden geçirdi. Tüm doğudan batıya doğru hareket ediyorlardı. Gök bilimde ileri bir düzeye varıncaya kadar incelemelerini sürdürdü. Gezgin yıldızların hareketleri, üzerlerinde bulundukları göklerin hareketlerine bağlıydı. Göklerin hareketi ise tümünün üstünde, tümünü kuşatan ve doğudan batıya doğru hareket ettiren büyük bir gök aracılığıyla gerçekleşiyordu. Hay Bin bir bilgiden diğerine nasıl geçtiğini açıklamak uzun sürer. Bu bilgiler gökbilimle ilgili kitaplarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Biz yalnızca konumuzla ilgisi bakımından bilinmesi gereken kadarını veriyoruz. Hay açıklanan bilgiye ulaşınca içerdikleriyle birlikte göklerin birbirlerine bitişmiş durumlarıyla tek bir bütün oluşturduklarını anladı. Daha önce incelediği yer, su, hava, bitkiler, hayvanlar ve benzerlerinin tümüyle gökler büyük bir göğün içindeydi. Bu büyük göğün dışında kalan hiçbir şey yoktu. Bu büyük gök içindeki bütün varlıklarla birlikte bir canlı sayılabilirdi. Gökte görülen parlak yıldızlar, hayvanın yavruları, birbirine bitişmiş gökler, hayvanın organları, oluş ve bozuluş alemi ise hayvanın dölyatağı yatağı gibiydi. Hayvanın içinde nasıl yeni bir canlı oluşuyorsa evrenin dölyatağı yatağı gibi olan dünyada oluş ve bozuluş yurduydu. Yaratıcının zorunluluğu bulmuş bozuluş yurdu dünyadaki cisimleri teke indirgeyen, tek bir şey gibi değerlendirmesini sağlayan düşünüş biçimiyle gökler ve içerdiklerinin de aynı şekilde birleşik olduğu sonucuna vardı. Bütün gökler içerlikleriyle birlikte bağımsız bir özneğe muhtaç tek bir şeydi. Bu sonra evrene bir bütün olarak bakmaya düşünmeye başladı. Acaba evren yoktan mı var olmuştu? Yoksa başlangıçsız mıydı? Yokluk kendisini hiç öncelememiş miydi? Kuşku ve ikircim içindeydi. Bu iki olasılığının hangisinin doğru olduğu konusunda bir seçim yapamadı, bir karara varamadı. Bu kuşku ve ikircim neden kaynaklanıyordu? Evrenin başlangıçsız olma ihtimali üzerinde durduğu zaman sonsuz uzama sahip bir cismin imkansızlığını ortaya koyan kanıtlara benzer birçok engel başlangıçsız ve sonsuz bir varlık düşüncesinde imkansız kılıyordu. Üstelik bu varlığın yaratılmışlardan arınmış olmadığını da görüyordu. Yaratılmışlardan arınmayan bir varlığın yaratılmışlardan önceliği düşünülemezdi. Yaratılmışlar üzerine önceliği olmayan herhangi bir varlıkta zorunlu olarak yaratılmış olacaktı. Evrenin yaratılmış olması olasılığı üzerinde durduğu zaman ise önüne başka engeller çıkıyor, inancını sarsıyordu. Çünkü evrenin yokluktan sonra yaratılmış olması zamanın ona öncelik kazanması demektir. Sonradan olmaktan çıkan anlam budur. Oysa zaman yaratılmış olduğunu varsaydığımız evrenin bir parçasıdır ve ondan ayrılması mümkün değildir. Bu nedenle evrenin zamandan sonra olması, yaratılması anlaşılır bir şey değildir. Eğer evren yaratılmış ise onu yaratmak için bir yaratıcı gereklidir. O zaman da akla şu soru geliyor. Yaratıcı evreni niçin daha önce yaratmadı, sonra yarattı? Acaba yaratıcıya evreni sonradan yaratmasını gerektirecek bir şey mi ilişti? Oysa ortada yaratıcıdan başka bir şeyin bulunması mümkün değildir ki ona ilişmesi de söz konusu olsun. Yoksa yaratıcı da önce yaratmadığı şeyi sonradan var etmesine yaratmasını... Bir değişiklik mi ortaya çıktı? Eğer böyle bir değişiklik olduysa bu değişikliği ortaya çıkaran nedir? Halbin Yaksan yıllarca ikircim içinde kaldı. Sürekli düşündü, sürekli araştırdı. Kanıtlar kıyasıya çarpışıyordu zihninde. Evrenin başlangıçsız ya da yaratılmış, sonradan ortaya çıkma olduğu görüşlerinden birini diğerine seçemedi. Bu kuşku ve ikircimi gidermek, başlangıçsızlık ve yaratılmışlık görüşlerinden birini diğerine seçmek için düşünmekten yorulunca bu görüşlerin gerektireceği sonuçları düşünmeye başladı. Her ikisinden de bir takım sonuçlar çıkarmak mümkündü. Evrenin yoktan var olduğu kabulü şu sonuçları gerektiriyordu. Evrenin kendi kendine var olması mümkün değildir. Onu var edecek bir özne yaratıcı bulunmalıdır. Bu özneyi beş duyu ile algılamak olanaksızdır. Çünkü duyularla algılanabilecek bir şey cisimlerden bir cisim. Bu nedenle de evrenin parçalarından bir parça olacaktır kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla bir yaratıcıya muhtaç olacaktır. Bu yaratıcı da üçüncü bir yaratıcının varlığını zorunlu kılacaktır. Bu zorunluluk zinciri sonsuza kadar sürüp gidecektir. Oysa bir şeyin sonsuzca sürüp gitmesi mümkün değildir. Buna göre evren için cisim ve cisimsel olmayan bir yaratıcı gereklidir. Bu yaratıcı cisim olmadığı için duyular yoluyla algılanması söz konusu olamaz. Çünkü duyular ancak cisimleri ve cisimsel olan nitelikleri duyumseyebilir. Yaratıcı duyum sanamayınca onu imgeleme de mümkün olmaz. Çünkü imgeleme duyum sanam nesnelerin gölgelerini, biçimlerini zihinde canlandırmak demektir. Yaratıcı cisim olmadığına göre onun için cisimsel niteliklerde düşünülemez. Cisimlerin ilk nitelikleri uzamdır. Yani her cismin bir eni, boyu ve derinliği vardır. Evreninin yaratıcısı ise uzamdan ve buna bağlı niteliklerden yüce ve arı olmalıdır. Yaratıcı evreninin var edicisi olduğu için onunla ilişkisi yalnız bilim ve gücü yönündedir. Yaratan bilmez olur mu? O latiftir, haberdardır. Evrenin başlangıçsız olduğu eşdeğişiyle yokluğun varlığını öncelemediği, yani şimdi nasıl varsa ezelden beri öylece var geldiği görüşünü seçtiğinde bu kobüllü de şu sonuçları gerektirecekti. Evrenin hareketi başlangıçsız, ezele doğru sonsuz olmalıdır. Var olduğu zaman durağınlık hareketini öncelememelidir. Oysa hareket için mutlaka bir hareket ettirici gereklidir. Bu hareket ettiricinin hareket ettirici, Yada da bir cisme, o cisim ister hareket ettiricinin kendisi, ister başkası olsun bulaşan bir güçtür ya da hiçbir cisme bulaşmayan bir güçtür. Hareket ettirici eğer cisme bulaşan bir güç ise cismin varlığıyla var olur, parçalanmasıyla parçalanır. Nitekim taş ikiye bölündüğünde taşın aşağıya doğru hareketini zorunlu kılan ağırlık da ikiye bölünür. Taşa bir taş daha eklenirse ağırlığı da o oranda artar. Taş sonsuza değin büyüyecek olsa ağırlığı da sonsuzca büyür. Taşın büyümesi belirli bir sınıra kadar varıp durursa ağırlığı da o sınırda kalır. Ne ki cismin sınırlılığı sonluluğu kanıtlandığına göre cismin taşıyacağı niteliklerin de sınırlı olması gerekir. Eğer sonsuz bir iş yapan bir güç varsa bu cisimde var olmayacak bir güçtür. Büyük göğün başlangıçsız kadim olduğunu varsaydığımızda hareketinin de ebediyen sonsuz olarak süreceğini kabul etmiş olur. Bu nedenle gökleri döndüren güç, ne göğün kendi cisminde, ne de kendisinin dışındaki başka bir cisimde bulunan bir güç olabilir. Öyleyse o güç, cisimlikten arı ve cisimsel niteliklerden hiçbiriyle nitelenemeyen bir şeyde bulunmaktadır. Hay Bin Yaksana, oluş ve bozuluş yurdu, dünya üzerindeki ilk düşünüşünde cisimlerin varlığının gerçekliği, ve doğasını cisimlerin türlü hareketlere yetenekliliği demek olan biçim oluşturduğu, maddesi yönünden olan varlığının ise anlaşılması mümkün olmayan zayıflık bir varlık olduğu bilgisi tecelli etmişti. Neyse evrenin varlığı maddeden bir cisimsel niteliklerden yüce, duyularla duyumsanamayan ve imgelemin uzanamadığı bir hareket ettiricinin etkisini kabule yetenekli olmaya bağlıdır hareket ettirici, türlerinin çeşitliliğine karşın tüm gökleri aynı biçimde hareket ettirdiğine göre onu güç yitireceğinden, onu bileceğinden kuşku edilemez. Hani evrenin başlangıçsız varsaydığında sonradan olma, yaratılmış varsaydığında da ulaştığı sonuçlar aynı olmuştu. Evrenin başlangıçsız ya da yaratılmış oluşu konusundaki kuşku ve ikircimi ulaştığı sonucu etkilemiyordu. Her iki durumda da cisim olmayan, ne cisme bitişik ne ondan ayrı, ne cismin içinde ne onun dışında olan bir öznenin varlığının zorunluluğu kesinlik kazanıyordu. Ona cisimden ayrı demek, cismin içinde olduğunu söylemek kadar anlamsızdır. Çünkü bitişiklik, ayrılık, içte ya da dışta bulunmak hep cisimlere özgü durumdadır. Söz konusu özne, yaratıcı ise bütün bu durumların üstündedir. Mutlak ve Tekvarlık Madde kendisinin belirlemesine somutlaşmasına neden olan bir yetenek demek olan biçime bağlıdır. Bu biçim olmadan madde varlık kazanamayacağı gibi gerçeklik kazanması da mümkün değildir. Biçimin varlığı ancak bağımsız öznenin varlığıyla mümkündür. Bu nedenle Hayvin Yaksan katında bütün varoluşun o özneye bağımlı, zorunlu olduğu ve o özne olmaksızın hiçbir varlığın var olamayacağı gerçeği belirginlik kazandı. Demek ki o özne bütün varlıkların varmış nedeni ilkesidir. Bütün varoluş ister yoktan yaratılmış olsun, ister başlangıçsız yani yokluk kendisini önceleyip zaman bakımından başlangıcı ve öncesi bulunmamış olsun o öznenin eseri yaratığıdır. Varlıklar her durumda da eserdirler ve bir özneye zorunludurlar. Varlıkları onun varlığına bağlıdır. O var olmasaydı kendileri de var olamazdı. O sürekli olmasaydı varlıklarda kalıcı olamazsa O başlangıçsız olmasaydı varlıklarda başlangıçsız, kadim olamazdı. Bununla birlikte o özne temelde bütün varlıklardan yüce ve arıdır. Nasıl böyle olmaz ki? Onun gücüne bir son olmadığı da bütün cisimlerin, cisimlerle bitişenlerin ya da çok az bir ilgiyle de olsa onlara ilişkin olanların sonlu sınırlı oldukları da kesin kanıtlarla ortaya konulmuştur. O nedenle tüm evren, içindeki gökler, yıldızlar ve aralarındaki ve üstlerindeki ve altlarındaki şeylerin hepsi o öznenin eseri ve yaratığıdır. Varlıklar zaman bakımından ondan sonra olmasalar bile össel, zati sonralık bakımından sonradırlar. Nasıl elde tutulan bir cisim hareket ettirildiği zaman elin hareketiyle cismin hareketi aynı anda başlarsa, cismin hareketi zaman bakımından elin hareketinden sonra olmasa bile össel olarak Elden sonra ise tıpkı bunun gibi bütün evren o öznenin yaratığıdır ve zamanca değil össel sonralık olarak ondan sonradır. Bir şeyi zaman onun buyruğu sadece o şeye o demektir. Hemen olur. Haydini yaksam bu düşünüşünün sonunda anladı ki bütün evren o öznenin eylem ve eseridir. O bilgiye ulaşınca o öznenin gücünün karşı konulması, sanatının işleştiriciliği, Evrenin her zerresine yumuşaklıkla nüfuz eden hikmeti ve bilimin inceliği karşısında sonsuz bir hayranlığa kapı. O aralışı bu duyguyla yeniden gözlemlemeye, incelemeye başladı. Nesnelerin yüksek tabakalarında değil, en aşığı ve değersiz olanlarında bile onun sanatının güzelliğinden, olağanüstülüğünden öyle şöyle görüyordu ki red ve şaşkınlığı en yüksek dereceleri buluyordu. Gözlemlerin sonucunda bu nesnilerin ancak son derece ki mükemmel bir bağımsız öznenin eseri olduğu inancı daha bir biçimde işte, kesinlik kazandı. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilmi dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de, kuşkusuz, apıcı da Ay daha sonra hayvanların türleri üzerinde düşündüm. Yaratıcı her birine kendini özgü bir yaratılışla yaratmış, ve sonra onlara yaratılıştan bağışladığı güç ve yetenekleri kullanma yollarını göstermişti. Eğer hayvanlara sahip oldukları organ ve güçlerin nasıl kullanılacağı, onlardan nasıl yararlanılacağı gösterilmemiş olsaydı, onlar bu organ ve güçlerden faydalanamazlardı. Faydalanmak şöyle dursun, bu organ ve güçler kendilerine alır, taşınmaz bir yük olurdu. Haybunlar da anladı ki, bu özne cömertlerin en cömerti, merhametlilerin, en merhametlisidir. Dünyada gördüğü her güzelliğin, her değerin, her erdemin ve diğer tüm üstün niteliklerin o büyük ve bağımsız öznenin biliminden, cömertliğinden ve elinden geldiğini açıkça görüyordu. Zatına özgü olan üstün niteliklerin yaratıklarına özgü olanlardan daha yetkin, daha tam ve daha güzel, daha değerli ve sürekli olduğunu yaratıklara ait olanların diğerleriyle hiçbir şekilde karşılaştırılamayacağını kavramıştı. Ay ne kadar yetkin nitelik varsa tümünü araştırdı, inceledi. Bütün bu nitelikler o bağımsız Özne'nin eseri olarak var oluyordu. Bu niteliklerin Özne'ye ilişkinliği, aynı nitelikleri taşıyan nesnelere ilişkinliğine oranla daha yerinde, daha uygun. Bütün eksik nitelikleri de inceledi. Özne bunların tümünden yüce ve arıydı. Özne'nin eksik niteliklerden arı olmaması düşünülemezdi. Çünkü eksiklikler salt yurtluktan ya da salt bağlantılı olan şeylerden kaynaklanıyordu. Özne eğer eksikliklerden arı ve ince olmasaydı, salt yurtluk, her nesneye varlık veren ve kendinde varlığın zorunlu olan zatı ilişmiş, onu kuşatmış olur. Oysa tek varlık odur, mutlak varlıktır. Yetkinlikle, tamlıkta, güzellikle yalnız odur. Saltık değer, güç, bilim odur. O ancak odur ve ondan başka her şey helak olacaktır. Beşinci bölüm, yolun sonu. İnsanın gerçekliği ve mutluluğu. Yaratıcı konusunda yukarıda özetlenen bilgi düzeyine ulaşan Hay Yaksan'ın yaşı 35'i doldurmuştu. Ulaştığı bilgi nedeniyle kalbine yerleşen o ilişkin bir hal, ondan başka herhangi bir şeyi düşünmesine izin vermiyordu. Artık inceliğe geldiği varlıkları ve onlardan söz etmeyi unuttu. Zamanla öyle bir aşamaya vardı ki baktığı her nesneyi bir sanat yapıtı gibi görüyor ve hemen eseri bırakıp yaratıcısına yöneliyor. Bu nedenle de yaratıcıya olan özlemi artıyordu. Buna bağlı olarak de bütün bütün aşağılık duyulur dünyadan soğuyarak, soğuyarak yüce anlaşılır dünyaya bağlanıyordu. Varlığı sürekli tüm evrenin var oluşturduğunu olan kendi varlığı hiçbir nedene bağımlı olmayan bu yüce varlığın bilgisine ulaşınca bu bilgiye erişmesini neden olan aracı, gücü öğrenme isteği duydu. İlkin duyu organlarını gözden geçirdi. Kulağının, gözünün, burnunun, ve elini tarttı. Bu organlar yalnızca cisimleri ve cisimsel nitelikleri duyumsuyor. Bunların ötesinde bir şeyi duyumsayamıyor. Kulağın cisimlerin birbirlerine çarpmasıyla hovanın titreşmesinden oluşan sesleri duyuyordu. Göz yalnız renkleri görüyor, burun kokuları, dil tatları anlıyor ve nesnelerin sertlik ve yumuşaklığını, saflık ve düzgünlüğünü duyumsuyordu. İngilen gücü de dış duyular gibi ancak en boy ve derinliği olanı yani cisimleri algılayabiliyordu. Algılanan şeylerin tümü cisimlerin niteliklerinden bu duyuların duyumsadıkları cisimsel niteliklerden başkasını kavrayacakları yoktu. Çünkü bu duyular... Cisimlere yayılmış ve cisimlerin bölünmeleriyle kendileri de bölünen, parçalanan güçlerdi. Dolayısıyla parçalanabilir cisimlerden başka bir şeyi duyumsamaları, algılayabilmeleri söz konusu olamazdı. Dolayısıyla cisimde bulunan herhangi bir güç, cisim ya da cisme giren şeylerden başkasını algılayamazdı. Oysa zorunlu varlığın her bakımdan cisimsel niteliklerden uzak ve arı olduğu açık biçimde anlaşılmıştı. Bu nedenle onun algılanması, duyumsanması mümkün değildi. Ne cisim, ne cisimle yayılan bir güç ne de herhangi bir yönden cisme ilişmiş, cismin içinde, dışında, ona bitişmiş ya da ondan ayrı olan bir şeyle kavranması mümkün değildi. Hay hani bu varlığı kendi zatı özü aracılığı ile kavradığını, varlığının bilgisine ulaştığını anladı. Ne cisim ne de cisimsel olan zatı, zorunlu varlığı kavrayan kendi zatının da cisim üstü ve cisimsel niteliklerinden ayrı olması zorunluydu. Dışarıdan görünen cisimselliği, zatının gerçekliği olamazdı. Zatının gerçekliği, varlığı zorunlu olan saltık varlığı bilmesine neden olan şey olmalıydı. Hay, zatının ile algıladığı görüntüsünden başka bir şey olduğunu kavrayınca, cisim önemini bir kez daha yitirdi gözünde. Varlığı zorunlu olan kutsal varlığı kavrayan kendi zatını düşünmeye ve zatı, yani özü, ruhu, aracılığı ile kendini gözlemlemeye başladı. Acaba yok olacak, çözülecek ve bozuluşa uğrayacak bir şeydi yoksa kalıcı mıydı? Bozulma ve çözülmenin cisimlere ilişkin nitelikler olduğunu biliyordu. Çünkü cisimler suyun buhar, buharın su, bitkinin toprak ve toprağın bitkisi olması gibi bir biçimden çıkıp başka bir cisime biliyorlardı. Bozuluşun anlamı buydu. Ne ki cisim olmayan, varlığında cisimlere bağımlı olmayan ve tüm cisimsel niteliklerden ara olan şey için bozuluş düşünülemezdi. Gerçek varlık bozuluşa uğrayamaz. Bu kesim biçimde kavrayınca bedenden ilgisini kestiği, onu beslemekten vazgeçtiği zaman durumunun ne olacağını anlamak istedi. Oysa daha önce zatına araç olabilme niteliğini taşıdığı sürece bedeni yok sayamayacağı bir liseye ulaşmıştı. Güçteğin ardından bütün bilgi edinme güçlerini, yetilerini gözden geçirdik. Bu güçlerin her biri kim zaman güçsel, kim zaman da idimseldi. Nitekim göz yumurduğu ya da gördüğü nesnenin başka bir yöne çevrildiği zaman, görme gücü güçsel algılayıcı durumunu kazanıyordu. Göze güçsel algılayıcı demenin anlamı, göz şimdi algılamıyorsa da gelecekte ve görebilecek bir nesne yöneldiğinde görür, algılar demektir. Edimsel algılayıcı bilimi de gözün şimdi gördüğünü, algılamakta olduğunu dile getirmektedir. Duyur organlarının algı güçlerinin güçsel ve edimsel olması gibi güçler ve güçsel ve edimsel olabilirler. Bu güçlerden herhangi biri eğer edimsel olarak bir şey algılamamışsa, güçselliği sürdükçe algılama isteği duymaz. Çünkü o güç henüz hiçbir şey tanımamıştır. Tabi anadan doğma bir kör gibidir. Fakat bir şeyi algıladıktan sonra algısı bilimsellikten güçselliğe dönüşürse, güçsel durumda kaldığı sürece bilimsel algıya özlem duyar. Çünkü o güç daha önce algıladığı için ona algıladığı nesneye bağlanmış, sevmiş ve eğilim kazanmıştır. Bu nedenle sonradan kör olan bir adamın gözleri sürekli görme özlemi içindedir. Algılanan nesnelerin yetkinlik, değer ve güzelliğinin derecesi oranında duyulan özlem artar, İtirilmeleri durumunda ortaya çıkan üzüntü de o oranda çok olur. Önemlidir ki sonradan gözlerini yitiren kimselerin acısı, koklama gücünü itirenlerin acısından daha büyüktur. Eğer yetkinliği sonsuz, eğer iyilik ve güzellik sınırsız, her değer ve iyiliğin üstünde ne kadar iyilik, güzellik, değer ve yetkinlik varsa, tümünün kendisinden çıktığı ve başkalarını ondan taştığı, fezan ettiği bir varlık varsa, bu kavrayan, bilen, tanıyan kimse hiç kuşkusuz, sınırsız bir tat, sonsuz bir coşku ve zeyt duyar. Kuşkusuz daha sonra bu kavrayış ve bilgiden yoksun kalırsa, bu yoksunluk süresince sonsuz bir acı ve sıkıntı çekecektir. Daha önce zorunlu varlığın bütün yetkin niteliklerinde donanmış ve tüm eksik niteliklerden uzak ve arı olduğunu anlatmıştı. Şimdi de aracılığı ile bu varlığın bilgisine ulaştığı kendi zatının da cisimlerin hiçbirine benzemeyen, cisimlerin çürüyüp bozulmasıyla bozulmayan bir şey olduğu kesim içinde ortaya çıkıyordu. Buna göre kavrayışa yetenekli ve hazır olan zat, ölüm olayıyla bedenden kurtulup soyutlanınca, ölümden önce gövdeye egemen olarak onu kullandığı süre içinde, bu zorunlu varlığı hiç tanımamış, onunla hiç ilgisi olmamış ve ona dair hiçbir şey duymamışsa, zorunlu varlığa kavuşamaz. Ayrıca kavuşamadığı için, Üzüntü ve acı da duymaz. İnsan biçiminde olan ve olmayan tüm hayvanlar için geçerlidir. Bu ölümden önce bedeni kullandığı sürece ve varlığın bilgisine ermiş, yetkinlik ve ululuğunu, saltanat ve gücünü bilmiş, ancak daha sonra ondan yüz çevirerek dünyasal ve ben merkezci istek ve eğilimlerine uymuş ve bu durumdayken yakasını ölümün pencesini kattırmışsa ölümden sonra onun müşahededen yoksul kalır onun yüzünü, güzelliğini görme özlemi içinde uzun bir azap ve sonsuz acılar çeker. Sonra yeteneğine ve dünya hayatındaki hazırlığına göre ya uzun bir azaptan sonra çektiği acılardan kurtularak özlemini duyduğu zatı müşahedeye erer ya da sonsuz olarak acılar içinde kalır. Ruh bedeninden ayrılmadan, zorunlu varlığı bilen, düşüncesini, onun umuluğu, iyilik ve değeri ile sınırlayan Ölümceye değil, ondan yüz çevirmeyen ve edimsel olarak onu müşahede eder ve huzurunda dururken ölüme yakalanan kimsenin ruhu bedenden ayrıldığı zaman sonsuz bir tat, itimsiz bir coşku, bircisi sevinç ve pirahla duyar. Çünkü hayattaki müşahede ile ölümden sonraki müşahede arasında bir kopukluk yoktur. Bu ise acı tekesinden esendir. Çünkü bu durumu müşahedeye göre acı, kötülük ve engel, nedeni sayılan cinsel güçlerin gerektirdiği duyumlar ondan ayrılmıştır. Aydın Yatsa zatının yetkinlik ve zevkinin zorunlu varlığı sürekli müşahedeye bağlı olduğunu anlayınca bu müşahedeyi edimsel olarak ve sonsuza deyin sürdürmeye karar verdi. Dünyada tatlı zevk ölüm sonrasında da ve acıyla hiç karışmaksızın sürmeli. Bunun için de ondan bir göz kırpışı olsun yüz ile son sonuna dek edimsel olarak aralıksız müşahade içinde olmalı ve, durum, ve bu durumdayken ölüme teslim olmalıydı. Nitekim Sufilerin önderi Cüneyt ölümüne yakın bu müşahide durumunda işaret amacıyla bu zaman kendisinden yararlanılacak zamandır dedikten sonra Allah'a bekber diyerek namaza başlamak üzere tekbir almıştı. İnsanın boyutları Hay, aldığı karardan sonra mutlak varlıktan yüz çevirmeyi imkansız kılacak idimsel müşahideyi sürdürmenin nasıl ve ne yolla mümkün olabileceğini araştırmaya başladı. Adın araştırmaları sonunda bulabildiği en iyi yöntem sürekli düşünme yani tefekkür oldu. Bütün zamanla o yüce varlığı Her an onu düşünüyordu. Fakat zaman zaman gözüne çarpan bir nesne, kulağına gelen bir ses, zihnini çelen aykırı bir düşünce, dolu gereksinimleri, hastalık, soğuk, sıcak gibi kimi etkenler düşünmesini engelliyor, kesintiye uğratıyordu. Düşünmesinin kesintiye uğraması ise bulunduğu durumdan uzaklaşmasına neden oluyordu. Bulunduğu müşahide durumuna yeniden dönebilmek için şiddetli bir mücahadeye girmesi gerekiyordu. Herhangi bir nedenle ondan yüz çevirdiği bir anda ya da bir gaflet anında ansızın ölümün pençesine düşmekten çok korkuyordu. Çünkü böyle bir durum sonsuz bir hüsran demek olan sevgiliden yoksun kalmasına acıklı bir azaba uğramasına neden olabilirdi. Bu ne korkuyla fenalıklar geçiriyor? Fakat bir çözüm yolu bulamıyordu. Sonunda bir çözüm yolu bulmak düşüncesiyle hayvanları, hayvanların davranışlarını araştırmaya başladı. İçlerinde mutlaka varlığı bilen birisi olabilirdi. Eğer böyle birisini bulabilirse, ondan içine düştüğü tehlikeli durumdan kurtulmasını sağlayacak bir çözüm yolu öğrenebilirdi. Araştırmaları sonuçsuz kaldı. Hayvanlar bir anır boyu, geceli gündüzü, yalnızca yemek, içmek, çiftleşmek, ısınmak, serinlemek ve benzeri doğal istek ve gereksinimlerini gidermek için çalışıyorlardı. Bu durumun dışında kalan değişik bir amaç uğruna davranışta bulunan çalışan bir hayvan bulamadı. Gözlemlediği ve incelediği durumlardan anladı ki hayvanların mutlak varlığının bilincinden değildiler. Aralarında ne onu tanıyan ne de müşahedesine özlem duyan vardı. Bu yoksunlukları nedeniyle belli ki tümü yok olacak veya yokluğa benzer bir duruma geçeceklerdi. Hayvanların sonları hakkında ulaştığı yargının bitkiler için de hem de öncelikle geçerli olacağı açıktı. Çünkü bitkilerin anlayışı hayvanların anlayışının ancak bir parçası olabilirdi. Anlayış bakımından Anlayış bakımından daha gelişmiş olan, zorunlu varlığı bilebilecek bir yetkinliğe ulaşmamışsa anlayışı daha yetersiz olan bitkilerin o düzeye erişemeyeceği evvel de anlaşılmış olurdu. Kaldı ki incelendiğinde bitkilerin bütün eylemlerinin beslenme ve büyüme ile sınırlı kaldığı görülüyordu. Hayvin yaksan sorunla hayvan ve bitkilerden bir çözüm bulmaktan umut kesince göklere, yıldızlara battı. Tümü belirli bir düzen içinde muntazam hareket ediyorlardı. Saydam ve aydınlıktılar. Üstelik bozulma ve değişmeye uğradıkları da görülmüyordu. Hay birdenbire güçlü bir sezgiyle bu gök cisimlerinde zorunlu varlığı anlayacak cisim dışı bir şeyin varlığını anladı. Bu şey cisim olmadığı gibi cisme girmiş bir şey de değildi. Buna göre gök cisimlerinde cisimlikten arı bir varlık vardır. Nitekim benzerleri olan insan, bütün güçsüzlüğüne, dünyasal işlere şiddetle bağımlı ve bozulur cisimlerden olmak gibi eksik nitelikleri taşımasına karşın, zorunlu varlığı anlayacak bir öze zata sahiptir. Çünkü söz konusu eksiklikler, İnsan zatının cisim ve cisimsel niteliklerden uzak olmasına engelleyememiş, bozulmaya uğramasına neden olamamıştır. Bu karşılaştırmadan anlaşılıyor ki, gök cisimleri zorunlu varlığı bilmeye yetenekli bir zata, bir öze sahip olmak konusunda insandan daha üstün ve hak sahibiydiler. Çünkü gök cisimleri zorunlu varlığı biliyor, sürekli ve edimsel müşahede içinde bulunuyorlardı. Gök cisimlerinde kendisini zaman zaman müşahifeden alıkoyan, Doğal engel ve ilişkilerin benzerleri yoktu. Hay, gök cisimleriyle olan benzerliğinin ayrımına varınca, gök cisimlerine benzerliğini sağlayan onurlu varlığın, hayvanlar arasında niçin yalnız kendisine özlük kılındığı üzerine düşündü. Nesnelere ilişkini önceden edindiği bilgileri yokladı. Nesnelerin dönüşümlerinden yola çıkarak vardığı sonuçları yeniden hatırladı. Nesneler hep bulundukları durum ve biçimde kalmıyorlardı. Sürekli bir uluş ve bozuluş içindeydiler. Çünkü yığın değil, birleşiktiler. Yapılarını birbirine karşı tögeler oluşturuyordu. İçlerinde katışıksız, saf bir nesne yoktu. Bozuluşa en az uğrayanlar, altın ve yakut gibi yığınlığa en yakın, ilişenlere en az olan cisimlerdi. Gök cisimleri ise yılın ve katışıksızdı. Bu yüzden bozuluşa uğramıyorlar, biçimleri sürekli değişiklik göstermiyordu. Oluş ve bozuluş dünyasındaki cisimlerin bir bölümünü oluşturan dört öge, bir cisimlikle cisimliğe eklenmiş tek biçimden, bitki ve hayvan gibi diğer bir bölümü de cisimlikle çok sayıda biçimin birleşmesinden oluşuyordu. Az sayıda biçimin birleşmesinden oluşan cisimlerin ve etkileri de azdı. Bunlar canlılıktan da ölçüde uzaktılar. Biçim ve yetenekten tümüyle yoksun olan nesnelerin canlılık kazanması ise olanaksızdı. Böylesi nesneler yokluğa benzer bir durumda kalıyorlardı. Çok sayıda biçimin birleşmesinden oluşan cisimlerin eylem ve etikleri çok, canlılık yetenekleri güçlüydü. Eğer bu biçimler maddeye hiç ayrılmayacak şekilde girmişse, o maddede canlılık son derece güçlü, sürekli ve açıktı. Özde Kadı'da verilen madde tüm biçimlerden soyutlanmıştı. Bu nedenle maddede hiçbir canlılık belirtisi yoktu. Yoklığa benzer bir durumdaydı. Cisimlikle tek bir biçimin birleşmesinden oluşan dört öge, yani toprak, su, ateş ve hava oluş ve bozulu çevrenindeki en aşağı varlık derecesini oluşturuyordu. Çok sayıda biçim toplayan nesneler ögelerin birleşmesinden oluşuyordu. Yalnızca ögelerin birleşmesinden oluşan cisimler, nesneler içinde canlılık dereceleri en zayıf olanlardı. Ancak tek yönlü bir harekete sahiptiler. Bu tür nesnelerin canlılıklarının zayıf oluşu, birleşmelerindeki ögelerin farklı nitelikte ve birbirinin biçimini değiştirme eğiliminde olmasından ileri geliyordu. Ögelerin savaşımından baskın çıkan ögenin niteliği diğer ögelerin etkinliğini kırıyor, güçlerini yok ediyordu. Bileşik baskın çıkan ögenin niteliğine bürünüyordu. Tek ögenin canlılık yeteneği az olduğu için doğal olarak birleşiğin canlılığı da az oluyordu. Bu nedenle varlıkları kalıcı ve kararlı değildi. Bitkilerin canlılıkları bunlardan daha güçlü, hayvanların canlılıkları da bitkilerinden daha daha güçlü ve belirgindi. Ögeleri ılımlı olan bileşiklerde hiçbir unsurun niteliği diğerlerine baskın çıkıyordu. Ögeler arasında tam bir denge, tam bir uyum vardı. Birbirlerini eşit oranda etkiliyorlar, güçlerini de karşılıklı ve eşit oranda gidiliyorlardı. Örgenin ilan ve etkisi diğerlerinden daha belirgin değildi. Dolayısıyla niteliği birleşiğe ekemen olamıyordu. Böyle olunca bu birleşiğin öz doğası hiçbir hiçbirinin niteliğine benzemiyordu. Kabul edilen biçeme yeteneği etkileyecek, bozacak karşı bir nitelikte bulunmuyordu. İşte bu ılımlılık deneyiyle ilişkik canlılara yetenek kazanıyordu. Ilımlılık arttıkça ilişik yetkinleşiyor, ögelerin nitelikleri arasındaki uyum güç kazanıyordu. Nitelikler arasındaki çelişki tüm ortadan kalkıyor ve dileşiğin canlılığı daha muntazam oluyordu. Kalpte bulunan hayvan toprak ve sudan daha ince, ateş ve havadan daha yoğundu. Bu nedenle 5. Bölüm Yolun Sonu İnsanın Gerçekliği ve Mutluluğu Yaratıcı konusunda yukarıda özetlenen bilgi düzeyine ulaşan Hay Yaksa'nın yaşı 35'i doldurmuştu. Ulaştığı bilgi nedeniyle kalbine yerleşen o özneye ilişkin bir hal, ondan başka herhangi bir şeyi düşünmesine izin vermiyordu. Artık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 Varlığa sürekli tüm evrenin varoluş nedeni olan ve kendi varlığı hiçbir nedene bağımlı olmayan bu yüce varlığın bilgisine ulaşınca bu bilgiye erişmesine neden olan aracı, gücü, öğrenme isteği duydu. İlkin duyu organlarını gözden geçirdi. Kulağını, gözünü, burnunu, dilini ve elini tarttı. Bu organlar yalnızca cisimleri ve cisimsel nitelikleri duyumsuyor, bunların ötesinde bir şeyi duyumsayamıyordu. Kulak cisimlerin birbirlerine çarpmasıyla havanın titreşmesinden oluşan sesleri duyuyordu. Göz yalnız renkleri görüyor, burun kokuları, dil tatları anlıyor, el nesnelerin sertlik ve yumuşaklığını, saflık ve düzgünlüğünü duyumsuyordu. İngelen gücü de dış duyular gibi ancak en boy ve derinliği olanı yani cisimleri algılayabiliyordu. alan şeylerin tümü cisimlerin niteliklerindendi.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 Varlığı zorunlu olan kutsal varlığı kavrayan kendi zatını düşünmeye ve zatı yani özü, ruhu aracılığı ile kendini gözlemlemeye başladı. Acaba zatı yok olacak, çözülecek ve bozuluşa uğrayacak bir şey miydi? Yoksa kalıcı mıydı? Bozulma ve çözülmenin cisimlere ilişkin nitelikler olduğunu biliyordum. Çünkü cisimler suyun, buhar, buharın su, bitkinin toprak ve toprağın bitkisi olması gibi bir biçimden çıkıp başka bir cisme biliyorlardı. Bozuluşun anlamı buydu. Ne ki cisim olmayan, varlığında cisimlere bağımlı olmayan ve tüm cisimsel niteliklerden arı olan şey için bozuluş düşünülemezdi. Gerçek varlık bozuluşa uğrayamazdı. Bunu kesim biçimde kavrayınca bedenden ilgisini kestiği, onu beslemekten vazgeçtiği zaman durumunun ne olacağını anlamak istedi. Oysa daha önce zatına araç olabilme niteliğini taşıdığı sürece bedeni yok sayamayacağı bilgisine ulaşmıştı. Bu isteğin ardından bütün bilgi edinme güçlerini, yetilerini gözden geçirin. Bu güçlerin her biri kimi zaman güçsel, kimi zaman da edimseldi. Nitekim göz yumulduğu ya da gördüğü nesneden başka bir yöne çevrildiği zaman görme gücü güçsel algılayıcı durumunu kazanıyordu. Göze güçsel algılayıcı demenin anlamı göz şimdi algılamıyorsa da gelecekte ve görülebilecek bir nesneye yöneldiğinde görür, algılar demektir.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 O nedir ki, sukladan gözlerini yitiren kimselerin acısı, koklama gücünü yitirenlerin acısından daha büyüktür. Yetkinliği sonsuz, değer, iyilik ve güzelliği sınırsız, hep değer ve iyiliğin üstünde. Ne kadar iyilik, güzellik, değer ve yetkinlik varsa, tümünün kendisinden çıktığı ve başkalarını ondan taştığı, fevzan ettiği bir varlık varsa, onu kavrayan, bilen, tanıyan kimse, hiç kuşkusuz, sınırsız bir tat, sonsuz bir coşku ve zevk duyar.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 sonsuz bir tat, bitimsiz bir coşku, bir sevinç ve ferahlık duyar. Çünkü hayattaki müşahede ile ölümden sonraki müşahede arasında bir kopukluk yoktur. Bu müşahidesi acı lekesinden esendir. Çünkü bu durum ve müşahedeye göre acı, kötülük ve engel, nedeni sayılan cisimsel güçlerin gerektirdiği duyumlar ondan ayrılmıştır. Hay Bin Yaksan, zatının yetkinlik ve zevkinin zorunlu varlığı sürekli müşahedeye bağlı olduğunu anlayınca, bu müşahideyi edimsel olarak ve sonsuza değin sürdürmeye karar verdi. Dünyada tattığı zevk ölüm sonrasında da ve acıyla hiç karışmaksızın sürmeliydi. Bunun için de ondan bir göz kırpışı olsun yüz çevirmemeli, son soluğuna dek edimsel olarak aralıksız müşahide içinde olmalı ve, durum, ve bu durumdayken ölüme teslim olmalıydı. Nitekim Sufilerin önderi Cüneyt, ölümüne yakın bu müşahide durumunda işaret amacıyla bu zaman kendisinden yararlanılacak zamandır dedikten sonra Allahu Ekber diyerek namaza başlamak üzere tekbir almıştı. İnsanın boyutları Hakkı sonra mutlak varlıktan yüz çevirmeyi imkansız kılacak edimsel müşahedeyi sürdürmenin nasıl ve ne mümkün olabileceğini araştırmaya başladı. Hayat araştırmaları sonunda bulabildiği en iyi yöntem sürekli düşünme yani tefekkür ol. Bütün zamanla o yüce her an onu düşünüyordu. Fakat zaman zaman gözüne çarpan bir nesne, kulağına gelen bir ses, zihnini çelen aykırı bir düşünce, doğal gereksinimleri, hastalık, soğuk, sıcak gibi kime etkenler düşünmesine engelliyor, kesintiye uğratıyordu. Düşünmesinin kesintiye uğraması ise bulunduğu durumdan uzaklaşmasına neden oluyordu. Bulunduğu müşahede durumuna yeniden dönebilmek için şiddetli bir mücahedeye girmesi gerekiyordu. Herhangi bir nedenle ondan yüz çevirdiği bir anda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 bundan içine düştü. tehlikeli durumdan kurtulmasını sağlayacak bir çözüm yolu öğrenebilirdi. Araştırmaları sonuçsuz kaldı. Hayvanlar bir ömür boyu, geceli gündüzü, yalnızca yemek, içmek, çiftleşmek, ısınmak, silinlemek benzeri banzeri doğal istek ve gereksinimlerini gidermek için çalışıyorlardı. Bu durumun dışında kalan değişik bir amaç uğruna davranışta bulunan çalışan bir hayvan bulamadı. Gözlemlediği ve incelediği durumlardan anladı ki, Hayvanların mutlak varlığın bilincinden değildiler. Aralarında ne onu tanıyan, mitte müşahedesine özlem duyan vardı. Bu yoksullukları nedeniyle belli ki tümü yok olacak veya yokluğa benzer bir duruma geçeceklerdi. Hayvanların sonları hakkında ulaştığı yargının bitkiler içinde de öncelikle geçerli olacağı açıktı. Çünkü bitkilerin anlayışı hayvanların anlayışının ancak bir parçası olabilirdi. Anlayış bakımından Anlayış bakımından daha gelişmiş olan, zorunlu varlığı bilebilecek bir yetkinliğe ulaşmamışsa, anlayışı daha yetersiz olan bitkilerin o düzeye erişemeyeceği evvel anlaşılmış olurdu. Kaldı ki incelendiğinde bitkilerin bütün eylemlerinin beslenme ve büyüme ile sınırlı kaldığı görülüyordu. Hamli yaksın sorununa hayvan ve bitkilerden bir çözüm bulmaktan umut kesince göklere, yıldızlara baktı. Tüm belirli bir düzen içinde muntazam hareket ediyorlardı saydam ve aydınlıktılar. Üstelik bozulma ve değişmeye uğradıkları da görülmüyordu. birden birdenbire güçlü bir sezgiyle gök cisimlerinde zorunlu varlığı anlayacak cisim dışı bir şeyin varlığını anladı. Bu şey cisim olmadığı gibi cisme girmiş bir şey de değildi. Bana göre gök cisimlerinde cisimlikten adı bir varlık vardır. Nitik'in benzerleri olan insan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 insandan daha üstün ve hak sahibiydiler. Çünkü gök cisimleri zorunlu varlığı biliyor, sürekli ve edimsel müşahede içinde bulunuyorlardı. Gök cisimlerinde kendisini zaman zaman eden alıkoyan doğal engel ve ilişkilerin benzerleri yoktu. Hayk, gök cisimleriyle olan benzerliğinin ayrımına varınca, gök cisimlerine benzerliğini sağlayan onurlu varlığın hayvanlar arasında niçin yalnız kendisine özgü kılındığı üzerine düşündü. Nesneleri ilişkini önceden edindiği bilgileri yokladı. Nesnelerin dönüşümlerinden yola çıkarak vardığı sonuçları yeniden hatırladı. Nesneler hep bulundukları durum ve biçimde kalmıyorlardı. Sürekli bir oluş bozuluş içindeydiler. Çünkü yılın değil, bileşiktiler. Yapılarını birbirine karşı gelir oluşturuyor. İçlerinde katışıksız, saf bir nesne yok. Bozuluşa en zorlayanlar altın ve yakut gibi yılınlığa en yakın, bileşenlere en az olan cisimlerdi. Gök cisimleri ise yılın ve katışıksızdı.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 Bilesi nesneler yokluğa benzer bir durumda kalıyorlardı. Çok sayıda biçimin birleşmesinden oluşan cisimlerin eylem ve etkileri çok, canlılık yetenekleri güçlüydü. Eğer bu biçimler maddeye hiç ayrılmayacak şekilde girmişse, o maddede canlılık son derece güçlü, sürekli ve açıktı. Özde kalıda verilen madde tüm biçimlerden soyutlanmıştı. Bu yüzden de maddede hiçbir canlılık belirtisi yok, Yokluğa benzer bir durumdaydı. Cisimlikle tek bir biçimin birleşmesinden oluşan dört öge, yani toprak, su, ateş ve hava, oluş ve aşağı varlık derecesini oluşturuyor. Çok sayıda biçimi toplayan nesneler, ögelerin birleşmesinden oluşuyor. Yalnızca ögelerin birleşmesinden oluşan cisimler, nesneler içinde canlılık dereceleri en zayıf olanlardı. Ancak tek yönlü bir harekete sahiptiler. Bu tür nesnelerin canlılıklarının zayıf oluşu, bileşimlerindeki ögelerin farklı nitelikte, birbirinin biçimini değiştirme eğiliminde olmasından ileri geliyordu. Ögelerin savaşımından baskın çıkan ögenin niteliği diğer ögelerin etkinliğini kırıyor, güçlerini yok ediyordu. Birleşik baskın çıkan ögenin niteliğine bürünüyordu. Tek ögenin canlılık yeteneği az olduğu için dolu olarak canlılığı da az oluyordu. Bir tane kalıcı ve kararlı değildi. Bitkilerin canlılıkları bunlardan daha güçlü, hayvanların canlılıkları da bitkilerinden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 ögelerin hiçbirinin niteliğine benzemiyordu. Kabul edilen bir çam yeteneği etkileyecek, bozacak karşıt bir nitelikte bulunmuyordu. İşte bu ılımlılık nedeniyle birleşik canlılığa yetenek kazanıyordu. Ilımlılık arttıkça birleşik yetkinleşiyor, ögelerin nitelikleri arasındaki uyum, güç kazanıyordu. Nitelikler arasındaki çelişki tümüyle ortadan kalkıyor ve birleşiğin canlılığı daha muntazam oluyordu. Kalpte bulunan hayvan ruh toprak ve sudan daha ince, ateş ve havadan daha yoğundu. Bu nedenle bütün ilişkilerin en ılımlı olanıydı. Niteliği ödelerinin niteliklerinin bileşiminden oluşmuştu. Üyeleri arasında belirgin bir karşıtlık, çelişki yoktu. Bu nedenle canlılık biçimine alma, kabul etme yeteneğini kazanmıştı. Hayvansal ruh bu ılımlılık arttıkça daha mükemmelleşiyordu niteliği diğerinden birinin niteliğine eğilim göstermek ya da onları çelişkiye düşmek gibi tehlikelerden uzaklaşıyor, dolayısıyla canlılığı daha da güç kazanıyordu. Hay Bin Yaksan, ruhlar içinde en ılımlı olanının, olmuş ve bozulmuş dünyasındaki canlılığın en mükemmeline ulaştığını ve bu ruhun biçiminin bir karşıtı olmadığını ve biçimlerinin karşıtı olmayan gök cisimlerine benzeyen bu ruhun kendi hayvansal ruhu olduğunu anladı. Bu ruh, yükseklere doğru hareket eden ögelerle aşağıya doğru hareket eden ögelerin tam ortası bir niteliğe sahiptir. Hatta eğer bu ruh, yeryüzüyle ateşin yükselileceği son nokta arasındaki mesafenin tam ortasına konulabilse, bozuluşa uğramadığı sürece orada kalır, ne yukarıya çıkmak ne de aşağıya inmek ister. Eğer belirli bir mekan üzerinde hareket ederse merkez çevresinde, yerinde hareket ederse kendi ekseni çevresinde döner, küre biçimine alır. Onun için bunun dışında her şey mümkün değildir. Bu nedenle bu ruhun gök cisimlerine benzerliği son derece güçlüdür. Hay Yatsan, üzerlerinde yaptığı gözlem ve incelemeler sonunda hayvanların zorunlu varlığın bilincinde olduklarını gösteren bir belirti bulamamıştı. Yalnız kendisiydi. Bu varlığın bilincinde olan. Demek ki, gök cisimlerine benzeyen ve ılımlı ruhu barındıran tek canlı kendisiydi. Öyleyse, hayvanlardan farklı bir türün temsilcisi olmalıydı. Kendisi diğer hayvanların yaratılış amacından farklı bir amaç için yaratılmıştı. Çünkü hiçbir hayvan türünün yükümlülüğü kılınmadığı yüce görevlerin yükümlülüğünü taşıyordu. Varlığını tamamlayan iki parçadan beden ve hayvansal ruh, güzel olanı bütün nesneler içinde oluş ve bozuluş dünyasının dışında eksik olan gök cisimlerine en çok benzeyine, yani hayvansal değil. Varlığını tamamlayan bu iki parçadan da üstün olan ise kuşkusuz zorunlu varlığın bilincine varan, onu tanıyan tanrısal em, yani ruhtu. Bu onurların en büyüğüydü. Ruh başkalarını kabul etmez, bozuluşa uğramaz, cisimlerin nitelikleriyle nitelenemez, hiçbir duyu ile algılanamaz, hayal edilemez. Varlığının bilgisine kendisinden başka hiçbir araçla ulaşılamaz. Ona ulaşmak yine ancak kendisiyle mümkündür. Bilen de o, bilinen de o, bilgi de odur. Bilgin de, bilim de, bilinen de odur. Aralarında bir ayrılık, aykırılık yoktur. Çünkü ayrılık, aykırılık yalnız cisimlere özgü durumlardır. Oysa ruh evreninde ne cisim, ne cisimsel nitelikler ne de ilişkin bir şey vardır. Eylemin 3 aşaması Hay yaksan, hayvanlar arasında gök cisimlerine yalnız kendisine benzer kılan, medeni anlayınca bütün gücüyle gök cisimlerine yönelmenin, onlara benzemeye çalışmanın zorunlu olduğu gerçeğini anladı. Hayv, yine kendisine zorunlu varlığı bilen onurlu parçası, ruhu nedeniyle zorunlu varlıkla da az çok benzeştiğini gördü. Çünkü varlık cisimsel niteliklerden nasıl arı ve yüce ise kendisinin gerçekliğini oluşturan parçası olan ruhu da cisimsel niteliklerinden öylesine arı ve yüceydi. Öylese mümkün olabilecek tüm yönlerden sorunu varlığın niteliklerini kazanmaya çalışmalıydı. Onun ahlakıyla ahlaklanmalı, eylemlerine boyun eğmeli, istemine karşı çıkmamalı, bütün işlerini ona ısmarlamalıydı. Bundan dolayı gövdesi incinecek, zarara uğrayacak, Hatta bütünüyle yok olacak olsa bile hakkındaki her yargısına bütün kalbiyle ve sevinç duyarak razı olmalıydı. Hayvanlarla da aralarında bir ortaklık benzerlik vardı. Kendisini oluşturan diğer parça oluş ve bozul evrenine dünyaya aitti. Karanlık ve yoğun gövdesini oluşturan bu aşağılık parça kendisinin yeme, içme ve benzerleri gibi diğer hayvanlarla olacak davranışlara zorluyordu. Kuşkusuz birinin yaratılışı bütün saçma ve anlamsızla ilgili. Rokla birleştirilmesi amaçsız ve gereksiz olamazdı. Öyleyse ilgisini kesmeyerek gölgesini kollamak, durumunu olabildiğince düzeltmeye çalışmak zorundaydı. Onu kollamakta ancak diğer hayvanların davranışlarına benzer davranışlarda bulunmakla da mümkün olabilirdi. Bu üç tür benzerlik, üç amaç yönünde zorunlu eylemle reikonu kılıyordu kendisine. Hayvanlara benzerliğin gerektirdiği eylemler, gök cisimlerine benzerliğin gerektirdiği eylemler, zorunlu varlığa benzerliğin gerektirdiği eylemler. Birinci benzerlik ve gerektirdiği eylemler zorunludur. Çünkü dünyasal bir bedeni vardır. Farklı görevleri olan organları ve çok değişik güçleri barındıran bedeninde türlü türlü gereksinimleri vardır. İkinci benzerlik ve gerektirdiği eylemler de zorunludur kalbinde barındırdığı hayvansal ruhu, bu zorunlu kılmaktadır. Kalp ise bedenin ve tüm bedensel güçlerin kaynağı ilkesidir. Üçüncü pazarlık gerektirdiği eylemler ise, o, budur, gerçeği nedeniyle zorunludur. Çünkü kendi gerçekliği, zorunlu varlığı bilen zattan oluşmaktadır. Daha önce sıkıntılardan kurtularak mutluluğa ulaşmasının zorunlu varlığı, bir göz kapışı kadar bile gafil olmayacak biçimde, Sürekli müşahede etmeye bağlı olduğunu anlaması da bununla mümkün olmuştu. Hayvanlara benzerliğin gerektirdiği eylemler müşahede durumuna bir katkıda bulunamaz. Tersine eylemler insanı müşahededen alıkoyar, ne engeller çıkarır. Çünkü bu benzerlik duyumsal işlerle uğraşmaya gerekli kılmaktadır. Bedensel ve dünyasal bütün işler, eylemler ise müşahideye yoluna girilmiş engellerdir. Bidensiz dilemler göç cisimlerine benzemesine neden olan hayvansal ruhunu isterleri açısından kaçınılmazdır. İlemler müşahideyi engellemesi bakımından zararlı olmakla birlikte canın korunması ve sürdürülmesi zorunluluğu açısından gerekli ve yararlıdır. Göç cisimlerine benzerlik tam anlamıyla gerçekleştirdiği zaman müşahide yolunda önemli aşamalar yapılır. Fakat bu müşahide katıksız bir müşahide değildir. Çünkü müşahideye bu yolu erenler kendi zatlarına da ilgi ve eğilim içindedirler. Üçüncü kazallık ile katıksız bir müşahede, katıksız bir kendinden geçmeye ulaşılır. Bu müşahide de yalnızca zorunlu varlık görülür. Ondan başkasına ilgi ve en ölüm söz konusu olamaz. Bu yolla müşahede erenlerin kendi zatları gitmiş yok olmuştur. Gerçek ve zorunlu olan tek zat dışında tüm varlıklar yokluğa dönülmüşlerdir. Halin son amacının bu üçüncü benzerlik olması gerektiğini anladı. Ne ki bu benzerlik ancak ikinci benzerlik durumunda uzun bir süre çalıştıktan ve hazırlıktan sonra gerçekleşebilirdi. İkinci benzerlikte geçireceği hazırlık dönemi de birinci benzerlik nedeniyle mümkün olabilirdi. Gerçekleşmenin yöntemi Halin yapısının gerektirdiği eylemleri nasıl gerçekleştireceğini araştırmaya, düşünmeye başladığı, ulaştığı kuramsal sonuçlardan sonra Hayvanların hayvanlara benzerliğinin yardımının zatına değil, doğasına olduğunu biliyordu. Ne ki zatların ilerlemesini de bu benzerlik hiç kaçınılmazdı. Bu nedenle hayvanlara benzerliğin gereklerini en alt düzeyde yerine getirmeye zorlamalıydı kendini. Bu düzeyin ölçüsü, canım varlığını daha azıyla sürdüremeyeceği yeterlilik miktarı olmalıydı. Canın varlığını sürdürebilmesi için iki zorunlu iki şey vardı. İlk sorumluluk hayvansal ruhun gücünü korumak üzere beden içinde tükenen besinlerin yerine yenisini almak. İkinci zorunluluk da canı soğuk, sıcak, yağmur, güneş, yırtıcı hayvanlar gibi dış etken ve tehlikelere karşı korumaktı. Zorunun gereksinlerini belirleyeceği bir düzen içinde karşılamalıydı. Yoksa aşırı gidebilir, yeterli ölçüsünün üzerine çıkabilirdi. Bu, farkında olmadan kendi aleyhine çalışması demek olurdu. Söz konusu belirlemeyi şu üç şeyde yapmalıydı. Bir, neleri yemeliydi? 2 ne kadar yemeliydi? Üç, iki yemek arasındaki zaman ne kadar olmalıydı? Yiyebileceği maddeler üzerinde düşündü. İsim maddelerine üstünü ayırmak mümkündü. Bir, henüz kocamamış bitkiler. Bunlar yenilebilecek nitelikte yaş bitkilerdi. İki, türlerinin devamının tohumlarıyla sağlayan bitkilerin yaş ya da kur meyveleri. 3. Yenilebilecek nitelikteki karı ve Bütün çeşitleriyle besinler hiç kuşkusuz ve mutluluğu kendisine yakınlıkta gördüğü, olanca gücüyle benzemeye çalıştığı zorunlu varlığın eyleminin ürünü eseriydi. Bu nedenle onları yemek yetkinleşmelerini, yaratılış amaçlarına ulaşmalarını engellemek olacaktı. Dolayısıyla onları yemesi onların öznesine zorunlu varlığa karşı koymaktan isyandan başka bir anlam taşımazdı. Bu da gerçekleştirmek istediği, benzeşim ve ulaşmak istediği yakınlık amacıyla çelişkiye düşmek demektir. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak hay, bu roğlanın, olabilirse yemekten büsbütün uzak kalmak olduğunu düşündü. Fakat buna güç yetiremezdi Çünkü yemek yemeği büsbütün bırakırsa, kendi cismi telef olurdu. Bu ise özneye birinciden daha şiddetli, daha büyük bir isyan olurdu. Çünkü kendi cismi, yiyeceği maddelerin cisimlerinden daha üstün, daha onurluydu ve onları yiyerek daha üstün olanın yaşamasını sağlıyordu. Bu bakımdan kendi cisminin bozuluşu ile diğer nesnelerin bozuluşu sonucunu doğuracak bu iki zorlu durumdan daha zararsızını seçmek, dolayısıyla iki karşı koyuştan daha ayıp olan nesnelerin tarafına katlanmak gerekiyordu. Ve önce besin maddelerinin hangilerinin daha kolay elde edilebileceğini tespit etmeli, sonra alacağı miktarı belirlemeliydi. Eğer tünü kolaylıkla bulunuyor elde edilebiliyorsa o zaman ihtiyatlı davranarak yaratıcının eylemine en az karşı çıkış sayılacak olanını seçmek gerekirdi. Buna göre en doğrusu türünün devamını sağlayan çekirdeği olan meyveleri seçmek. Yalnız bir koşu var. Çekirdekleri yememeli, bozmamalı, taşlık ve çorak alanları atarak telef etmemeliydi. Buna göre amacına en uygun olan yiyecekler Elma, armut, erik gibi etli ve besleyici meyvelerdi. Bunları bulamazsa o zaman ceviz ve badem gibi içiyle beslenilebilecek yemişlerden ya da diğer meyvelerden iyice olgunlaşmış olanları yiyebilirdi. Bu meyveler içinden de en bol ve çoğalma niteliği en güçlü olanına öncelik vermeliydi. Eğer bitkilerden yemek zorunda kalırsa bitkileri kökünden koparmamaya, varsa tohumlarını tenefretmemeye özen göstermeliydi. Yeterli meyve ve sebze bulamazsa o zaman hayvanlardan ya da yumurtalarından yararlanabilirdi. Bunda da sayısı en çok olanı seçmek, türün tükenmesine neden olmamak koşuluna bağlı kalmalıydı. Ben yiyeceklerin seçimi konusundaki ilkelerini böylece belirledikten sonra yemesi gereken miktarı düşündü. Alacağı besin açlığın bedeninde neden olduğu boşluğu dolduracak şekilde olmalıydı. Bu ölçüyü kesinlikle aşmamalıydı. İki yemek arasındaki süreyi de şöyle belirledi. Ayakta durmasını sağlayacak kadar yedikten sonra göç cisimlerine benzeyebilmek için yerine getirmek zorunda oldu. Ayrıntıları ileride verilecek görevlerden herhangi birini yapamayacak güçsüzleşinceye kadar ikinci kez yemek yememeliydi. Canın varlığını sürdürmek için gerekli olan ikinci iş yani onu dış etki ve tehlikelerden koruyacak, çeşitli eziyetlerden uzak tutacak önlemleri almak için çok kolaydı. Zaten hayvan derilerinden yaptığı giysiler giyiyor, kendisini dış etken ve tehlikelerden koruyan bir barınak bulmuyordu. Bu kadarı yeterli, daha fazlasıyla uğraşması gereksizdi. Hay beslenmesi konusunda sapladığı ilke ve ölçülere uyum sağladıktan sonra gök cisimlerine benzer eylemleri gerçekleştirmenin yollarını araştırmaya, düşünmeye başladı. Gök cisimlerine nasıl benzeyebilir, onların niteliklerini, özelliklerini nasıl kazanabilir? Bu konuda bir kararla varabilmek için öncelikle gök cisimlerini gözlemlemesi gerekiyordu. Gök cisimlerinde üç tür nitelik gözleniyordu. Birincisi, kendilerinin altında bulunan oluş ve bozuluş dünyası ile ilişkilerinde kendini gösteren niteliklerdi. Bunlar, oluş ve bozuluş dünyasına etkileyerek ısıtmak, soğutmak, aydınlatmak, saydamlık ya da yoğunluk vermek gibi nesneleri varlığı sorunu, Öz taşan taşıyan biçimleri kabulüye yetenekli duruma getiren niteliklerdi. İkincisi, saydamlık, parlaklık, kir ve bulanıklıktan uzaklık, kendi eksen çevresinde ya da bir başkasının çevresinde dairesel biçimde hareket etmek gibi gök cisimlerinin kendilerine özgü niteliklerdi. Gök cisimlerinde gözlenen üçüncü tür nitelik ise zorunlu varlıklı olan bağlantılarından kaynaklanan niteliklerdi. Zorunlu varlığı sürekli müşahede etmek, ondan yüz çevirmemek, ona olağanüstü bir tutkuyla bağlanmak, bütün buyruklarına boyun eğmek ve yalnız onun istemi doğrultusunda hareket etmek gibi. Bütün o niteliklerinde gök cisimlerine benzemek için çalışmaya başladı. Gök cisimlerinin oluş ve bozuluş dünyasıyla ilişkilerinden ortaya çıkan niteliklerini kazanmak amacıyla kendisini kendinden aşağıya yaratıkların hizmetine adadı. Bitki ve hayvanların gereksinimlerini karşılamayı, karşılaştıkları sorunları çözümlemeyi, her durumda onlara yardımcı olmayı bir görev saydı kendisine. Söz bir engel nedeniyle güneş ışıklarından yoksun kalmış bir bitki mi gördü? Hemen koşuyor, engeli kaldırıyor, bitkiyi güneş ışığına kavuşturuyordu. Yabancı bitkiler tarafından kuşatılmış, hayatı tehlikeye girmiş bir bitki bile kaçmıyordu hayır gözünden. Hemen boğulmak üzere olan bitkiyle diğerlerinin arasına ayırıyor, çevresini açıyordu. Sudan uzak kalmış, ölür susamış bir mi gördü. Onu suya kavuşturana kadar hiç duymadan çalışıyordu. Yabani bir hayvanın pençeleri arasında son soluklarını almakta olan zavallı bir yavru, hayın müdahalesiyle canını kurtarıyor, yaşamının sevincini yeniden duyuyordu. Herhangi bir yerine bir şey batmış, bir çalıya takılmış, gözüne ya da kulağına bir şey kaçmış acıyla inleyen kıvranan hayvanlar, hayı yanı başlarında buluyorlardı. Kayın sevecen elleri yaralarını sarıyor, acılarını dindiriyordu. Hiç sevimli derecek bir ırmak da yardıma gereksinimi duyabilirdi. İçine yuvarlanan bir kayanın akışına engellediği bir dere, toprağın kayarak önünü kapattığı, yönünü çevirdiği bir ırmak, kayın çalışmaları sonucu kendilerine alışmış, bekleyip duran bitki ve hayvanlara doğru olağan akışını sürdürüyordu. Ay, bitkin hayvanlara yönelik ilgi ve etkinliklerinin kendisi için doğal bir nitelik durumuna gelinceye kadar büyük bir titizlikle eğilimini sürdürdü. Arkasından gök cisimlerinin kendilerine özgü niteliklerini kazanmasını yollarını araştırdı. Bunun için en çok temizliğe önem vermesi gerekiyordu. Kendisini, giysilerini ve görüntesini temizlemek ve güzelleştirmekle yükümlü kıldı. Sık sık yıkanmaya başladı. Dişlerini, tırnaklarına ve gövdesinin en çok kir toplayan diğer yerlerini temiz tutmaya özen gösterdi. Çiçeklerden ve otlardan güzel kokular elde ederek bunları kullandı. Giysilerini olabildiğince temiz tutmaya ve güzelleştirmeye çalıştı. Hayr bir yandan kendini temizler, güzelleştirmeye çalışırken bir yandan da gök cisimlerininine benzer dairesel hareketler yapıyordu. Kim zaman adanın çevresinde dönüyor, kim zaman ormanın ya da bir tepenin çevresinde dönüyordu. Yürüyerek ya da koşarak. İngilizce yoğun bir çaba harcıyordu ki özellikle kendi çevresinde dönerken düşüp bayıldığı bile oluyordu. Gökçe sindirine üçüncü tür niteliklerine benzemek için de duyulur. Dünyadan bütün ilgisini keserek sürekli sorunlu varlığı düşünüyordu. Gözlerini yumuyor, çıkıyor hayale kapılmaktan kaçınıyordu. Düşüncesini daha iyi yo yoğunlaştırabilmek için. Bütün çabası yalnız onu düşünebilmek ona hiçbir şeyi ortak etmemek içindi. Hay giderek düşünme eylemini dairesel hareketleriyle desteklemeye güçlendirmeye başladı. Hareket sırasında bedensel güçleri zayıflıyor, etkinliğini iyice yitiriyordu. Bu çalışmaları sonunda öyle bir noktaya geldi ki dönme eylemi şiddetlendikçe duyulur dünya tümüyle kayboluyordu. Bedensel araçlar gereksenen hayal ve diğer güçleri gevşiyor, cisimden arınmış eylemleri güç kazanıyordu. Hatta kim zaman düşüncesi dünyasal olanlarla karışmaktan kurtularak öylesine saklaşıyordu ki bununla sorumlu varlığı müşahede ediyordu. Fakat bu müşahede durumu uzun sürmüyor, cisimsel güçler bastırarak durumunu bozuyor, bunu aşağıların aşağısı olan eski durumuna çeviriyorlardı. Bu üzerine hayk bedensel güçlerine dönüyor, eğer bunlar kendi çalışmalarından alıkoyacaklarla güçsüzleşirse daha önce belirlediği ilkeler doğrultusunda besin alıyordu. İterli güce ulaştıktan sonra da açıklanan biçimde gök cisimlerine benzemek üzere çalışmalarına inanlaşıyordu. Düşüncesini cisim ve cisimlik kuşkularından arındırma gücünü kazandığı zamanlarda kendisinde tanrısal niteliklerle donanan kimselere özgür bir takım durumlar belirerek kendisini bu makama çağırıyordu. Hay böylesi zamanlarda zorunlu varlığın niteliklerini kavramaya çalışıyordu. Hay bu edinlerine başlamazdan önce Bilimsel araştırmaları sırasında zorunlu varlığın niteliklerinin ikiye ayrıldığı sonucuna ulaşmıştı. Bunlardan birincisi olumlu nitelik, niteliklerdi. Bilim, güç ve hikmet gibi. İkincisi ise olumsuz zaman niteliklerdi. Cisimlik ve cisimliğe özgü olanla bunlarla isterse çok uzaktan olsun ilgi ve bağlantısı olan her şeyden arınmış olması gibi. Zorunlu varlığı olumlu niteliklerinde de cisimsel niteliklerden soyutlamak temel koşuldur. Çünkü zorunlu varlık olumlu niteliklerin nedeniyle çokluğu kabul etmiş sayılamaz. Çokluğu kabul etme şöyle dursun, olumlu niteliklerin tümü zorunlu zaten gerçekliği demek olan tek bir anlama döner. Hayır, iki bölüme ayrılan bu niteliklerin her birinde zorunlu varlığa nasıl benzeyebileceğini araştırdı. Olumlu niteliklerin zorunlu varlığın gerçekliği dışında bir gerçekliği yoktu. Çünkü böyle bir durum çokluğu gerekli kılardı. Çokluk ise cisimlere özgü bir nitelikti. Buna göre zorunlu varlığın özünü bilmesi bir bilen bilinen ikiliği çıkarmazdı ote Tersine özü, özünün bilmesinin aynısı, özünü bilmesi özünün aynısıydı. Öyleyse niteliklerin ayrı ayrı kazanılması olanaksızdı. Nitelikler öze ilişkin ve özünün aynısı olduğuna göre onları donanmak ancak zorunlu varlıkla özdeşleşmeye bağlı bir durumdu. Hay'ın zorunlu varlıkla özdeşleşmesi ancak bilgi yoluyla mümkündü. Hay zorunlu varlığı bilebilirse ulaştığı bilgi zorunlu zattan farklı bir gerçeklik anlamı taşıyamaz. Onun aynısı olurdu. Bu nedenle onun niteliklerinde zorunlu varlığa benzemek hiçbir cisimsel nitelikte karşılaştırmaksızın onu bilmek demekti. Anlatılamayan arımlarından sonra aynı yaklaşımla kendini ele aldı. Olumsuzlanan niteliklerin tümü zorunlu varlığı cisimlikten soyutlamaya yönelikti. Bu nedenle tüm cisimsel niteliklerden kendini arındırmaya çalıştı. Zaten gök cisimlerine benzemek için yaptığı çalışmalar, uyguladığı çileci yöntemler sonucu cisimsel niteliklerin çoğundan arınmıştı. Fakat yine de bir kalıntı vardı üzerinde. Sürdürdüğü dairesel hareketler, bitki ve hayvanlara ilişkin şeyleri önemsemesi, onlara acıması, onları yetkinliğe ulaşmaktan alıkoyan engelleri ortadan kaldırmak için çaba harcaması bunların engelleyici olanlarıydı. Bütün bunlar da eninde sonunda cisimlere özgü niteliklerdi. Çünkü bunları cisimsel güçleriyle görüyor, cisimsel güçleriyle çaba harcıyor uğraşıyordu. Söz konusu ilgi ve eylemlerin tümünü terk tekti. Çünkü bu ilgi ve eylemler büyük bir istekle koştu, ulaşmak için çalıştı, üçüncü benzerlik durumuna yakışacak şeyler değildi. Mırnağ'ın en kuytu köşesine çekildi. Adeta kendini hapseyledi oraya. Gözlerini sımsıkı kapattı. Ciddiyimsel güçlerden yüz çevirdi. Duyulur dünya ile olan bağlarını kesti. Düşünce ve çabasını sorunlu varlığa yöneltti. Hayaline gelen diğer tüm şeyleri anında kovarak düşüncesini yalnız ona özgü kıldı. Hay artık yalnızca düşünüyordu. Bunu bir yaşama biçimi durumuna getirmiş ve bu yaşam içinde kendini benliğine yani itiyor, arındırıyordu. Hay bu yoğun yaşama zamanla öylesine alıştı ki günlerce hiçbir şey yemediği, yerinden hiç kımıldamadığı oluyordu. Düşünürken kendi özünü dışındaki tüm varlıklar siliniyor, kayboluyordu. Fakat kendi özü henüz zorunlu ve gerçek varlık olan saatın müşahedesine daldığı zamanlarda yok olmuyordu. Bu kötü bir durumdu. Çünkü katıksız müşahedeye diğer bir şeyi karıştırmanın görüş ve düşüncedeki şirk geldiğini biliyordu. Hayd şirkten kurtulana hem kendisi hem de diğer gökler ve içerdikleri şeyler, ruhsal biçimler ve zorunlu varlığı bilen, tüm özel düşüncesinden tüm ele silinip kadar Tanrı'yı katıksız müşahedeye ulaşmak için çalışmasını sürdürdü. Sonunda diğer varlıklar da kendi özü de kayboldu. Tümüyle yok oldu. Zorunlu ve gerçek varlığın kendinden başka bir gerçeklik taşımayan sözüyle ''Bugün mülk kimindir? Tek ve her şeyi gücü yeten Tanrı'ndır.'' diye haber kırarak yokluğa erdi. Yaksan bu aşamaya ulaştıktan sonra zorunlu ve tek olan Zahat'ın çaresini duydu. Kelamını anladı. Konuşmaması, konuşmanın ne olduğunu bilmemesi bu tek varlığın kelamını anlamasını engelleyemedi. Bu durum içinde kendini itirdi, daldı boğuldu. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kalpten geçmeyen şeyleri gördü ve tattı. Bir uyarı. Sıkın hiç kimsenin kalbinden geçmeyen bu durumu tanımlama, niteleme sevdasına kapılma. Düşün ki insanın kalbine gelen şeylerin bile birçoğunu tanımlamak nitelemek mümkün olmuyor. Böyleyken kalpten geçmesi mümkün olmayan kalbin bulunduğu dünyanın dışında ve bu dünyada bulunanların eşi ve benzeri olmadığı şeyleri tanımlamak nasıl mümkün olabilir? Kalp sözcüğü ile ne kalbin ve de içinde barındırdığı hayvansal ruhu anlatmak istiyorum. Anlatmak istediğim, sahip olduğu güçler aracılığı ile insana taşan tanrısal ruhun özel biçimidir. Bu özel biçimlerin her birine kalp adı verilir. Hiç kimse ayın aşamasında müşahede ettiği şeyleri hatırlayamaz. Bu nedenle o durumu sözle açıklamaya çalışan kimse saçmayla uğraşmış olur. Söz gelimi renklerin tadını anlamak isteyen, siyahın tatlı mı yoksa ekşim olduğunu anlamak isteyen kimsenin düştüğü gülünç duruma benzer. Bununla birlikte seni ulaştığı aşamada müşahede ettiği görünmemiş, olağanüstü şeylerden büsbütünü yoksun bırakmayacağız. Ne ki, müşahede makamında görülen şeyleri gereği gibi anlamanın, ancak oraya ulaşmakla mümkün olabileceğini gözden ırak gerekir. Sana hayır müşahede ettiklerini, buradan gerçeklerin kapısını çalarak değil, dolayın olarak gösterecek bir takım göstergelerle, örnekleme yöntemiyle anlatmaya çalışacağım. Bu de şimdi işaret edeceğim şeyleri kalp kolayla dinle. o gözüyle görmeye çalış. Belki bunlar da seni doğru yola götürecek bir kılavuz bulursun. Yalnız bir şartım var. Şimdilik bu sayfalara aktardığım kadarından daha fazla açıklama isteneceksin ben de. Çünkü meydan çok dar, dile getirilemeyecek gerçeklere sözcüklerle tahakküm etmeye kalkışmak tehlikelidir. Hayvin yaksan müşahede ettiği şeyleri kendinden ve varlıklardan fena bulduğu, varlıkta diri, kendiliğinden var olan, birden başka bir şey görmediği zaman müşahede etti. Daha sonra sarhoşluğa benzer bir müşahede durumundan ayrılarak, Zorunlu varlık dışında kalanları gördü, düşünebildiği olan durumuna döndü. Olan durumundayken kalbine şunlar doldu. Kendine özgü öz, gerçek varlığın özünden ayrı bir gerçeklik taşımamaktadır. Özünün gerçekliği Tanrı'nın özüdür. Daha önceleri Tanrı'nın özünden ayrı bir ve saat kendine özgü bir öz sandığı şeyin ayrı bir gerçekliği yoktu. Varlıkta yalnız Tanrı'nın özü vardı ve başka hiçbir şey yoktu. Başka cisimlerin varlığı yoğun cisimlerde yansıyan ve ilk bakışta cisimlerden çıktığı sanılan güneş ışıkları gibidir. Işıklar yansıdığı cisimlerden çıkıyor gibi görünürlerse de gerçekte güneşin ışıklarından başka bir şey değillerdir. Cisim ortadan kalktığında ışığı da yok olur. Bu güneşin ışıkları hep aynı durumda kalmaktadır. Ne cisimlerin varlığı nedeniyle azalmakta ne de cisimlerin yokluğu durumunda çoğalmaktadır. Bu düşünce ayın Tanrı özünün çokluğu kabul etmediği ve özüne ilişkin bilgisini, özünün aynısı olduğu yolundaki ancak çıkarımlarıyla çakışıyordu. Bu tanı yola çıkarak şu sonuçlara ulaştı. Kim kendi özüne ilişkin bir bilgi ulaşırsa ulaştığı bilgi özüyle aynı olur. Kendine özün, kendi özüne ilişkin bilgisi özünün varlığında gerçeklik kazanmasıdır aynı zamanda. Çünkü özün varlığının bilinmesi... Ancak yine kendisiyle mümkündür. Bir başka şeyin özünü bilmekte de rösel özleşiği gerekli kılar. Öyleyse daha önce çok sandığı soyut ve Tanrı'yı bilen özler bilgileri nedeniyle gerçekte aynı şeydirler. Tanrı hayı acımasıyla korumasa, yol göstermesiyle gerçeğe erdirmesiydi. bu konudaki kuşku cisimlerin karanlığı ile duyulur dünyanın bulanıklığından kaynaklanmaktadır. Az, çok, bir, birlik, toplamak, toplanmak, ayrılmak hep cisimlerin nitelikleridir. Oysa şanlığın yüce ve gerçek sıfatı bilen, maddeden yüce ve aşkın özler için ne bir ne de çok denilebilir. Çünkü çokluk sözcüğü, özlerin birbirinden ayrı oluşlarını, birlik sözcüğü ise birbirlerinden ayrı özlerin birleşmelerini dile getirir. Her iki durumda ancak duyulur dünya içinde bir anlam taşır. Madde üstü evrende ise tüm anlamını yitirir. Gerçekten de sözcükler bu aşamada yetersiz kalmaktadır. Çünkü maddeden ayrılmış olan bu sözleri şimdi olduğu gibi çokluk takısıyla anlatsak onlarda gerçekten çokluk bulunduğu sanısı uyanır. Eğer sözcüğü tekil biçimde kullanırsak birleşme yolgasına düşürür. O bu özler için birleşme olası değildir. Buna öyle geliyor ki yarısı gibi güneş ışığını karanlık verenler cinnet zincirlerinde çırpınanlar Araştırmalarında öylesine ileri gittin ki akıl sahiplerinin yolundan saptın. Aklın yasalarını düz bütün yaban attın. Çünkü aklın yasaları nesnenin ya bir ya da çok olmasını gerektirir diye saldıracaklardır bana. Nesneyen, neyenler hadlerini bilsinler. Keskin dillerini tutsunlar ve kendilerini suçlasınlar. İçinde bulundukları değersiz, aşağılık duyulur dünyadan aybinin yaksan gibi ders alarak gerçeğe ulaşsınlar. Hayda önceleri duyulur dünyayı bir bakış açısıyla sınırsız bir çokluk içinde başka bir bakış açısından da bir görmüştü. Gerçekte çok muydu, bir miydi? Uzun süre ikincin içinde kalmış, kesin bir yargıya ulaşmamıştı. Sonra anladı ki birlik ve çokluğun kaynağı duyulur dünyadır. Birlik ve çokluk bu dünya için bir anlam taşır. Ayrılmak, birleşmek, yerleşmek, başkalaşmak gibi nitelikler yalnız bu dünya için geçerlidir. Tanrısal evrende ne tüm ne de parça sözcükleri bir şey ifade eder. Tanrısal evrene ilişkin bir iş, bir şey hakkında bilinen sözcüklerle konuşmak gerçek sonuçlara götürür insanı. Tanrısal evreni ancak gören bilebilir. Oranın gerçekliği yalnız oraya ulaşanlar tarafından anlaşılabilir. Beni akıl sahiplerinin yolundan sapmak, aklı yasalığını yabana atmakla suçlayanlara hak veriyor ve onları akılları ve akıl sahipleriyle baş başa bırakıyorum. Çünkü onların akıl dedikleri şey, duyulur dünyayı araştıran, inceleyen ve onlardan genel, genel kurallar çıkaran düşünme gücünden başka bir şey değildir. Akıl sahipleri dedikleri de duyulur varlıklardan kendilerini özgü düşünme yöntemiyle çıkarımlarda bulunan kimselerdir. Bizim tartıştığımız konu söylenenlerin çok üstündedir. Duyulur dünya bu dünyaya ilişkin genellemeler dışında bir şey takınamayan kimseler bu konularda ilgilenmesinler. Kulaklarını simsıkı kapatsınlar ve yalnız dünya hayatının dış yüzünü bilen, iç yüzünden, öte dünya bilgisinden habersiz olan süreye katılsınlar. Eğer tanrı bilime özgü işaretler ve örtük anlatımla yitilir, söyleyeceklerinizi alışılmış anlamları doğrultusunda algılamazsanız, Hay'ın arınmış kimseleri özgü makamda gördüğü şeylerden bir bölümünü eski bilgilerinize katabilirsiniz. Hay'ın Hay, katıksız kendinden geçme ve tam yok ile gerçekliğe ulaştıktan sonra ötesinde hiçbir cisim bulunmayan en yüce gök katında maddeden arınmış bir öz gördü. Bu öz gerçek bir, bir olan zaten kendisi olmadığı gibi göğün kendisi de değildi. Fakat başka bir şey de değildi. Şöyle de anlatabiliriz bunu. Güneş, güneşin karşısına kurulmuş bir ayna ve güneşin aynada görünen suretinin düş. Aynada görülen suret nedir? Güneş mi? Ayna mı? Tümüyle başka bir şey mi? Hiçbiri değil. Hay, en yüce gök arınmış yüzünde öyle bir yetkinlik, öyle bir değer, öyle bir güzellik gördü ki sözcüklerle dile getirilemez. O bilesine aşkın ve ince iyiydi ki ona ses ve harf giysisi giydirilmesi mümkün değildi. En yüce gök katının aşkın özü, yüce ve ulu gerçeğin özünü müşahede ediyordu. Şiddetli bir istek, sevinç, coşku ve zevk içindeydi. Hay sonra en yüce gök katının altındaki sabit yıldızlar katında da maddeden aşkın bir öz gördü. Bu özde ne gerçek bildiğin özü, ve en yüce gök katının aşkın özü, ve bu gök katının kendisi neden? Bunlar dışında kalan başka bir şeydi. Yine aynı örneğe başvurarak şöyle diyebiliriz. Bu öz, güneşin karşısındaki aynadan bir başka aynaya yansıyan sureti gibidir. Hay bu özde de, önceki özde gördüğün nitelikleri, dil ve güzelliği, sevgi ve coşkuyu gördü. Hay, sabit yıldızlar katının altındaki zuhal katı içinde maddeden arınmış ve ne gördüğü önceki özlerin aynısı, ne de onlardan başkası olan bir öz müşahede Güneşin karşısındaki aynadan bir başka aynaya ve ondan da bir diğer aynaya yansıyan sureti gibi. Bu özde önceki özlerin niteliklerini taşıyordu. Ay, gök katlarının düzeni üzerine güneşe karşı düzenlenmiş aynalardan, aynadan aynaya yansıyarak görülen güneşin sureti gibi, her gök katı için maddeden arınmış ve kendisinden önceki özlerin ne aynısı ne de başkası olan bir öz gördü. Bu her birinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir Kur'an duymadığı, hiçbir insanın tatmadığı bir tat, bir sininç, bir güzellik ve değer müşahede etti. Halbiyyaksan yukarıdan aşağıya doğru bütün grup katlarını müşahede ederek bütün parçalarıyla ay katı içinde bulunan buluş ve bozuluş dünyasına kadar geldi. Bu dünya içinde maddeden soyutlanmış ve gördüğü önceki üzerine ne aynısı ne de başkası olan bir öz gördü. Bu özün bin yüzü, her yüzde 70 bin ağzı, her ağızda yetmiş bin dili vardı. Bu dillerin tümle gerçek olan zatı anıyor, ululuyor, kusuyordu. Hem de en küçük bir usanç bezginlik göstermedi. Çok halde çok olduğu düştüğü bu özde de önceliklerde gördüğü tüm niteliklere aynen gördüm. Oluş ve dünyasına özlü olan bu öz, çalkalanan bir suda görülen güneşin sureti gibiydi. Bu suret yukarıdan aşağıya doğru sıralanan aynalar düzeni içinde güneşin karşısındaki ilk aynadan başlayan yansımanın sona erdiği son aynadan suya yansıması gibiydi. Bütün bu müşahide ve tecellilerden sonra Hayd kendisi içinde bir öz müşahide etti. Eğer oluş ve bozuluş dünyasına özgü 70 bin özüm özün parçalanması mümkün olsaydı bu özün onun parçalarından bir olduğu söylenebilirdi. Eğer kendi özü sonradan var olmasaydı oluş bozuluş dünyasına özgü özün aynısı ve eğer hayın sonradan olma bedenine özgü olmasaydı yaratılmamış başlangıçsız olduğu düşünebilirdi. Bu aşamada hay var olduktan sonra yok olmuş cisimlerle kendisiyle birlikte var ola gelen ister çok ister tümü bir sayısın sonsuz sayıdaki bütün cisimler için kendi özü gibi birçok özmüş müşahede etti. Hem kendi özü için hem de kendi düzeyindeki özler için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşenin kalbinden geçmeyen, hiçbir metiliğin yitilemeyeceği ve bu yaşa ulaşanlardan başka hiç kimsenin kavrayamayacağı sonsuz bir tat, bir değer, bir güzellik müşahede etti. Bu yanı sıra güneşin suretini yansıtan aynaya arkası dönmüş, yüzü ondan çevrilmiş, pas ve küf içinde kalmış aynalara benzer, maddeden soyutlanmış birçok özdağ müşahede etti. Bunlarda hiç düşünülemeyecek bir çirkinlik, bir eksiklik vardı. Sonsuz acılar, bitimsiz özenler içindeydiler. Azat çadırları kuşatmıştı ve ayrılık ateşi yakıp durmaktaydı bunları. Sanki korkma ve çekilme testileriyle ikiye biçilmişlerdi. Hay, oluş ve bozuluş dünyasında acı içinde kıvranan bu özlerden başka bir takım özler daha gördü. Bunlar belirliyor, sonra yok oluyor, toplanıyor, sonra dağılıyorlardı. Bu özlerin gerçekliğine ulaşmak için yoğun bir çaba harcadı. Derin gözlemlerde bulundu hay. Dehşet, akıl işler, son derece hızlı yaratılışlar, yetkin yargılar, düzeltilen bedenler, üfürülen ruhlar... Yapmalar ve bozmalardan başka bir şey görmedi. Hay bu makamda uzun süre duramadı. Yetmiş bidansal güçleri yeniden devreye girdi ve baygınlığa benzer durumdan ayrıldı. Bulunduğu makamdan ayağa kaydı. Durulur, dünya yeniden göründü. Tanrısız evren kayıplara karıştı. Çünkü bu iki dünyanın bir arada bulunması mümkün değildir. Bu dünya ile öte dünya iki kuma gibidir. Hangisinin gönlünü yapsan diğerini gücendirmiş olursun. Bir soru ve yanıtı. Soru Halbiyaksan'ın hani öykülediği müşahedelerinden ortaya şu çıkıyor. Aşkın özler, gök katları gibi varlık sürekli cisimlere özgüyseler, onların varlıkları da sürekledir. İnsan gibi sonu dağılma bozulma olan cisimlere özgüyseler, onların da bozulmaları yok olmaları kaçınılmazdır. Nitekim verdiğin örnekte, Amyalardaki suretler ancak amyaların varlığına, kalıcılığına bağlıdır. Amyalar bozulur, yok olursa suretler de yok olurlar. Anıt Verdiğin sözünü çabuk unuttun ve bağ çözdün. Anlaşmamızı bozdu. Sana daha önce bu olan da dilin, anlatımın yetersiz kaldığını, sözcüklerin gerçekleri tam olarak dile getiremeyeceğini, bu nedenle yanılgıyı düşürebileceklerini belirtmiştim oysa. Seni koşkuya düşüren, kullandığımız simge ile simgeleneni bir kabul etmen ve böyle değerlendirmendir. Aslında böyle bir değerlendirme olağan konuşmalar için bile yersiz ve yanlıştır. iken tanrısal birine ilişkin bir bilgi aktarımında nasıl düşünülebilir? Güneşin kendisi, ışığı, sureti, aynalar ve aynalarda belirlenen suretler cisimlerinden ayrılmayan, cisimlere bağlı olan ve ancak cisimlerde bulunabilen şeylerdir. Bu nedenle varlıkları cisimlere bağımlıdır. Cisimlerin çözülmeleriyle onlar da çözülür, yok olurlar. Tanrısal rüzler Rabbani ruhlar ise cisimlerden, cisimsel olanlarda ve cisimlere ilişkin şeylerden tam anlamıyla ve aşkındırlar. Aralarında hiçbir bağlantı yoktur. Onlara göre cisimlerin asıl sızlığı ile gerçekliği, yokluğu ile varlığı arasında bir fark yoktur. Tanrısal ruhlar hızlıca varlığın sorunlu, ve gerçek olan tek ilişkilerdir. Tanrı bunların tümünden önce tümünün ilkesi, medeni ve Bunları süreklilik, sonsuzluk bağışlayan yalnızca kalıcılığı bu verir. Bu özler hiçbir cisme gereksinim duymazlar. Tersine bütün cisimler bunlara gereksinim duyarlar. Varlığı yüce ve zorunlu zatın bir için yok olduğunu varsaysak, Nasıl bütün özler, bütün cisimler baştan başa tüm duyulur dünya yok olur. Hiçbir varlık kalmazsa bu özlerde bir anın için yok olsalar bütün cisimler yıkıma uğrar yok olurlar. Çünkü bunların varlıkları birbirine bağlıdır. Her ne kadar duyulur dünya tanrısal evrene bağımlı ve onun gölgesi tanrısal evren duyulur dünyadan bağımsız ve aşkınsa da yokluğunu varsaymak mümkün değildir. Çünkü duyulur dünya tanrısal evrene bağımlıdır. Bu nedenle onun bozuluşu biçim değiştirmekten başka bir şey değildir. Yoksa tümüyle yok olması demek değildir. Yüce kitapta bunu bildirir. Nitekim insanların ateş çevresinde çırpınıp dökülen kelebeklere dönmesi, dağların atılmış renkli ünlere benzemesi, güneşin dürülüp ışıksız kalması, denizin kaynayıp dalgalanması, Göklerin Tanrı'nın sağ elinde dürünmesi, yerin başka bir yere dönüşmesi, bozuluşun bu anlama geldiğini göstermektedir. Buraya dek ulaştığı o büyük makamda müşahede ettiklerinden işaret yoluyla dile getirmeye güç yitirebildiğim kadarını anlattım. Söz yoluyla daha çoğunu anlatmamı isteme benden. Çünkü bu mümkün değildir. Hal Bin Yaksan, ulaştığı müşahedelerden sonra dünyasal hayatın yükümlülüklerinden iyice usundu. Buna karşılık sonsuz hayata ilgi ve özlemi arttıkça arttı. Bu nedenle ulaştığı makama yeniden dönmeyi istedim. Önceki çalışmalarından daha hızlı bir çalışmayla müşahede makamına ulaştı. Bu kez ilk eriştiğinde kaldığından daha uzun bir süre kaldıktan sonra döndü duyulur dünyaya. Hay, duyulur dünyaya her dönüşünden sonra müşahedeyi yeniden ermek için çaba ve çalışmasını sürdürdü. Her defasında biraz daha kolay ulaşıyordu. Giderek öyle bir düzeye geldi ki müşahede makamına istediği zaman ulaşıyor, istemedikçe oradan ayrılmıyordu. Çalışmalarını müşahede makamında durmayı ve oradan ayrılmayı istemine bağlı bir duruma getirinceye kadar sürdürdü. E o düzeye indirdiği zorunlu bedensel gereksinimlerini gidermenin dışında hiçbir şey için makamından ayrılmaz oldu. Yine de bu küçük ayrılıklar üzüntü ve acıya boğuyordu Hayy. Bu yüzden ayrılığa neden olan bedeninden bütünüyle kurtularak sonsuz huzura ve kurtuluşa ermeye edilirdi Tanrı'da. 6. Bölüm Gerçeğin iki Yüzü Hayır, bu birkaç serfere sıkıştırılan serüveni onun hayatının tam 49 yılını doldurmuştu. Bir insanın ulaşabileceği son aşama olan müşahede makamına erdiği ve dünya ile bütün ilgilerini kopardığı sıralar yaşı 50'ye varmış, ve müşahedenin doyumsuz sarhoşluğunu zevkini yaşıyordu. Ancak tam bu sıralarda hayatında büyük bir değişiklik yapacak önemli bir olay oldu. Bir gün adasında o gündeyin hiçbir görmediği bir yaratıkla bir insanla karşılaştı. İşte bundan sonra nefsini arındırmak için adaya gelen Apsal ile arasında geçen öyküyü anlatacağız. Öykümüzün başında Hay Bin Yaksan'ın dünyaya gelişiyle ilgili iki değişik varsayımdan söz etmiştik. Kendiliğinden türemeyi mümkün görmeyenlerin varsayımlarına göre hay bir başka adı da dünyaya gelmişti. İşte bu adı da, önceleri eski inançların bozulmuş şekillerine bağlı insanlar yaşıyorlardı. Fakat zamanla son tanrı alçısının tedbih ettiği gerçek, sahih inanç bu da ulaştı ve ışıklarını saçmaya başladı. Ada halk arasında yayılan yeni inanç ve öğreti kısa zamanda halkın çoğunluğunun inanç durumuna gelerek büyük bir güç ve etkinlik kazandı. En sonunda adanın sultanı da çoğunluğun inancına boyun eğerek tüm adı halkının sahih öğretiyi benimsemesini sağladı. Adı halkı içinde birbirini çok seven candan iki arkadaş vardı. Birisinin adı Apsa, diğerininki Salamandı. Adanın en seçkin ve soylu gençlerinden olan bu iki arkadaş da sahih inancı içtenlikle benimsemişlerdi. Yasaklarından kaçınıyor, buyruklarını titizlikle yerine getiriyorlardı. Bir yandan da dini öğrenmeye, bilgilerini derinleştirmeye çalışıyorlardı. Daha iyi anlamak, daha güzel yaşamak için. Tanrı'nın kitabı düşmüyordu ellerinden. Sürekli okuyor, sürekli düşünüyorlardı üzerinde. Kitap bütün insanlara seslenmeyi amaçladığı için açık, anlaşılır bir dili vardı. Bununla birlikte farklı düzeydeki insanların açık ve yıllın anlamların ötesinde daha farklı ve derin anlamlara ulaşmalarına olanak tanıyan imler, simgeler barındıran olağanüstü bir anlatım gücü taşımaktaydı. İki arkadaştan Apsal, yaratılış gereği ruhsal gerçekleri daha çok önemsiyor, bunlara yoğun bir ilgi duyuyordu. Bu yüzden kitabın daha çok iç anlamlarını araştırıyor, sözlerin dış anlamlarını yorumlama eğilimi taşıyordu. Afsalın arkadaşı Salaman ise kitabın açık ve anlaşılır dış anlamlarını korumak gerektiğine inanıyordu. Kitabın sözlerinin iç anlamlarını araştırmaktan, sözlerin dış anlamlarını yorumlamaktan şiddetle kaçınıyordu. Salaman'a göre sözlerin dış anlamları bütün insanları ilgilendiriyordu ve bu anlamların yorumlanması kargaşaya yol açardı. Sorumluluk alanı kitabın dış anlamlarıyla belirlendiğine göre iç anlamları araştırmanın anlamı yoktu. Aralarındaki ilgi ve yaklaşım farkına karşın hem iki arkadaş da açık buyrukları titizlikle yerine getiriyorlardı kendilerini denetim altına alarak arınma, dünyasal istek ve eğilimleriyle savaşım konusunda olağanüstü bir çaba harcıyorlardı. Ne ki bu amaçlarını nasıl gerçekleştirecekleri konusunda anlaşmazlığa düştüler. Kitabın içerdiği kimi söz ve ögeler insanları yalnızlığa çağırıyor, üstünlük kurtuluşun yalnızlıkta toplumdan soyutlanmada olduğuna işaret ediyordu. Kimi söz ve ögelerde toplumla iç toplumsal hayatın gereklilik ve zorunluluğunu dile getiriyordu. Absal yalnızlığı toplumdan soyutlanmayı seçti. Düşünmek, araştırmak, ders alınacak şeyler üzerinde durmak, anlamların derinliklerine dalmak onun doğal elimleriydi çünkü. Bu ilimlerini de ancak yalnızlıkta gerçekleştirebiliyordu. Slaman ise toplumsal hayatı seçti. Slaman'ın doğasına da bu uygun düşüyordu. Düşünmekten kaçınıyor, dış anlamların yorumlanmasından kaygı duyuyordu. Toplum onun için bir sığınaktı. Kuşkularını, kuruntularını giderecek, şeytanın aldatmacalarından onu koruyacak bir sığınak. Yaklaşımlarındaki seçimlerindeki bu ayrım iki arkadaşın yollarına ayrılmasına neden oldu. Absal, Habibin Yaksa'nın bulunduğu adının varlığından haberdardı. Yalnızlık için oradan da iyisi olamazdı. Süplendiğine göre ılman biriklimi vardı. O hayvanların meyve ağaçlarıyla doluydu. Her şeyden daha kolay olurdu orada. Amacına ulaşmak için de uygun bir ortam bulamazdı. Hiç düşünmeden kararını verdi. O ıssız adaya gidecek, ömrünün kalan kısmını orada, bütün insanlardan uzakta, yalnız başına geçirecekti. Absal aldığı karar üzerine neyi var neyi yok her şeyini satarak paraya çevirdi. Eline geçen paranın bir bölümüyle kendisini atıya götürecek bir kayık kiraladı. Kalan kısmını da son kuruşuna kadar yoksullara dağıttı. Artık yapacak bir şey kalmamıştı. Arkadaşı Salaman'la vedalaşarak kiraladığı kayıkla denize açıldı. Kayık uzun bir yolculuktan sonra adaya vardı. Kayıkçılar uygun bir yerden karaya yanaştırdılar kayığı ve Apsal'ı adaya çıkarttılar. Apsal teşekkür etti. İyi dilekler de bulundu kayıkçılara. Onlar da karşılık verdiler gerekli biçimde. El sallayarak geri döndüler. Apsal kararlı adımlarla yürüdü adanın içlerine doğru ve böylece yine hayata başlamış oldu. Asıl atayı şöyle bir tanıdıktan ve kendisi için uygun bir yer seçtikten sonra çalışmalarına başladı. Bütün gün tapınıyor, Tanrı'yı yanıyor, kutsuyor, ululuyor, tanrısal nitelikleri ve üzerinde düşünüyordu. Ada tam da düşündüğü gibiydi. Gönül huzuru içinde tapınabiliyor, düşünüyordu. İlgisi dağılmıyor, düşüncesi karışmıyordu. Acıktığı zaman birbirinden güzel ve tatlı meyvelerden, av hayvanlarından yeteri kadar alıyor, karnını doyuruyordu. Hem meyve hem de av hayvanları alabildiğince bol olduğu halde apsal tıka basa yememeye sadece açlığını bastıracak ölçüde yemeye özen gösteriyordu. Günler ve günler geçti böyle. Ulağanüstü bir sevinç, Tanrı'ya yakınlık ve yıkarış içinde geçmişti günleri. İsteklerinin yerine gelmesini, açlığa katlanmasını kolaylaştıran, bilgilerini derinleştiren, kalbini aydınlatan tanrısal bağışlar armağanlar yağmış o zamana kadar anlayamadığı birçok şeyi kavramıştı. Absalın kendi beniyle savaşımla geçirdiği bu süre içinde yaksan eriştiği yüce makamda kendinden geçmiş bir durumda bulunuyordu. Geleksindiği besinli temin için haftada yalnız bir defa çıkıyordu barınağından. Bu nedenle Apsal hain varlığından habersizdi bu sıralar. Adanın çevresinde dolaştık köşe ocağını gezdiği halde hiç kimseye rastlamamıştı. Rastlamak bir yana bir insanın varlığını gösterecek bir iz bile görememişti. Bu da duyduğu sevgiyi arttırmış, içini rahatlatmıştı. Çünkü tam bir yalnızlık içinde yaşamak kararındaydı Amsal. Amsal ile karşılaşıyorlar. O bir gün çıkmıştı. Ağır yürüyor, bir yandan da düşünüyordu. Hamdi'ye yiyecek toplamak için ayrılmıştı o gün da. Yolları çakıştı. Anasızın birbirlerini göreverdiler. Deta donuk kaldılar ikisi de. Apsal, ilkin doğal olarak adında kendisi gibi insanlardan uzaklaşmak amacıyla adaya gelmiş biri olduğunu düşündü. Bu yüzden de ilişki kurmanın ve yararsız olduğuna karar verdi. Konuşup tanışırlarsa aralarında oluşacak ilişki durumunu bozabilir amacına ulaşmasını engelleyebilirdi. Abi Absal ilkin Apsal'ın olduğunu anlayamadı. Apsal onunla değin tanıdığı görmüş olduğu hayvanların hiçbirine bazıyamıyordu çünkü. Üzengeki yukarı kıldan yapılmış giysiydi ve doğrusu sanmıştı. Tam bir kadarsızlık ve şaşkınlık içindeydi. Amsel bir anlık duraksamadan sonra Hay'ın kendisini İllem ve savaşımdan alıkoyacağı kaygısıyla hemen arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Bu sahayı onu bırakmak eğitimi değildi. Arkasından gitmeye izlemeye başladı. Gülsünlerin gerçekliğini araştırmak doğasının en temel dileğiydi çünkü Hay'ın. Apsal uzaklaşmak gizlenme kalıcıyla hızla koşmaya başladı. Bu üzerine Hal durakladı. Diğer hayvanları avladığı gibi onu avlamak için kendisini gizledi. Apsal onun kendisini izlemekten vazgeçtiğini göz sandı. Uygun bir yer seçerek namaz kılmaya, Tanrı'yı anmaya ve ona yakarmaya başladı. Tapılma onu tam bir dinginliğe kavuşturuyor, her şeyden uzaklaştırıyordu. Hal gizlice ve yavaş yavaş yaklaştı. Apsal her şeyden habersiz kendi dünyasına da gitmişti. Ha öylesine yaklaştı ki onun okuyuşunu, ağlayışını duyuyor, kendine alçaltışını görüyordu. Ona kadar hiçbir hayvandan duymadığı güzellikte bir sesi duydu ve konuşması da en yetkin konuşma. İlgi ve merakla cemülemeye başladı Absalı. Yüzüne, gövdesinin yapısına, organlarına, davranışlarına baktı uzun uzun. Hayretle kendisine benzediğini gördü. Üzerindeki giysi de doğal değil, kendisinin gibi kimamaydı. Alçak gönüllülüğü, saygısı, ağlayış ve yakarışı kuşkuyla yer bırakmayacak biçimde Apsal'ın Tanrı'yı bilen özlerden olduğunu gösteriyordu. Onu yakından tanımak, anlamak için büyük bir istek duydu. Hay iç yüzünü ağlayış ve yakarışının nedenini anlamak düşüncesiyle bu tenli yaklaştı ki Apsal hemen farkına vardı. Hay'ı görür görmez de hızla kaçmaya başladı. Hay kararlıydı. Peşini bırakmadı ve hemen yakaladı onu. Tanrı, haddi düşünme gücü yanında üstün bir bedensel güçle bağışlamıştı. Onu yeniden kaçma fırsat vermeyecek biçimde sımsıkı tuttu. Apsal üzerindeki hayvan postundan giysisi, gövdesinin açıkta kılan kısımlarını kaplayan tüylerini, koşuşundaki hızı ve gücünün şiddetini görünce büyük bir korkuya kapıldı. Acıma duygularını uyandırmaya, hiç anlamadı. Yalnızca kendi özgü bir konuşmanın parçaları olduğunu ayırt ettiği sözlerle kendisini ısındırmaya çalıştı. Hatta hayvanlardan öğrendiği kimseserle garip bir takım davranışlarla Absalın korkusunu gidermeye, dost olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Çabası sonuçsuz da kalmadı. Absalın korkusu yavaş yavaş geçti. Kalbi sükûnet buldu. Halin kendisine bir kötülük yapmak, zarar vermek istemediğini anlamıştı. Apsal öteden beri yüzeysel bilgilerle yetinmediği, yorum bilimine ve her şeyin gerçekliğini öğrenmeye yoğun bir ilgi duyduğu için çok sayıda dil öğrenmiş ve bu dillerde büyük ustalık kazanmıştı. Halil ne bilmek umuduyla bildiği bütün dilleri denedi fakat hiçbiri olumlu sonuç alamadı. Halil doğal olarak bu konuşmalardan hiçbir şey anlamıyor, şaşkınlığı Apsal'dan duyduğu değişik dillerdeki her sözcükte biraz daha artıyordu. Buna karşın duyduğu sevinci, dostuk isteğini davranışlarıyla göstermeye, anlatmaya çalışıyordu. Her birinin durumu karşısındakini hayrete düşürüyor, ilgi ve merakını kamçılıyordu. Hapsal, Hay'ın elinden tutarak barındığı yere götürdü. Gelirken, her ihtimale getirdiği fakat ay sürmediği yiyeceklerden bir kısmını bir dostuk göstergesi olarak Hay'ın önüne koydu. Hay, daha önce görmediği bu nesnelerin ne olduğunu, bir yarı işe yaradığını anlayamadı. Apsal Hay'a onların yiyecek olduğunu göstermek için önce kendisi yedi. Sonra da eliyle yemesini işaret etti. Hay yiyecekler konusunda belirlediği ilkeleri düşündü. Kendisine sunulan şeylerin neden yapıldığını bilmiyordu. Bu yüzden bir karara varamadı. Yemesinin doğru olup olmadığını kestiremediği için de yemekten kaçın. Apsal yemesi için Hay'ı sürekli isteklendirmeye, gönlünü çelmeye çalışıyordu. Hay ikram edilen şeyleri yemekten kaçınırsa Afzal'ın kendisinden soyacağını düşünerek kaygılanıyordu. Sonra da tanımak isteği ağır bastı. Kararını değiştirerek yemeye başladı. Yemek son derece lezzetli. Bu durum yiyecekler konusundaki ilkeleriyle de çelişiyordu. Bu nedenle kötü bir şey yaptığını anladı. Büyük bir şişmanlık duygusuna kapıldı. Hemen kalktı ve kaçarcasına uzaklaştı Absalın yanından. Hay konuşmayı öğreniyor. Hay, barınağına vardıktan sonra duyulur dünyadan soyutlanarak makamına, müşahede durumuna dönmek istedi. Fakat alıştığı üzere kolayca müşahedeye eremedi. Kalbinde Abzal'a karşı kurtulamadığı bir ilgi ve eğilim vardı. Bunun üzerine ne yapması gerektiğini düşünmeye başladı. Sonunda Abzal'ın durumunu tam olarak anlayıncaya, kalbindeki istek ve eğilim yok oluncaya kadar Abzal'la birlikte kalmaya, arkadaş etmeye karar verdi. Daha sonra çalışmalarına yeniden başlar, Makamına bir temlik dönebilirdi. Halim birdenbire kaçıp gitmesi Apsal'da düşünmeye şirk etmişti. Bu sandığı gibi kendisi için bir engel olamazdı. Kaygıları yersizdi. Konuşmasını bile bilmeyen zavallı bir vahşiydi. Onun acıması yardım etmesi gerekti. Ona belirli bir zaman ayırarak konuşmayı, Tanrı'ya öğretebilir, bu yolla sevap ve Tanrı'ya yakınlık kazanabilirdi. Absal ile Hay ortak düşünce ve kararları sonucu birbirlerini aradılar ve yeniden bir araya geldiler. Absal hemen konuşmayı öğretmeye başladı Hay'a. Eliyle nesneleri gösteriyor, adlarını söylüyor ve Hay'ın da söylemesini istiyordu. Nesnenin adı iyice öğreninceye kadar sözcük yenileniyordu. Pahalı'la sözcükleri öğretinceye kadar çalışmasını sürdürdü Absal. Arkasından aşamalı bir yöntemle kısa sürede konuşmayı öğretti Hay'a. Hay konuşmayı öğrenince Apsal onda durumunu, ya nasıl ve nereden geldiğini anlatmasını istedi. Hay ne geldiği yeri bildiğini ne de kendisine emziren Ceylan'dan başka bir anne baba tanımadığını söyledi. Hatırladığı kadarıyla hayatını müşahede makamına ulaşıncaya kadar yaşadığı düşünsel ve ruhsal serüveni anlattı. Ağırlıkların gerçekliklerini, cisimsel niteliklerden arınmış Tanrı'yı bilen özleri, bunların niteliklerini, Tanrı'ya kavuşan özlerin duydukları, Apsal'ın da Tanrı isimlerini anarak ulaştığı makamda az çok tattığı zevki, Tanrı'yı müşahede etmekten perdelenmiş olanların çektikleri acıları anlattı. Bütün bunları büyük bir şaşkınlık içinde dinleyen Apsal, iman ettiği öğretinin Tanrı, melekler, kitaplar, elçiler, öte dünya, cennet ve cehenneme ilişkin bildirdiklerinin tümünün, hakim müşahede ettiklerinin birer simgesi olduğunu gördü. Bütün bilgileri gerçek anlamına kavuştu. Kalp gözü açıldı, düşünce ateşi parladı öğretinin dışsal hükümlerinin gerçeklik içindeki yeri ve konumu aydınlık kazandı. Bütün güçlükler ortadan kalktı. Sorunları çözümlendi. Derin kuşkuları açıklığa kavuştu. Sahih akla sahip kimseler arasına katıldı. Habib'in yaksan gözünde büyüdü, saygınlık kazandı. Onun kendileri için hiçbir korku, kaygı ve acı bulunmayan tanrı dostlarından birisi olduğunu anladı. Absal hiç duraksamadan zaman yitirmeden Haybinyaksın hizmetine girdi. Ona bağlandı. Halkı içindeyken öğrendiği dinsel edimlerindeki çelişikleri gidermek için Hay'ın ortaya koyduğu gerçeklere yapıştı. Hay de Apsal'ın serüvenini öğrenmek istedi. Apsal yaşadığı adayı, adadaki insanları, inançlarını, öğretinin bildirdiği öte dünyayı, cenneti, cehennemi, yeniden dirilmeyi, kıyameti, hesabı, tarti, sırat köprüsünü anlattı. Hay bütün anlatılanları doğruladı. Çünkü bunlar müşahede ettiği şeylerle uyuşuyor, çakışıyordu. Bunları getiren ve açıklayan kimsenin Tanrı tarafından gönderilmiş bir elçi olduğuna, bütün sözlerinin doğru ve gerçek olduğuna iman etti. Elçiliğini kalbiyle onayladı ve tanıklık etti. Hay, apsaldan Tanrı elçisinin getirdiği emirleri, yasakları ve yükümlülükleri sordu. Absal namazı, orucu, hacci ve diğer emirleri, yasakları, yükümlülükleri anlattı. Hay bu anlatılanların da tümünü onayladı, gerçekledi. Doğruluğu apaçık olan elçinin buyruğuna uyarak kendini bu görevlerle yükümlü kıldı. Yalnız sayın anlayamadığı, nasıl bir hikmete dayandığını kestiremediği iki konuda kuşku kalmıştı içinde. Tanrı elçisi, öte dünyaya ilişkin açıklamalarında niçin simgesel bir dil kullanmış, gerçekliğini açıkça göstermekten kaçınmıştı. Çünkü bu durum, insanların somutlaştırma gibi, Tanrı'nın en uzak olduğu şeylere inanmak gibi bir tehlikeye düşmelerine neden olabilir, ödül ve ceza hakkında da gerçek dışı bir takım inançlarda olmasına yol açabilirdi. Tanrı elçisi, açıklamalarını niçin buyruklar ve kulluk görevleriyle sınırlanmış, Dünya hayatına ilişkin bir takım konuları söz gelimi, mal biriktirmeyi, bul bulu yemi ve içmeyi akılmıştı. Çünkü insanlar bunlar nedeniyle batıl şeyler aracılığıyla, batıl şeyler edinmeye çalışarak Tanrı'dan yüz çevirebilirlerdi. Hay insanın ayakta durmasını sağlayacak kadarından fazla inilmesini doğru bulmuyordu. Malın ise hiçbir anlamı değeri yoktu gözünde. Bu nedenle öğretinin zekat ve kısımları, Alışveriş, faiz ve bunlarla ilgili cezaları ve benzeri durumlara ilişkin ilke ve yargıları anlaşılmaz, geneksiz ayrıntılarda ona göre. İnsanlar bunların gerçekliklerini bilseler, anlasalardı, bu tür batıl şeylerden yüz çevirir, tanrıya yönelirlerdi. Dolayısıyla hiç kimse zekatından hesaba çekileceği, çaldığı için elleri kesileceği, uğrunda canların telef edileceği dünyalıkla mallarla ilgilenmezdi. Hay'ı böyle düşündüren neden bütün insanları üstün yaratılışlı, ince kavrayışlı ve kalp gözü açık kimseler saymasıydı. İnsanların yeteneksizliğini, akılsızlığını, düşüncesizliğini, kararsızlığını ve kimi zaman hayvanlardan bile azgın ve aşağı duruma düştüklerini bilmiyordu. İnsanlar arasında Hay, insanlara duyduğu sevgi ve acıma yüzünden olmayacak bir sevdaya kaptırdı kendisini insanlara önderlik, kılavuzluk yaparak gerçekleri görmelerini ve bir oyundan başka bir şey olmayan dünya hayatının pisliklerinden kurtulmalarını sağlayabilirdi. Bunun için de onların yanına gitmeli, gerçekleri onlara açıklamalıydı. Hay bu konudaki düşüncesini Apsal'a açarak düşüncesini ve adaya gitmek için bir yol bulunup bulunamayacağını sordu. Apsal, insanların bir takım eksiklikler taşıdıklarını, yeteneklerinin aynı olmadığını dünyasal istek ve eğilimlerinin ağır bastığına, bu nedenle Tanrı'dan yüz çevirdiklerini, onlara gerçeği kabul ettirmenin çok zor olduğunu anlatmaya çalıştıysa da, hayı kararından çeviremedi. Bunun üzerine tüm halkın değilse bile, içlerinden kurtuluşa yakın olan bir kısmının, Tanrı'nın izni ve hayın aydınlatmalarıyla doğru yola gelebileceği umuduyla haya katılmak zorunda kaldı. İnsanların yaşadığı adaya gidebilmek için yapacakları tek şey, Ada yakınlarından geçecek bir gemi beklemekti. Kıyı indiler, gözleri ufaklarda beklemeye başladılar. Tanrı'nın kendilerine hayır vasıtlarını ortaya çıkarmasını, amaçlarına ulaşmaları için yardımcı olmasını yakarıp durdular. Günler boyu bu kapı ve Tanrı'dan umut kesmeden beklediler. Nihayet bir gün bekledikleri olay gerçekleşti. Tanrısal istem gereği yoluna yitiren bir gemi, rüzgarında etkisiyle ada yakınlarına sürüklendi. Nerede bulunduklarını öğrenmek niyetiyle iyice kıyıya yaklaşan gemiciler, kendilerine seslenen, el kol işaretleri yapan Apsal-ı Leha'yı gördüler. Biraz daha yaklaştılar. Apsal onlara konuşarak kendilerine yardım etmelerini rica etti. Gemiciler isteklerini kabul ederek iki arkadaşı bir sandalla gemiye aldılar. Tanrı uygun bir rüzgar istirdi ve gemi kısa sürede adaya ulaştı. apsal Leha'yı kar karaya çıkardıktan sonra gemi yoluna devam etti. İki arkadaş yürüyerek adanın merkezi olan kente geldiler. Apsal'ın dönüş haberi hızla yayıldı kente. Bütün tanıdıkları dostları çevrelerine toplandı. Apsal onlara haybin Yaksan'ın serüvenini anlattı. Hay'ın hayatına mucize kabiliğinden bir olay sayan halk büyük ilgi gösterdi ona. Seçkin bir topluluk saygıyla halkalandı çevresinde. Apsal bu topluluğun adadaki halkın en zeki ve kavrayışlı olanları olduğunu Bunları uyarmada, aydınlatmada ve doğru yola getirmede başarı gösteremediği takdirde halkı eğitmek, aydınlatmak konusunda hiçbir başarı kazanamayacağını anlattı Haya. Absal'ın eski arkadaşı Salaman, geçen zaman içinde adanın hükümdarı olmuştu. Haya'nın çevresinde toplanan da Salaman ve adanın diğerileri gelenleriydi. Haya çevresindeki topluluğa ders vermeye yavaş yavaş aydınlatmaya başladı. İtkin hikmetten, Hikmet'in gizlerinden söz etti. Daha sonra öğretinin ilke ve yargılarından gerçekliği doğru yöneldi. Zihinlere başka biçimlerde yerleşmiş kimi inanç ve düşünceleri gerçeklik açısından yeniden tanımlamaya yorumlamaya geçti. Hayın açıklamaları yorumları yavaş yavaş topluluğu tedirgin etmeye, canlarını sıkmaya başladı. Gerçi yabancılığını arkadaşları Abzal'ın hatırını gözeterek güler yüz gösteriyorlar, açığa vurmuyorlardı ama içten içe de kızıyorlardı. Aysa büyük bir coşkuyla gece demeden, gündüz demeden onları uyarmaya çalışıyor, gizli ve açık tüm gerçekleri yalın biçimde gözler önüne seriyordu. Ne ki bu çaba ve açıklamalar onları gerçeğe çekecek yerde kızgınlıklarını arttırıyor, doğru yola duydukları nefreti derinleştiriyordu. Bununla birlikte bu insanların büsbütün kötü oldukları söylenemezdi. Bunlar iyiliği seven, gerçeğe yönelen insanlar de. Fakat yaratılışlarından gelen eksiklikten ve bilgisizliklerinden dolayı gerçeğe, gerçeğe özgü yoldan aramıyorlar, araştırma yönüne gitmiyorlardı. Bu bir yana gerçeği, gerçeğe ulaşan insanların yolundan öğrenmeyi de istemiyorlardı. İşte bu nedenlerden dolayı hay onların durumunu düzeltmekten umut kesmek zorunda kaldı. Kavrayışları o tane sınırlıydı ki kabul ettikleri şeylerin onları kurtuluşa yöneltmesi mümkün değildi. Hay aydınlatmaya çalıştığı insanlardan umut kestikten sonra bütün toplumu gözden geçirdi. Hem sınıftan insanın kendi bilgisiyle itindiğini, dünyasal istek ve eğilimlerini, bencil isteklerini tanrı edindiklerini gördü. İnsanlar kendileri için bir felaket demek olan dünya mallarını toplamakta bitimsiz bir yarış içine girmişlerdi. Ölünceye kadar süren bu mal biriktirme yarış ve hırsı onları ölümsüz mutluluğa eriştirecek eylem ve çabalardan kafir bırakmıştı. Ölüt vermenin hiçbir yararı yoktu onlara. Hiçbir güzel söz onları etkileyemezdi. Onlara karşı çıkmak, onlarla savaşmak da işe yaramazdı. Çünkü bu onların inatlarını durumlarını durumlarında daha da direnmelerine neden olurdu. Bu insanlar... Bilgiye, düşünceye gidecek bütün yolları kapatmışlardı kendi elleriyle. Bilgisizlik çevre kuşatmıştı toplumu. Yaptıkları kötülükler kalplerini karartmıştı. Tanrı da onların kalplerini, kulaklarını mühürlemişti. Artık gerçekleri kavrayamazlar, duyamazlardı. Gözlerine perde çekilmişti. Doğru yolu görmeleri mümkün değildi. Açık, anlaşılır bir azap, büyük bir azap hazırlanmıştı bu toplum için. Çünkü azabın nedenleri kuşatmıştı onları. Kapkara perdeler örtmüştü dört bir yana. Çok azı dışında bütün toplum dünyadan başka bir şey düşünmüyordu. Kolaylıklarına rağmen bütün güzel fiiller, eylemler arkaya atılıyor ya da az bir dünyalık karşılığı satılıyordu. Bildikleri en iyi şey alışverişti ve bu onları Tanrı'yı anmaktan sürekli alıkoyuyordu. Bütün kalplerin ve gözlerin başka türlü olacağı günün korkusu görülmüyordu hiçbir yürekte. Bütün bunlar açıkça gösteriyordu ki bu topluma müşahede yoluyla ulaşan gerçekliklerin anlatılması mümkün değildi. Onlardan oruç, namaz, haç, zekat ve benzeri yükümlülüklerden daha fazlasını beklemek anlamsızdı. Büyük çoğunluğun öğretiden kazancı yalnızca dünyasaldır. Dünyasal hayatlarının düzenlenmesidir. Güvenlik içinde yaşamaları, doğru bir geçim yolu tutabilmeleri ve haklarının tecavüzden korunması gibi yararlar görebilirler ancak. Öte dünya mutluluğunu ise ancak iman ederek öte dünyaya yarışır biçimde çalışanlar tadabilir. Azgınlık vadisine saparak bu dünya hayatını öte dünyaya yeğleyenlerin dönecekleri yer ise cehennem ateşidir. Bütün amacı mal toplamak, yemek içmek, cinsel isteklerini doyurmak, içindeki kim ve nefreti başkalarına ezerek yatıştırmak, mevki ve makam isteğinde bulunmak, Öğretinin buyurduğu yükümlülükleri insanları aldatmak için yerine getirmek gibi aşağılık ve değersiz şeylerden öte gitmeyen insandan daha çok ziyanda olan kimse düşünülebilir mi? Oysa bütün bu şeyler koskoca bir denizde birbiri üstüne yığılmış karanlıklar gibidir. Bu karanlıklar içinde bulunmak, böylesi insanlar için Tanrı'nın takdiri gereği kaçınılmaz olmuştur. Kalbin yaksan halkın durumunu, büyük çoğunluğunun hayvanlar gibi kavrayıştan yoksun olduklarını görünce, Elçinin söylediklerinin, öğretinin getirdiklerinin hikmetini anladı. Halk için bunlardan daha hikmetli ve kurtarıcı bir yol mümkün olamazdı. Onlardan daha fazlamasını beklemenin, istemenin hiçbir gideği ve anlamı yoktu. İşler için ayrı ayrı insanlar yaratılmış, her insan yaratıldığı iş için gereken yetenek ve güçle donatılmıştı. Bu, Tanrı'nın süre gelen yolu ve yasasıydı. Tanrı'nın yol ve yasaları ile değişmeden uzaktı. Hay bu gözlem ve düşüncelerinden sonra sılamam ve arkadaşlarının yanına giderek bütün söyledikleri anlattıkları için özür diledi. Bütün söylediklerin yanlışlığını anladığını kendilerine katıldığını bildirdi. Onlara öğretinin belirlediği çerçeve dışına çıkmamalarını yükümlülüklerini yerine getirmelerini önemsiz ve amaç dışı şeylerle uğraşmamalarını kitaptaki benzetmeli sözleri olduğu gibi kabul ve iman etmelerini dine sonradan katılan şeylerden, dünyasal istek ve eğilimlerine uymaktan kaçınmalarını, ilk müminlere uyarak öğretide bulunmadığı halde sonradan uydurulan şeyleri terk etmelerini, daha çok halkın bilgisiz kesiminde görüldüğü gibi öğretiyi safsaklayarak dünyaya yönelmemelerini öykledi. Hay ve Apsal, öğretiye teslim olan fakat eksiklik ve yanlışlardan arınmayan halk için başka bir yolun olmadığını anlamışlardı. Bu yoldan alınıp müşahede doruklarına çıkarılmak istenirse, Sonsuz mutluluğa ulaşmak şöyle dursun, içinde bulundukları durumları bile bozulabilirdi. Tepe taklak yuvarlanı verirler, sonları çok daha kötü olabilirdi. Eğer ölerek kesim ilgiye ulaşana değin bulundukları durumda kalırlarsa, kötü sonuçtan korunabilir, kitabı sağ verilenlerden olabilirlerdi. Yüksek makamlara erişen ve tanrı dostlarına en yakın olan kimselerse, bütün iç ve dış güçleri benliklerine karşı savaşarak halkı geride bırakan öncüler olacaktır. Hay ve Apsal Salaman ve arkadaşlarına veda ederek ayrıldılar. Adalarına dönmenin büyük bir yolunu aramaya başladılar. Tanrılara yardımıyla adalarına kavuştular. Hay önceki yöntemiyle çalışarak eski makamına ulaştı. Absal da onu izleyerek onun makamına yakın derecelere yükseldi. Hatta hemen hemen Hay'e ye yetişti. Önceye kadar adada Tanrı'ya kulluk ettiler. Son Söz Tanrı bizi ve sizi kendisinden taşan şerefli ruhuyla doğrulasın. Bu kitapta Hay Bin Yaksan, Absal ve Salaman'ın öyküleri çerçevesinde hiçbir kitapta bulunmayan, olağan konuşmalarda duyulamayacak ve ehli dışındakilerden gizli tutulan bilgileri içeren önemli konulara ilişkin açıklamalar yaptım. Bu bilgileri ancak Tanrı bilgisine ehil kimseler anlayabilir. Şeytanın ayarttığı Tanrı'ya karşı mağrur kimselerse bu bilgilerden yoksun kalırlar. Bizden önceki bilginler bu bilgileri açıklamakta nekez davranmışlar, etli olmayan kimselerden saklamışlardır. Biz onlara muhalefet ederek her şeyi ortaya koyduk. Üstündeki örtüyü kaldırdık. Bunu sorumluluk duyduğumuz için yaptık. Günümüzde felsefecilerin savundukları birçok batıl görüş ortalığa yayılmış, halkı da kaçınılmaz biçimde etkilemiştir. Büyük nebileri tümüne selam olsun, izleme yükümlülüğünü üzerlerinden atarak sefihlerin peşinden gitmek isteyenlerin yeteneksiz kimselerden saklanması gereken sırlardan olduğunu sanarak bu yanlış görüşlere inanmamalarından, bu görüşlere ilgi ve sevginin artmasından korktuk. Böylesi kimseleri araştırmaya, düşünmeye yönelterek yanlış yolda yürümelerini önlemenin en iyi yol olduğunu düşündük. Şunu da belirtelim ki ortaya koyduğumuz sırları büsbütün örtüsüz bırakmadık. Ehli olanların kolaylıkla ayırtabileceği, bu bilgilere ulaşması doğru olmayanlar için ise oldukça kalın sayılabilecek ince bir perde çektik. Sayfaları döktüğümüz sözleri amacımıza uygun bir biçimde saptayıp açıklama konusunda gösterdiğim hoşgörünün mazeretinin Bilginler tarafından kabul edilmesini dilerim. Çünkü bu hoşgörülü tavrım, görüşlerin uzanabileceği son noktasının da ötesine, gözlerin kaydığı yüce dorukların tepesine çıkışından kaynaklanmaktadır. Bu hoşgörüyle yüce makamlara ilişkin bilgileri derdi toplu biçimde isteklilerin zihinlerine sokmayı ve onları doğru yola ulaştırmayı amaçladım. Tanrı'dan suçlarımızı bağışlamasını ve gereksiz sözlerden uzak olan Tanrı bilgisine ulaştırmasını dileriz.